Osmanlı Devletinin Kuruluşu. Profesör Doktor Fuat Köprülü. Önsöz söz. Fuat Köprülü. 1934'te Paris Üniversitesi'ne bağlı olarak açılan Türk Tetkikleri Merkezi'nde Osmanlı Devletinin Kuruluşu meselesi hakkında vermiş olduğum 3 konferans 1935'te Les Origines de l'Empire Ottoman ismi altında İstanbul Çağsız Enstitüsü'nün Neşriyatı arasında o zaman üniversite rektörü bulunan Enstitü azasından Profesör Sebastian Charletti'nin küçük bir mukaddimesi ile çıkmıştı. Gerek Sorbonne'da bu merkezin kuruluşunda gerek konferanslarımın neşrinde o zaman İstanbul Fransız Enstitüsü'nün müdürü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi profesörü bulunan aziz dostum ve eski mesai arkadaşım Albert Gabriel'in büyük gayretlerini şükranlanmak isterim. Bugün kolejde Fransız'ın emekli fahri profesörü Fransız Enstitüsü azası olup... ...Türk sanatı hakkındaki emsalsiz tetkiklerine hala devam eden... ...bu eski ve vefalı dostu anarken... ...başta rahmetli S.H.A. olmak üzere... ...kaybetmiş olduğum birçok müşterek dostları da derin bir tesirle hatırlamaktan kendimi alamıyorum. Kitabım selahiyetli muhitlerde çok iyi karşılandı. Mahdut bir kısım tarihçileri ve oryantalistleri alakalandırmasına rağmen... Az zamanda nüshası kalmadı. 1938 sonbaharında Zürich ve Brüksel'deki iki kongreden Paris'e döndüğüm zaman kitabı neşreden Bokard'ın deposunda kalmış olan son nüshayı satın alarak meşhur tarihçi Louis Halpen'i Zurich Kongresi'nde kendisine vermiş olduğum sözü yerine getirmek üzere vermiştim. Bunun Rusça'ya tercüme edilerek litografya ile Moskova'da basıldığını meşhur Rus Türkologu eski dostum Profesör Gordlevski'nin 1941'den eşledilen Anadolu Selçukluları tarihinin bibliografyasından öğrendim. 1937-1939 yıllarında İstanbul'da çıkan Fransızca günlük İstanbul gazetesinde eser muntazaman tefrika suretiyle tekrar neşrolunduğu gibi yine o sıralarda Ankara'da çıkan Fransızca haftalık Ankara mecmuasında da birçok parçaları iktibas ve neşredildi. Nihayet 1955'te İslam ve Türk tetkikleri için eski bir merkez olan Bosna Sarayı'da Profesör Nedim Filipović kitabımı sırp hırvatçaya tercüme ederek ilave ettiği müellifin ilmi faaliyetlerine ve şahsiyetine ait mübalalı, iltifatlarla dolu uzunca bir mukaddime ile birlikte neşretmiştir. Türkiye'ye ait muhtelif dillerde fakat bilhassa Fransız dilinde yazılmış eserlerin bibliyografilerinde Hemen ve ona müracaat edildiği görülür. Eserin uyandırdığı bu umumi alaka sebebiyle uzun yıllardan beri birçok ecnebi araştırıcılar hatta birçok ilim müesseseleri tarafından şahsıma yapılan müracaatlere elimdeki mahdut nüshaları da dağıtıp bitirdikten sonra menfi cevap vermek zorunda kaldım ve hala da kalıyorum. Eserin neşrinden sonra muhtelif ilim mecmualarında bazı tanınmış ilim adamlarının ona ait tenkitleri çıktı. türk Moğol filoloji ve tarihi hakkındaki tetkikleriyle de meşhur olan büyük sinolog P. Peliot'un... The Oung Pao mecmuasındaki mütalyalarını bu eski dostun muazzez hatırasını sevgi ve saygı ile anarak zikretmek isterim. İptida 1923'te Paris'te tanışmak ve görüşmek şerefine nail olduğum bu büyük alim ile 1925'te Leningrad'da Rus İlimler Akademisi'nin 200. yıl dönümü şenliklerinde 1938'de Brüksel'de Müsteşrıklar Kongresi'nde buluşup görüşmüştüm. Onunla son defa 1939'da Paris'te opera civarında meşhur bir lokantanın vaktiyle Concord kardeşlerin ve dostlarının muayyen günlerde toplanıp yemek yedikleri hususi küçük salonunda bir öğle yemeğinde buluştuk. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamış olduğu o günlerde Sarbon'da yeni ders yılının açılışı münasebetiyle yapılan merasimde üniversitenin fahri doktorluk beratını almak için Paris'te bulunuyordum. Ve bu öğle yemeği de Collège de France ve Sorbon profesörlerinden bazı eski dost ve meslektaşlarım tarafından veriliyordu. Çok korkunç ve karanlık dünya şartlarına rağmen, Şark tetkiklerinin en büyük otoritelerinden olan o vefakar dostlarla o yemek masası etrafında geçirdiğim zaman, hayatımın en mesut ve unutulmaz hatıralarından birini teşkil eder. O kadar ki P. Pelliot'un küçük kitabım hakkındaki mütelalarını zikretmeden evvel bu küçük hatırayı tespit etmekten kendimi alamadım. Büyük alim bu küçük tenkidinde kitabımın şarkı Asya'yı da alakadar eden birkaç noktasına tebarüz ettirdikten ve onlara iştirak ettiğini söyledikten sonra birkaç teferruat elesinde benim yanıldığım bazı cihetleri tashih ediyordu. Mesela ben... William de Rubruk'un Kara Korum'a giderken 1255'te Konya'dan geçtiğini söylemiştim. Halbuki bu uğrayış giderken değil dönerkendir. Yine benim kitabımda Yisvut olarak yazılan kabile adının acaba Yisvut mu olduğunu ileri sürüyordu ki bunda da haklıydı. Ben bu kabile ismi hakkında... Bu tenkirdin neşrinden sonra da epeyce uğraştım ve neticede Moğolcan'ın en büyük mütehassıslarından olan alim dostumun ne kadar haklı olduğunu anladım. Kitabımda Osmanlı sülalesini... 11. asrın sonlarında ve 12. asır başlarında Anadolu'ya gelen kayılardan saydığımı ve uç kelimesini bir kabile adı sanan birçok garp alimlerinin bu eski yanlışını düzelttiğimi ehemmiyetle tespit ederek bu küçük kitaba mükemmel sıfatını veren P. Peliot pek tabi olarak yalnız kendi ihtisasını alakalandıran noktalar üzerinde durmuş ve mumumi olarak bunun Osmanlıların menşe'i hakkındaki mahdut bilgilerimizi bir araya toplayan Bitmise all Point olduğunu söylemiştir. Halbuki bu küçük eser mevzu hakkında mevcut mahdut ve değersiz bilgileri bir araya toplayan bir eser değil, Osmanlı Devleti'nin menşe'leri hakkındaki eski faraziyeleri hemen baştan başa çürüten ve o zamana kadar ileri sürülenlerden tamamıyla farklı yeni faraziyeler ortaya atan, Selçuklular devrinin iktisadi ve içtimai tarihi, dini ve tasavvufi cereyanları hakkında 20 yıllık tetkiklerimin neticelerini ilim dünyasına arz eden ilk bir terkip tecrübesiydi. Çin ve Moğol tetkiklerinin büyük üstadı kendisine yabancı olan bu meseleler hakkında herhangi bir mütalaa yürütmekten pek tabi olarak uzak kalmıştı. Kitabım hakkında ikinci bir tahlil ve tanıtma yazısı yine aynı yıl Belgrad'da neşredilen Revu Internationale de Etudes Balkanis'de çıktı. Bu küçük yazının muharriri Mecmuan'ın müdürlerinden ve Zagreb Üniversitesi profesörlerinden Pez Kok idi. Balkan meseleleri ve bilhassa Balkan dilleri filolojisindeki tetkikleriyle tanınmış olan bu değerli alim, hakiki ilim adamlarına mahsus tevazuyla bu eserin Balkan dillerindeki Türk unsurunun anlaşılabilmesi için gayet iyi bir giriş mahiyetinde olduğunu, kendisinin de işte bu sebeple bundan bahsetmek cesaretini bulduğunu söylüyordu. Onun fikrine göre Osmanlı İmparatorluğu'nun menşeileri meselesi Balkan hayatının herhangi bir sahasında çalışırsa çalışsın bütün Balkan okları en yüksek derecede alakalandırır. Eserin mevzuu ve neticeleri hakkında kısaca malumat veren Profesör Skok Osmanlı kelimesinin Sırp Hırvatça'da nasıl bir manada kullanıldığını Banja Luka ve Gako'da bazı Ortodoks Sırp Hırvat ailelerinde Abdan kökünden geldiğine asla şüphe olmayan Avdaloviç soyadına tesadüf edildiği halde Müslüman boşnaklarda buna rastlanmadığını ilave ediyor. 14. asırda Balkanlara gelen şehirli, köylü ve göçebe Türklerin zengin Selçuklu medeniyetinin varisleri olduğu hakkında kitabımızda müdafaa edilen fikre iştirak eden Pes Kok, Balkanlarda Türk Dili Kalıntıları adlı makalesinde şehir hayatına ait olarak Türklerin Balkan dillerine getirdikleri şark merşeili, çok zengin lugat malzemesinden bahsettiğini hatırlatarak... ...bunun tarihi izahını bu Türklerin Selçuklu medeniyetinin varisi oldukları hakkındaki mütalaamızda bulmaktadır. Küçük kitabımızın bir taraftan Çin ve Moğol diğer taraftan Balkan dilleri sahasında çok tanınmış iki mücahilesi tarafından bu kadar iyi karşılandığını gösteren bu izahlardan sonra yalnız Fransa'da değil bütün dünyada geniş şöhret kazanmış büyük bir tarihçinin yani profesör Lucien Febvre'nin ona ait düşüncelerini nakletmekten kendimi alamıyorum. Kelimenin en geniş manası ile hakiki bir tarihçi ve misline nadir rastlanır, mütebahir ve çok cepheli bir alim olan L.F. Tarih ve sosyoloji ile az çok uğraşan herkesin bildiği gibi, 2. Cihan Harbi'nde Naziler tarafından öldürülen kıymetli mesai arkadaşı Mark Bloch ile birlikte, Analist de Historie, et Socialit, 1929'da kurmuş ve etrafına topladığı muhtelif ihtisas sahalarına mensup değerli arkadaşları ile beraber tarihçilikte yeni ve geniş bir anlayışın öncüsü olmuştu. 1. Cihan Harbi'nden sonra yepyeni bir anlayışla çıkarılmaya başlanan Fransız Ansiklopedisi'nin başında da yine o vardı. İkinci Dünya Harbi içinde ve harpten sonra türlü isim değişiklikleri ile kendisi ve vefalı arkadaşları tarafından neşrine devam edilen mecmuası, tarih ve içtimai elimler sırasında hala en yeni ve ileri fikirleri yaymakla meşguldür. Yaşının 75'i geçmesine rağmen ilmi faaliyetlerine sarsılmaz bir kudretle devam ederken iki yıl kadar evvel umulmadık bir sırada hayata gözlerini kapayan bu büyük üstadın hususiyetlerinden biri de fütür ve mütalalarını gayet açık ve samimi olarak ifade etmesi en yakın dostlarını ve en büyük şöhretleri bile bundan istisna eylememesiydi. İşte L.F.'nin benim küçük kitabım hakkında mevzu ile hususi bir alakası olmamakla beraber, hakiki bir tarihçi anlayışı ile ileri sürdüğü mütalaların ehemmiyet ve kıymeti bundan dolayıdır. Bazıları tarafından tevazuğa aykırı sayılsa bile, bu bir sayfelik tahlilin bazı parçalarını buraya kısaca nakletmekle, bugün bile manevi bir zevk ve kuvvet duyduğumu saklayamam. Osmanlı İmparatorluğu'nun menşehleri meselesini umumi surette ve bir bütün olarak ele aldığımı ve onu aydınlığa çıkardığımı söyleyen Lefe, metinleri sıkı bir tenkitten geçirdiğimi, efsanelerin yerine ilmi bilgiler koyduğumu... Gibbons'un kitabındaki birçok yanlış vakı ağları ve yanlış tefsirleri meydana çıkardığımı, bilhassa geniş nispette menkıbe ve hikayelere dayanan rivayetlerin yerine, tamamıyla tarihi mütalalar ileri sürdüğümü, benden evvel çalışanların halletmek şöyle dursun, sadece ortaya koymayı bile bilemedikleri meseleler hakkında, bilmiyoruz demekte de tereddüt etmediğimi ifade ediyor ve yazısını şu hükümlerle bitiriyordu. Sözün kısası, müellif, hikayeci, tarih merhalesini geniş surette geçerek sağlam bir izah ve terkip eseri vücuda getiriyor. Bu mükemmel küçük kitabın teferruatına girmenin faydası yoktur. Bu kuvvetli ve dürüst eser, köprünün metin tenkitlerine çok alışık bir mütebahir, iyi çalışmanın ne demek olduğunu içten kavramış bir tarihçi ve nihayet, tek taraflı izahlardan nefret eden, yolunda yürürken bizim görenekten ayrılmayan manuellerimizin kayıtsız bir şuursuzlukla tekrar ettikleri bir yığın yanlışlıkları ve karışıklıkları düzeltmesini bilen bir adamdır. Onun izahlarında içtimai tarihte, iktisadi tarihte de unutulmuş değildir. Kendisinin söylediği gibi ortaçağ Türk ve İslam tarihi tetkiklerine garp ortaçağı ile uğraşan mütehassısların tatbik ettikleri usulleri tatbik etmek ve böylece insanlık tarihinin geniş bir kısmını artık eskimiş ve kıymetten düşmüş ananelerden kurtarmak için yapılan bu kuvvetli hamleyi alkışlamak lazımdır. Annas de Historie Economic et Sociale 9, Anne 1937-P100-101 Tarih mefhumunu en geniş ve hakiki manasıyla kavramış, bu hususta uzun yıllar dersleriyle, konferansları ile, eserleriyle idare ettiği Fransız ansiklopedisi ile ve bilhassa ölünceye kadar başından ayrılmadığı meşhur mecmuasındaki sert fakat daima objektif tenkit ve tellilleri ile nesillere rehberlik etmiş olan L.F.'nin küçük kitabım hakkındaki bu mütalaaları ...onun kendi ihtisasından çok uzak bir mevzuya ait bir eserin mahiyetini bile... ...nasıl kudretle kavradığını göstermeye kâfidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun merşeleri meseleleri ile uğraşan bir takım kıymetli müsteşrikler... ...iyi bir filolog oldukları halde hikayeci tarih zihniyetinin tesirlerinden kurtulamadıkları için... ...tarihi mevzulara girdikleri zaman... O dar ve iktidai çerçeve dışına çıkmaya muktedir olamamışlar, basitlikten kurtulamamışlardır. Türlü aminlerin tesiri altında vücuda gelen herhangi bir tarih prosesüsü çok defa tek bir sebeple, yani tek taraflı olarak izaha kalkmak hayatın kompleksitesini yani realiteyi ihmal etmekten başka bir şey değildir. İşte benim tarih anlayışımı ve çalışmalarımda takip ettiğim usulleri tecrübeli bir tarih Üstadı olarak bu küçük kitabımdan bile hemen anlamış olan L.F.'nin tek taraflı izahlardan nefret ettiğimi dikkat ve ehemiyetle tebarüz ettirmesi çok yerindedir. Kendi temayüllerine göre herhangi bir doktrine bağlı kalan araştırıcıların ekseriye bu hataya düştükleri tarihi realiteyi anlamaya ve anlatmaya çalışacak yerde yalnız tek taraflı izahlarını haklı göstermek için ancak işlerine uygun gelen malzeme ile iktifa ettikleri ve onları o temayüle göre zoraki tefsirlere tabi tuttukları görülür. Realiteleri zorlayıcı ve tahrif edici bu gibi tek taraflı izahları ben bütün meslek hayatımda hakiki ve dürüst bir tarih anlayışına daima aykırı ve tehlikeli saydım. Tarihi hadiseleri sosyolojik bir anlayışla tetkıyka çalıştıklarını zannederek, tek taraflı basit izahlarla her şeyi hallettiklerine inananlar, hakiki bir tarih çalışmasına ne kadar yabancı iseler, tarih felsefesi ismi altında insanlık hayatının umumi tekamülünü, tasvir ve izah ettikleri hayaline kapılan küçük bir filozoflar zümresi de hiçbir zaman tarihçi sayılamazlar ve insanlık tarihi hakkındaki bilgilerimizi zenginleştirecek onu ilerletecek yerde temamiyle subjektif ve hayali hükümler vermek indi tasnifler ve mukayeseler yapmak suretiyle bir takım mütefekkirleri ve araştırıcıları yanlış hatta ters yollara sevk ederler bu filozoflar arasında, mesela Profesör Toynbee gibi kıymetli mütefekkirlere tesadüf edilse bile, bunları hakiki tarihçilerle asla karıştırmamak lazımdır. LF'nin bu tarih felsefecileri hakkında muhtelif vesilelerle yaptığı geniş ve kuvvetli tenkitlere, temamiyle iştirak ettiğimi burada bilhassa kaydetmek isterim. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkındaki esas fikirlerimi, Türk Edebiyatı hakkında daha 1913'ten beri neşrettiğim muhtelif tetkiklerimde müdafaa ve izah etmiştim. Osmanlı Devleti'nin Namık Kemal'in romantik izahı veçiyle 400 çadırlık bir aşiretten çıktığı telakkisinin manasızlığı, Osmanlı Edebiyatı'nın Anadolu Selçukluları Devri Edebiyatı'nın tabi bir devamı olduğu hulasa, bütün Türk tarihinin ve Türk kültür tarihinin, merşeelerinden bugüne kadar zaman ve mekan içinde bir bütün olarak tetkiki icabettiği ettiği hakkındaki düşüncelerimi, Bilgi Mecmuası, Milli Teteb Mecmuası gibi 1913-1918 yılları arasında çıkan mecmualardaki yazılarımda geniş bir şekilde izah etmiş ve bu ana fikirlere dayanarak yapmış olduğum bazı tetkikleri de bir örnek olarak ortaya koymuştum. Dipnot 1 o zamana kadar şak ve garp araştırıcıları tarafından hiç düşünülmemiş olan bu yeni, hatta eski ananelere bağlı kalmış ilim adamları için oldukça garip ve şaşırtıcı görüş tarzını, İptida Türk Edebiyatı tarihinde Usul Bilgi Mecmuası Sayı 1, Teşrin Nisani 1329 1913 s 152 adlı makalemde, bilhassa edebiyat tarihini ön plana almak suretiyle, Geniş surette izah etmiş edebiyat tarihi tarihin bir şubesi olduğu için Türk tarihinin bu şubelerinde bu görüşün hakim olması gerektiğini göstermiştim. Bu görüş tarzına temamiyle sadık kalarak yapılmış olan şu iki tetkiki de buna ilave edeyim. Türk edebiyatında aşık tarzının menşe ve tekamülü, Milli Tetebular Mecbuası sayı 1, 1915, s 546. Selçukiler devrinde Anadolu'da Türk Medeniyeti, Milli Tetebbular Mecmuası, Sayı 2, 1916, S193-232. 1919'da çıkan Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflarda Anadolu'da Selçuklular devrinde inkişaf eden Türk kültür hayatının, Orta Asya Türk hayatı ile nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu reddi imkansız kat'i delillerle gösterdim. BİP NOT 2 Edebiyat tarihimiz hakkında şimdiye kadar şarkta ve Garp'ta yazılmış pek mahsut ve umumi eserler ve monografiler ekseriyetle ilmi bir kıymetten mahrum olduğu gibi, Türk edebiyatının umumi tekamülü meselesi de ilim alemi için henüz hallonulamamış bir muammadır. Esasen, Hammer'dan gibi ve eski tezkirecilerimizden bugünkü bazı nadir araştırıcılara kadar, hiç kimse Asya içerilerinden Akdeniz kıyılarına kadar bütün Türk milletinin en az 13-14 asırlık edebi tekamülünü, bir bütün olarak mütalaa ve tetkik lazım geldiğini maalesef anlayamamıştır. Muhtelif Türk şubelerini birbiriyle alakası olmayan ayrı milletler sayarak, aralarındaki rabıta ve münasebetleri anlamayan, umumi Türk tarihine bir bütün şeklinde mütalaya ihtiyaç görmeyen tetkikçilerin elinde, cihan tarihinin bu mühim parçası sonuna kadar bir muammal şeklinde kalacaktı. Bereket versin şu son 6-7 sene zarfında memleketimizde, mütevazihane bir şekilde başlayan tarih tetkikleri, müsteşriklerin şimdiye kadar ittiba ettikleri bu noktayı nazarın yanlışlığını ortaya koyarak, mazimizin tetkik ve ihyası için nasıl bir yol takip edilmesi lüzumunu meydana çıkardı. Bir yeni noktayı nazarın, Türk tarihine ait bütün şubelerin tetkikinde ne mühim neticeler vereceği istikbalde görülecektir. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar, S6 İstanbul 1918 1922'de Edebiyat Fakültesi Mecmuası'nda çıkan Anadolu'da İslamiyet adlı tetkikte de Anadolu Türkleri dini tarihini, Anadolu'yu çevreleyen coğrafi sahaları ve ortaşark İslam dünyasındaki dini cereyanları bir bütün olarak tetkik etmedikçe anlamak imkanı olmadığını belirterek aynı usulün tatbikinden ayrılmamıştım. Ondan sonra çıkan bütün yazılarım aynı usulün ve aynı esas fikirlerin tatbikinden çıkan... ...onların doğruluğunu ve kuvvetini teyit eden yeni deliller olarak telakki olunabilir. Sol verdiğim üç konferanstan teşekkür eden küçük kitap... ...işte bu türlü bir tarihi anlayışın mahsulü olarak vücuda gelmiştir. Onları hazırlarken pek tabii olarak eski tetkiklerimin neticelerinden istifade ettiğim gibi orada bahsedilen bir takım meseleler hakkında evvelce yapmış olup, henüz neşredemediğim araştırmalardan da geniş nispette faydalandım. Lakin üç konferansın dar çerçevesine sığdırabilmek zarureti ile, birçok meselelere kısaca temas edilip geçilmiş ve sadece neticeler verilmiştir ki, ilim alemince o zamana kadar layıkıyla bilinmeyen yahut yanlış bilinen mevzular için bunun ne büyük bir eksik olduğu meydandadır. O zamana kadar umumi ve müphem de olsa az çok müşterek bir kanaat halinde sürüklenip gelen bir telakkiyi kökünden yıkacak bir hüküm ortaya atıyorsunuz. Fakat elinizdeki delilleri bütün zenginliği ve kuvveti ile meydana koymak için ayıracak sayfeleriniz yoktur. İşte bu küçük kitapta benim talihim çok defa bu şekilde tezahür etmiş, en büyük kuvvetle müdafaa edebileceğim birçok mühim meseleleri sadece onlara dokunup geçmek mecburiyetinde bırakmıştır. Bu arada evvelce muhtelif vesilelerle izah etmiş olduğum Osmanlı sülalesinin Büyük Oğuz kabilelerinden kayılara mensup olduğu meselesini Bellete'nin 28. sayısında sayfa 219-303-1943 çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun etnik menşe'i meseleleri adlı makalemde ve yine aynı mecbuanın 31. sayısındaki sayfa 421-452 1944, Kay kabilesi hakkında yeni tetkikler adlı ikinci bir yazımda geniş şekilde yani bütün teferruatı ile izah ve müdafaa imkanını buldum. Kitabın ihtiva ettiği bir takım meçhul, şimdiye kadar haklarında hiçbir ciddi ve esaslı tetkik yapılmamış meseleler dururken, evvelce de az çok izah etmiş olduğum bu kayı meselesini ele almamın başlıca sebebi şu idi. Bir taraftan çok eski dostum ve aziz meslektaşım Profesör P. Wittekin benim kitabımdan 3 sene sonra İngilizce olarak çıkan Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu Fahriye Arıt tercemesi İstanbul 1947 adlı eserinde Osmanlı hanedanının kayıtlara mensubiyeti hakkındaki saray ananesinin Murat II. devrinde uydurulduğunu ısrar ile müdafaa etmesi Diğer taraftan da Türk tarihinin selahiyetli tetkikçilerinden aziz dostum Profesör Zeki Velidi Toga'nın vaktiyle J. Marquard tarafından ileri sürülüp benim tarafından şiddetle tenkit edilen ve selahiyetli garp alimlerince de kabul olunan kay eşittir kayı muadeletinin asılsızlığını kabul etmeyerek bazı yeni delillere dayanmak suretiyle eski Marquard nazariyesini tekrar canlandırmak istemesi. Benim makalelerimin neşrinden sonra Profesör W Eberhard Çin kaynaklarına dayanarak Kaylar hakkında ZVT faraziyesinin kabulü imkansız olduğunu söyleyerek benim fikirlerimi teyit ettiği gibi Kaylar kabilesi hakkında sinolojik mülahazalar belleten Sayı 23 1944 Sayfa 567-584 Bayan Fahriye Arık da Orhan Gazi'den Fatih'e kadar Osmanlı sikkeleri üzerinde kayı damgasının kullanıldığını göstererek, bunun yalnız Murat iki sikkelerine münhasır olduğunu müdafaa eden Pevvit Tekin mütalalarına karşı, benim fikrimi çok sağlam yeni bir delil ile kuvvetlendirmiştir. Bundan sonra Oğuz kabileleri hakkındaki değerli tetkikleriyle dikkati çeken Faruk Sumer'de, Osmanlı devrinde kayılar hakkında neşrettiği bir makalede, Belleten S47-S575-615-1948 arşiv vesikalarından da geniş nispetle faydalanarak nokta-i nazarını bir kat daha takviye etmiş, benim bir takım tahminlerimin ne kadar doğru olduğunu ispat eden yeni ve kuvvetli deliller ortaya koymuştur. O kadar ki marazi bir hiperkritisizme kapılmadan Tarihi bakımdan ne kadar az ehemmiyeti olduğunu mütaddit defalar izah etmiş olduğum bu mevzu üzerine dönmeye artık lüzum kalmamıştır kanaatindeyim. Konferanslarımın Fransızca metni 1935'te çok mahdut ve zaruri bazı notlar ilavesiyle basıldıktan sonra pek tabii olarak bunun Türkçesini de Türk Tarih Kurumu yayınları arasında süratle çıkarmayı düşünmüştüm. Lakin Osmanlı İmparatorluğu'nun merşehleri gibi milli tarihimizi birinci derecede alakalandıran bir mevzu, üç konferansın dar çerçevesi içinde Türk fikir alemini arz etmeyi biraz tuhaf buldum. Bunu ya mevzul ve mufassal notlar ilavesi suretiyle zenginleştirip genişletmek, yahut mevzuun incaplarına uygun geniş bir kadro içinde etraflı bir şekilde yeniden yazmak lazımdı. Nasıl hareket etmek icab ettiğine bir türlü karar veremedim. Bir zamanlar ilmi meşgaleler, bir zamanlar da siyasi hayatın türlü gaileleri buna mani oldu. 1935'ten 1959'a kadar yıllar geçtikçe Osmanlı İmparatorluğu'nun menşei meseleleri ile yakından veya uzaktan alakalı ilmi tetkikler de durmadan ilerliyordu. Siyasi ve askeri tarihimizde çok sıkı münasebeti olan Bizans ve Balkanoloji sahalarında mühim faaliyetler gösterildi. İlhanlılar devrine ait mühim metinler ve tetkikler ortaya konuldu. Orta Şark, İslam dünyasının içtimai ve iktisadi tarihine, muhtelif meselelerine ait esaslı yeni araştırmalar yapıldı. Memleketimizde de Anadolu Selçuklularına ait eskiden beri ilim dünyasında malum İbn Bibi, Aksarayi gibi kaynaklar, bazı münşaat mecmuaları, sofiyane ve edebi bazı mühim metinler, ehemmiyette ehemmiyetsiz bir takım tetkikten neşredildi. Osmanlıların ilk asırlarına ait bazı kıymetli arşiv vesikalarını da buna ilave edebiliriz. Garp alimleri tarafından da bu hususlarda bazı araştırmalar yapıldığı unutulmamalıdır. Benim Anadolu Selçukluları tarihinin yerli kaynakları adlı tetkikime bakınız. Belleten, Nuh 27, 1943, S379-522. Ayrıca İslam Ansiklopedisi'nin Türkçe neşrinde de mevzumuzla alakalı emmiyetli yazılar vardır ki, burada bütün bunları en kısa ve umumi bir fihriz şeklinde sıralamaya bile imkan ve lüzum görmüyoruz. İşte çok uzun yıllardan sonra Fransızca küçük kitabımızın Türkçe neşrini yaparken yukarıdan beri sıraladığımız düşünceleri göz önünde tutarak şu karara vardık. Bu Türkçe neşir en ufak bir tadile bile uğramadan 1934'te yazılmış olan ilk şekli ile yani Fransızcasından farksız olarak çıkacaktır. Fransızca neşrin mukaddimesi ile Sırp Hırvatça tercümeye ilave edilen ön sözün tercümeleri de buna ilave olunacak ve Fransızca neşirdeki fihrist daha kolay kullanılması için esaslı surette genişletilecektir. Bütün bunlardan başka müellif tarafından bu Türkçe basıma yeni bir ön söz ilave edilecektir. İşte bugün bu karar tatbik edilmiş ve kitabımızın Türkçe neşri fikir alemimize bu küçük ilavelerle arz olunmuştur. Son bir söz daha, 1934-1960 yılları arasında bu kitabımızın mevzu ile alakalı hemen bütün Gart ve Şark tetkiklerinden istifade edilerek elde ettiğim yeni neticeleri ve doğrudan doğruya yahut dolayısıyla 40 senedir üzerinde çalıştığım halde henüz neşredemediğim yahut sadece neticelerini kısaca kitabıma koyduğum bir takım tarihi meselelerin mevzu ile alaka bakımından en ehemmiyetlilerini kısa bir zaman içinde bu küçük kitabı tamamlayıcı yeni bir cilt halinde yalnız Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu meseleleriyle değil daha umumi olarak İslam tarihinin muhtelif istimai problemlerinin tetkiki ile uğraşan tasıs tarihçi ve ictimaiyatçıların tenkitlerini arz etmeyi kendim için çok zevkli bir vazife saymaktayım. Fuat Köprülü. Ön söz. Bu ön söz bu dersleri ihtiva eden Les Origines de l'Empire Ottoman, Ed Bocart, Paris 1935 adlı kitaba mukaddime olarak Paris Akademisi Rektörü, Fransız Enstitüsü azasından meşhur tarihçi Profesör Sebastian Charletti tarafından yazılmıştır. Fundan yazılmıştır. Fundan yazılmıştır. Fundan yazılmıştır. Fundan yazılmıştır. Fundan yazılmıştır. Fundan yazılmıştır. Fundan yazılmıştır. Geçen tedris yılında Bir Türk Tetkikleri Merkezi'nin kurulmuş olması, Sorbon'un tarihinde hiç şüphesiz misli olmayan hayırlı bir hadisedir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Bay Fuat Köprülü Buraya bir saat gelip merkezin faaliyetini başlattığı vakit ben bu hadisenin ehemmiyetine işaret etmek imtiyazına nail olmuştum. Bay Fuat Köprülü'nün ziyaretini ve yardımını samimiyetle temenni ediyorduk. Müşterek bir eser için İstanbul Fransız Enstitüsü Direktörü Bay Gabriel'in etrafında birçok Fransızlara halef olup memleketimizde Türk tarih edebiyat ve sanatının bilgisini muhafaza eden ve genişleten alim ve tilmizleri topladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nin yüksek değerli bir profesöründen şüphesiz haberdar olduğumuz fakat meziyet ve neticelerini bizzat müşahedeyi sabırsızlıkla beklediğimiz bir faaliyetin semerelerini gelip bizzat bize getirmesini istememiz tabiiydi. Belkoprül'ünün Sorbon'da vermiş olduğu dersler gittikçe artan bir şöhret ve muvaffakiyete mazhar olmuştur. O bugün bunları kendisinin söylediği lisanda, yani Fransızca olarak neşretmek gibi bize bir hizmette bulunuyor. Bundan dolayı kendisine teşekkür etmek yerinde olur. Dersleri dinlemiş olanlar bu metni memnuniyet ve muhakkak bir istifade ile okuyacaklardır. Bay Fuat Köprülü çetin bir mevzu tazelemiştir. Bu mevzuun literatürü hakkında geniş olduğu kadar dakik olan bilgisinin bütün imkanlarına, onu dinlerken hayretle müşahede edilen müstesna bir şahsi erodisyonun imkanlarını ilave etmeye ve bu bilgi kitlesine tenkit kabiliyeti ile metoda olan tabi sevgisini tatbik etmeye muvaffak olmuştur. Tarihçi olsun tezinin dinleyenler önünde verdiği ve bu kitapta neşrettiği ekspozesi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu meselesini vaz etmek, bu meseleyi ele almak için lazım gelen metodu tespit etme tarzı, sade ve vazık tenkidin birer numunesidir. Bundan sonraki fasıllarında, Osmanlıların zuhurunda Anadolu'nun siyasi ve içtimai durumu hakkında en sağlam bir fikir vereceğinden eminim. Osmanlıların kavmi menşe ellerine, Anadolu'ya geliş tarihlerine, ehemmiyetsiz bir prensliğin kudretli bir devlet haline kalp olmasının muhtelip safhalarına gelince, uzun uzun münakaşa edilmiş olan bütün bu meseleler, toptan ve tamamen yeni bir hal tarzına mazhar oluyor ki, bunları selahiyette alimlerimiz şüphesiz münakaşa edebilecek fakat bundan böyle ihmal edemeyeceklerdir. Bay bundan evvelki çalışmaları bilhassa Osmanlı müesseseleri üzerindeki araştırmaları ile Türk-Moğol şamanizminin İslam mistik tarikatları üzerine hasretmiş olduğu tetkik, bir de metin tenkidi üzerindeki neşriyatı onu Osmanlı devletinin menşeini modern tarihi tenkidin prensiplerine uyarak tetkik etmek hususunda herkesten ziyade salahiyetli kılmaktadır. Bu kadar az sayfa içinde şark ortaçağı tarihinin en çetin meselelerinden biri hakkında bu derece tam bir tetkiki meydana koymak herhalde güçtür. Şöhretini tesis etmiş olan çalışmalarının ekspozesini ve sintizini Sorbon'a hasretmiş olduğundan dolayı Bayköprülü'ye minnettarız, ve yine gelip aramızdaki yerini işgal etmesini, alimane araştırmalarından ve bunları takdimdeki hünerinden Fransız dinleyicilerini istifade ettirmesini temenni ederiz. Böyle bir işbirliğinin devam ettirilmesi, Türkologlarımıza sevinç ve memnuniyet bahşedecektir. Sebastian Charity Müellif hakkında not Fransızca metninden Sırpırvatçaya tercüme olunarak 1955'te Saraybosna'da Porjeklo Osman K. Karevine ismi altında neşredilen esere, müellifin ilmi şahsiyeti hakkında Profesör Nedim Filipoviç'in yazdığı mukaddimenin, sayfa 5-12, Profesör M. Tayyip Okiç tarafından yapılan tercemesidir. Modern Türkiye Cumhuriyeti ilim sahasında büyük terakki sağlamıştır. Ubumi, içtimai ve siyasi bu yeni istikamet... Reorientasyon, umumi ilmi reorientasyonu icab ettirerek Asri Türk ilminin esaslarını vaz etmiş Bu keyfiyet bilhassa içtimai ilimler sahasında tecelli eylemiştir Modern garp ilmi metodunu benimseyip Bu metodu kullanmak suretiyle Asri içtimai ve tarihi problemlerin tetkikine girişecek Büyük ilim adamları zuhur eylemiştir Bunları bekleyen büyük ve bakir malzeme ...mühim tetkik mevzu teşkil etmekteydi. Neticelerin alınması da geri kalmadı. Bu neticeler yalnız milli Türk ilim ve kültürünü zenginleştirmekle kalmamış... ...Türkiyat ile yakın şark tarihi hakkındaki malumata da mühim ilmi kazançlar temin etmiştir. Bu neticeler bizim içtimai ilimlerimiz için de mühim bir yardım teşkil ediyor... ...bizim ilim adamlarımızın da bunlardan istifade etmeleri ve bu kazançtan hakiki ilmi değer taşıyan her şeyi benimsemeleri gerekir. Bu husus bizim medeni ve içtimai tarihimizi, sosyolojimizi, lisaniyatımızı, filoloji ile folklorumuzu vesaire ilgilendirmektedir. Ve senin Mastesa müessesesi sayesinde biz kendi topluluğumuz için... Suat Les Origines de l'Empire Le Ottoman adlı eserini tercüme ettik. Bu ünlü müellifin eserlerinden birini tercüme etmeye karar verişimiz tesadüfi değildir. İçtimaiyat, Türk Edebiyat Tarihi, Siyasi, İçtimai, iktisadi ve Medeni Tarih, Türk Dili Tetkikleri Sarası'nda, Türk Toplörü ve bunun diğer ilmi dallarında, modern Türk ilmi fikrinin ilk çığır açanını ve ışık saçanını, Fuat Köprülü temsil etmiştir. Onun daha yaşlı muhasırı olan Ziya Gökalp'in sosyoloji ve siyasi ideoloji sahasında nazari olarak tahakkuk ettirmek istediği şeyi Köprülü daha çok muvafakiyetle ilmi prensipe uygun ve sistemli bir şekilde içtimaiyat sahasında yapmıştır. Ziya Gökalp, nazariyat sahasına ve tahkik edilmeyen ilmi teorilere saplana dursun, yorulmak bilmeyen köprülü, ateşli zekası sayesinde ve Atatürk'ün eserinin tetviç ettiği yeni devrin açtığı Çağ Sağ 2 ile işe atılmış ve dünyaca tanınmış ilim adamına layık bir eseri başarmış, Türkiye'de muasır içtimai hayatın temelini atmış ve ona yol açmıştır. Onun bütün hayatı ve bütün ilmi faaliyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin hayatına ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. 1890 tarihinde dünyaya gelen köprülü, kültür ve ilim misyonuna çok erken başlamıştır. İmparatorluk efsanesinin kırılmaya başladığı bir zamanda, imparatorluğun yaşadığı eski telakki ve medeniyetin esas prensiplerinin tam teslim, kaputüle olduğu bir zamanda, ...artık terk edilmiş istibdat ve dini taasup yollarına körü körüne devam eden... ...ve devri geçmiş idareciler zamanında yani milletin hürriyet ve istiklali meselesinin ciddiyetle ortaya atıldığı bir sırada... ...o büyüyüp formasyonunu yapmıştır. Bu devir genç köprülünün lirik şiirlerinde mahremane bir şekilde aksettirilmiştir. Bu gençlik şiir denemelerinde elem ve hayal kırıklığı ifadeleri mevcut olduğu gibi... ...kendi milletinin kuvvetine derin imanı da sezilmektedir. Fakat onun bu şiir yolu nispeten kısa olmuştur. Zekasının kuvveti ve zamanının çok iyi hissettiği ihtiyaç sahiki ile... ...kendisi başka sahalara atılmış, ilim ve tetkik yoluna girmiştir. 1913 senesinde Türk Edebiyat tarihinde Usul adlı eseri çıktı... Kendisi bu eserinde ilmi usul hakkındaki maziden intikal eden ve zamanı geçmiş ilmi telakkilere bağlı kalmadığı gibi edebiyat ile bunun içtimai rolü hakkındaki güya asri hakikatte ise dekadent telakkilerin körü körüne tezirinde kalmaktan da kendini kurtarmıştır. Onun Türk edebiyatı ile Türk içtimai ve medeni tarihi hakkındaki ilmi telakkisinin şiarı bir milletin kültür reorientasyonu eski kültür mirasının mekanik inkârı ile muvaffakiyetli ve yapıcı bir şekilde tahakkuk ettirilemeyeceği gibi, yeni bir medeniyetin semereleri de körü körüne iktibas ve taklitle elde olunamayacağı nazariyesidir. Dolayısıyla ilmi çalışmalarda halka ve halkın hazinelerine dönmek lazımdır. Yeni asri metotla mücehhez ilim adamı bu hazineleri objektif bir şekilde teskik edip, Müspet ve ilmi bir netice olarak koymalı ki bu netice yeni kültür istikametindeki mahsullere uzvi olarak ithal edebilsin. Bu sebepten dolayı onun sonraki eserlerinde halk edebiyatı tetkikine yöneldiği görülmektedir. Bu kadar geniş idrak sahibi ve içtimaiyat sahasında asri metotlara vakıf olan köprülünün yakında dar manadaki edebi tarihi kadroya dahil olmayan fakat geniş içtimai, ideolojik ve kültürel karakterde olan meselelerle karşı karşıya geleceği tabiydi idi. Nitekim bundan Türk Edebiyatı'nda ilk Mutasavvuflar adlı büyük eseri doğdu. 1918 senesinde intişar eden bu eser, Dünya İlim Miuhdi'nin dikkatini çekip, köprülüyü şarkiyat sahasındaki en meşhur ilim adamları saflarına dahil etmiştir. Bundan kısa bir müddet sonra Türk Edebiyatı Tarihi adlı eseri intişar etmiştir ki, bu eser bir defa daha onun idrak büsatini, ilmi tarafsızlığını, bu sahada muasır ilmi neticeler hakkındaki vikufunu teyit etmiştir. Bu kitap alelade bir edebiyat tarihi hudutlarını çoktan aşmıştır. Bu kitap hakiki manada bir medeniyet tablosudur. Öyle bir medeniyetin tablosudur ki, Ortaçağ'ın darlığı ve eski müelliflerin, Vak'a nüvislerin ve tezkirecilerin iptidailiği ile birçok Avrupa müsteşriklarının ilmi ve kufsuzluğu ve bu çeşit sentetik bir eserin ortada bulunmayışı yüzünden saklı kalmıştı. Bu eser bu sahada o zamana kadar bütün yapılanların ilmi bir sentezini teşkil ediyorsa da, Yine o, müellifin tamamen şahsi karakterini taşımaktadır ve birçok hatalar ile yanlış telakkilerin şiddetli tenkidi mahiyetindedir. Bu eser birçok muğlak meselelerde müellifin büyük şahsi payını gösterir. Fakat bu eseri büyük, enteresan ve cana yakın yapan fikrimce köprülünün metodudur. Kendisi burada bir devrin hakiki içtimai, iktisadi ve siyasi ahvalinin talili ve o devrin ahlaki ve umumi ideolojik tablosu meydanda olmadan meskur devrin hakiki edebiyat tablosunun da olamayacağı fikrini titizce ve ilmi bir şekilde tatbik etmektedir. Edebiyat ancak bütün bu ilgilerin ideolojik akislerinden yani bunların ifadelerinden biridir. Bütün bu eserleri 1913 tarihinden itibaren tedrisata başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türk Edebiyatı Tarihi Profesörü olarak yazdığı keyfiyeti göz önünde bulundurulmazsa köprülünün bu büyük emeği tam manası ile tablolandırılmış olmaz. Kendisi o makamda pedagog sıfatı ile de dinleyicilerinin geniş muhitinde ilmi kanaatlerini ortaya koymuş ve müstakbel Türk ilim neslini yetiştirmiştir. Köprülü hakkında yazı yazanlar Bermüttat onun Avrupa'da tahsil görmeyen Türk münevverlerinden biri olduğu halde Türk ilim sahasında tam bir inkılap yaratmış olmasını müstesna bir hadise olarak tek taraflı tebarüz ettirmişlerdir. Hiç şüphe yok ki bu hususta köprülünün harikulade olan zekası ilk planda rol oynamıştır. Fakat sürekli ve semereli mesaisi ile daima milletinin kucağında yaşayarak garbın temsil ettiği olgun medeniyet hakkındaki aldatıcı ve semeresiz hayal dışında kalmak hususunda müstesna bir durumda olan köprülünün bu medeniyeti kritik süzgecinden geçirmek suretiyle içinden değerli unsurları alarak milletin hizmetine amade bulundurduğu büyük zekasını zenginleştirmek imkanını bulmuş olmasının da mühim rolü olmuştur. Köprülü böylece ilimde hakiki ve yapıcı bir eser için lazım gelen ahlaki ve entelektüel sahayı kendisine temin etmiştir. <gülüyor> Köprülü bu istidadını bütün faaliyetlerinde göstermiştir. Samimi bir Türk vatanparverliği ateşiyle birlikte, müsbet ve ilmen müterakki olan her şeyi benimsemek istidadını da muhafaza etmiştir. Kendisi devrin hadiselerinden uzakta bulunan HOMMD kabine olarak kalmamıştır. Onun özerinde tarih ve problemleri geçmiş bir içtimai vakıadır. Ve bu vakıa küçük ve günün faniliği altında gizlenmiş bir meşruiyete sahiptir. Bu gibi telakkilerde meisitifasyonlara, romantizme ve tetkik edilen vakıanın keyfi ve gayri ilmi bir şekilde mütalaasına yer yoktur. Bu sebepledir ki onun eseri hem şekil hem muhteva bakımından sağlam bir ilim mahsulüdür. Bu bakımdan köprülü birçok garp muhasırlarına üstün gelmektedir. Onun bu muvaffakiyeti birçok meşhur ilmi müesseselerce kendisine azalık, fahri doktorluk verilmesi ve konferans vermek hususunda davet olunması suretiyle takdir edilmiştir. Biz burada bu alimin ilmi yolunu ve semereli faaliyetlerini sistematik bir şekilde ve tavsilatlı olarak anlatmak istemiyoruz. Ancak kısaca eserinin özüne ve manasına da bizim ilmimiz için ihtiva ettiği faydayı göz önünde bulundurarak işaret etmek istedik. Köprülü'nün şimdiye kadar olan mesaisini anlatmak için büyük küçük eser, makale tanıtma, tenkit vesaire olmak üzere 400'den fazla yazı yazmış olduğunu göstermek kafidir. Bütün bu marifetkâlı eserler olup kısmen müstakil ve kısmen de mühim Türk ve yabancı mecmuaları ile Türk dergi ve gazetelerinde parça parça şekilde çıkmıştır. Bütün bu irili ufaklı yazılarında köprülü, tercihen Türk edebiyatını, tarihini, dilini ve folklor meseleleri ile metot ve Türk milletinin kültür ve maddi tarihi ile ilgili diğer meselelerini incelemektedir. Fakat biz köprülünün tarihçi olarak faaliyetine temas etmek istiyoruz. Evvelce de söylediğimiz gibi köprülü, biz zarure, Türk milletinin öz tarihi problemleri ile meşgul olmak mecburiyetindeydi. Kendisini bu işe sevk eden amiller, ilmi faaliyetinin genişliği uzun seneler süren mesaisi neticesinde topladığı büyük ampirik malzeme ve nihayet Türk edebiyatı tarihi hakkındaki telakkisi olmuştur. Fakat bunların yanında bunun mühim bir sebebi daha vardır ki, o da Osmanlı İmparatorluğu'nun mevdiği, Teşkilatı, mahiyeti ve ehemmiyeti hakkındaki Türk ve Avrupa ilim muhitlerinde hakim olan tek muhafazakar ve eskimiş bulunan telakkilerdir. İşte o, Türk İmparatorluğu tarihi üzerinde tetkiklerde bulunan, Türk ve Avrupa mütekkiklerinde hissedilen tarihi boşluk ve tek taraflılığı doldurmuştur. Gerçi Hammer, Türkiye'de olsun Avrupa'da olsun ilk olarak Şak ve gaz kaynaklarına istinaden sentetik bir Türk İmparatorluğu tarihini vermeyi denemişti. Bunun devamı olarak Zinkeisen, Jorga vesairenin eserleri gelmektedir. Fakat böyle büyük bir sentez için Hammer'in büyük istidat ve çalışkanlığına rağmen... ...o zamanki tarih ilminin durumunda objektif tarihi şartlar mevcut değildi. Diğer Avrupa alimleri Hammer'in telakkisinden ileri gitmemişler... ...bazıları ise onun neticelerine nispeten bir adım geriye atmışlardır. Diğer taraftan birçok yerli Türk tarihçiler... Müspet tarihi vesikalar yanında bir yön efsanevi ve yanlış malumatı itiva eden eski vaka nüvis müelliflerin sözlerini tekrarlamak suretiyle tek taraflı ve birçok defalar iptidai bir şekilde imparatorluk tarihini anlatmışlardır. Meskül tarihçilerin faaliyetleri umumiyetle malum tarihi kaynaklardan istifade etmeye münhasır kalıyordu ki, bu malumatı Osmanlı İmparatorluğu tarihinin bir mukaddimesi olan Selçuklu İmparatorluğu ile diğer evvelki Türk siyasi teşekkürlerine temas etmeden Osmanlı İmparatorluğu tarihinin dar çerçevesinden çıkmaksızın naklederlerdi. Böylece bu tarihçiler Şak'taki klasik İslam devletleri örneğine göre Osmanlı İmparatorluğu tarihini anlatmakta vazifelerini ifa ediyorlardı ki bu tarihçiler böylece bu imparatorluğun mevcudiyetinde Türklüğe has bir şey bulamayıp Osmanlı İmparatorluğunu evvelki Türk devletlerinin ve teşekküllerinin uzak ve ihatalı içtimai ve siyasi inkişafının mantıki bir devamı olarak görmemişlerdir. Osmanlı İmparatorluğunu bu şekilde mütalaa etmekle onlar Avrupa tarihçilerini de yanlış yola sevk etmiş oldular. Suat Köprülü Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Folkloru sahasındaki eserlerinde dahi bu çeşit telakkilerin şiddetle aleyhinde bulunmuştur. O, eski devirlerden beri Türk arşiretlerinin inkişafını, Türk devletlerinin teşekkülü ile bunların meşru olarak birbirlerini tevallilerini takip etmiş ve bu tarihi davanın açık ve inandırıcı izahlarını yapmıştır. Bu hususta Türkiye tarihi, Merşeylerden Anadolu İstilası'na kadar Türkler, İstanbul 1923 adlı eseri mühimdir. Daha evvel Selçukiler devrinde Anadolu'da Türk medeniyeti, M.T.M., 2. 1916 S 293 332 isminde tamamlanmamış bir makale yazmıştır. 1928 senesinde Selçuk İla devrinde Anadolu Beylikleri tarihine ait birkaç makale yazmıştır. Fakat birçok Avrupa tarihçilerinin telakkileri aleyhindeki ilk cephe hücumunu Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri hakkında bazı mülahazalar adlı büyük eseriyle yapmıştır. THM-1-1931-S-165-313 Köprülü bu eserinde mufassal bir tarihi tahlil ile bu tesirin ne dereceye kadar mevcut olduğunu göstermiştir. Aynı, Aynı zamanda bu husustaki birçok delaletlere işaret eden Köprülü, Selçuklular İmparatorluğu'nun varisi ve Türk devletlerinin inkişafında bir merhaleyi teşkil eden Osmanlı Devleti'nin inkişafında, ne kadar kendine has ve orijinal unsurları ihtiva ettiğine de işaret etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun merşe hakkındaki yanlış telakkilere karşı son muhasebeyi de bu kitapta, yani tercemesini vermekte olduğumuz Les Origines de l'Empire Le Ottoman adlı eserinde yapmıştır. Bu eser sorbonda Fransız dinleyicilerine mahsus, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu hakkında verdiği bir seri konferanslardan ibarettir bu konferanslarda köprülü imparatorluğa tekaddüm eden tarih ile imparatorluğun doğuşunun geniş ve plastik tasvirini vermektedir. Okuyucu tercümeden dahi olsa bu mümtaz ilim adamının tebah hurunu, metodunu ve kuvvetini takdir edebilecektir. Gibbons ile diğer tarihçiler hakkındaki tenkit, ilmi rabıta ve incelenen malzeme hususundaki vulkuz birer numune teşkil etmektedir. Bu etütte incelenen birçok meseleler ...müellifi izahatı ve vardığı neticeler bakımından... ...hatta bizim ilmi muhitimiz için bile bir keşif teşkil edecektir. Eserinde Selçukluların son devriyle Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk zamanlarını tetkik etmekle beraber... ...müellif karşımızda bulunan ve şimdiye kadar halledilmesi için vakit ve birçok ahvade imkan bulamadığımız... ...bazı meselelerin tarihi evveliyatını vermektedir. Birçok özlü mütalaları ile müellif bize... Türk devri tarihimizi inceleyen alimlerimize güçlük veren bazı hadiselerin künhünü ve manasını izah etmektedir. Eserine içtimaî, iktisadi, ahlaki ve manevi bakımdan müfassal Selçuklular tarihi ile başlayan müellif, derin ilmi tahlil çerçevesinde bizi Selçuklular İmparatorluğunun dağılışı, beyliklerin doğuşu ve bu arada Osmanlı Beyliği üzerinden tedrican imparatorluğun doğuşuna kadar götürmektedir. Müellif aynı zamanda bize bu Türk Müslüman muhiti ile Bizans İmparatorluğunun bakayası arasındaki münasebet hakkında malumat vermekte ve bu iki organizma arasındaki mütekabil tesiri mahirane bir şekilde izah etmektedir ki bu tesir müstakbel Osmanlı İmparatorluğunda göreceğim biz bu iki alemin iktisadi, ictimaî, siyasi ve ahlaki sentezini hazırlamıştır. Bu vesile ile müellif Anadolu köylerinin teşkilatı, şehirlerdeki dini, hamasi zümreler ve esnaf teşkilatları hakkında bize kıymetli malumat vermektedir ki bu teşkilat ileride Balkanların fethi ve teşkilatlandırılması işinde çok mühim rol oynamıştır. Velev geçerken olsun, müellif bize orijinal bir Türk müessesesi olan tımar teşkilatının zuhuru ve inkişafı hakkında bir tablo çizmektedir. Hulasa, Türk devri Balkan milletlerinin tarih tepkikine, mebze tespiti için lazım olan başlıca bütün unsurları izah eden bu kitap, ardında çeyrek asra yakın kuvvetli ilmi bir faaliyeti olan bir ilim adamının büyük bir eserini teşkil etmektedir. Fakat bu eserde incelenen mesele bu alimin ekseri eserlerinde olduğu gibi ancak muvaffakiyetli bir kroki olarak kalmıştır. Daha doğrusu bunlar müellifin ilmi tetkiklerinde vardığı bir seri müdellel tezlerdir. Gerçi sonraları müellif bu meselenin bazı müfredatını tekrar ele almıştır. Mesela Orta Zaman Türk Hukuki Müesseseleri, Belleten, Nu 56 1938 Orta Zaman Türk İslam Feodalizmi, Belleten 5 S319 334 Osmanlı İmparatorluğu'nun etnik menşeî meseleleri Belleten 7 S219 313 vesaire yazıları gibi. Fakat bu vaziyet bizi şaşırtmamalıdır. Köprülü ilim adamı profesör sıfatı ile ilmin yeni esaslarını vaz etmek ...yeni ilim neslini yetiştirmek, ilmi müesseseleri, ilmi mecmualar ve diğer neşriyatı tesis edip teşkilatlandırmak... ...nihayet şöhret sahibi bir ilim adamı sıfatıyla beynel miler planda ilmi faaliyete katılmak gibi ağır vazifeler de rühte etmiştir. Kendisi bütün bu işleri hayranlığı mucip bir şekilde ve muazzam enerji ve ile ifa etmiştir. Haddi zatında bu keyfiyet onun bir kusurunu teşkil etmez, tarihi perspektiften bakılırsa... Bu keyfiyet onun ahlaki ve entelektüel bir meziyetidir. Belli ki kendisi bilerek birçok disiplinlere ait bir hayli meselelere temas etmiş ve bununla yetiştirdiği nesil ile sonradan gelecek olan nesillere vazife ve hedeflerini göstermiştir. Belki tam bir Türk edebiyat tarihi, tam bir Osmanlı İmparatorluğu tarihi yazılıncaya kadar daha çok vakit geçecektir. Burada göze çarpan keyfiyet köprülünün ilmi tetkikleri boyunca daha eski, daha az tetkik edilmiş ve kaynak bakımından daha fakir devirler istikametine teveccüh etmesi, diğerlerine yani gençlere ise yeni zamanların tetkikini terk etmesidir. Bu hal edebiyat sahası ile tarih sahası için varit olduğu gibi diğer incelediği sahalar için de varittir. Onun sahası çetin ve muğlaktır. Bu klanların başlangıcından Osmanlı İmparatorluğu'na kadar devam eden karanlık devirlerdir. Bu sahanın yeni zamanlar hududunu açtığı zaman bile o sahada da en nazik ve en çetin meseleler üzerinde durmuştur. Bu çeşit mesuliyetli vazifeler başında köprülü bir çeyrek asırdan fazla bir zaman kalmıştır. Mebus seçilince Ankara'da yine ilim ve tedris faaliyetine devam etmiştir sonraları ilmi faaliyeti terk edip demokrat parti liderlerinden biri olarak kendini tamamen siyasi hayata atmıştır. Bu zatın enerjisiyle çalışma kabiliyetinin ne kadar büyük olduğunu 1941 senesinden, yani profesörlük vazifesinden nihai olarak ayrıldıktan sonraki yıllar göstermiştir. Şiddetli ve fırtınalı siyasi mücadele içinde yaşadığı halde, kendisi 1950 senesinde yani Demokrat Parti'nin Türkiye'de iktidarı ele aldığı ana kadar Türk Tarih Kurumu'nun necması olan belletende neşredilen müteaddit yazıları ve İslam Asiklopedisi'ndeki Türkçe neşri, dikkati çeken makaleleri ile Türk ilmi tefekkürüne yeni ve ciddi yardımlarda bulunmuştur. Son zamanlarda bildiğime göre ilmi faaliyeti görülmemekle beraber sanır iski, köprülü, ilim adamı sıfatı ile henüz son sözünü söylememiştir. Profesör Nedim Filipović. 1. Bölüm Kuruluş meselesi nasıl tetkik edilmelidir? 13. asırın son yarısında İran Moğollarının tazlik ve tahtüme altında çöken Anadolu Selçuklu Devleti'nden sonra, 14. asırda Anadolu'nun Şimali garbi müntehasında, Selçuk-Bizans hudutları üzerinde beliren yeni bir siyasi teşekkülün, 100 yıl bile sürmeyen kısa bir zaman içinde Balkanlara ve Selçuk Anadolu'sunun büyük bir kısmına hakim kuvvetli bir devlet halinde inkişafı, doğurduğu büyük ve devamlı neticeler bakımından aşığı orta zaman tarihinin en esaslı meselelerinden biri sayılabilir. Buna rağmen bu mesele, henüz layıkıyla izah edilmemiş, orta zaman Vak'a nüvisliğinin bıraktığı masallardan kurtarılamamış ve bugüne kadar bir muamma halinde kalmıştır. Şu son senelerde H. A. Gibons'un The Foundation of the Ottoman Empire adlı eserinin çıkmasından sonra, 1916, müsteşrikler arasında Osmanlı Devleti'nin kuruluşu meselesi bir tetkik ve münakaşa mevzu oldu. Clement Swart bu kitap hakkında Journal Asiatic ve Journal des Savants'da neşrettiği makalelerinde bazı ihtirazi kayıtlar derme yan etmekle beraber umumiyetle onun neticelerini kabul ederek bu eser sayesinde Osmanlı tarihinin başlangıcını dolduran çocukça masallardan kurtulduğumuzu iddia etti. not Has isimlerin transkripsiyonu için İslam ansiklopedisinin sistemi kabul edilmiştir. Alman türkoloğu F.G.S. yine bu eser münasebetiyle yazdığı bir makalede Gibbonsun bazı neticelerini kabul etmekle beraber, onun Osmanlı Devletinin kuruluşu hakkındaki esas nazariyesini şiddetle tenkit etti ve bu hususta bazı yeni mülahazalar ileri sürdü. Daha sonra Rudolf Tişudi ve L. Langer, R.P. Blake ve nihayet İslam Asiklopedisi'nde Osmanlı bahsini yazan C.H. Kramers bu mesele üzerinde biraz uğraştılar. Bunlardan başka uzaktan yakından bu meseleye temas eden bazı noktalar hakkında da bir takım neşriyat yapıldı. Fakat Gibbons'un kitabı müstesna olarak bunların çoğu müsteşrikler aleminin dar muhitinden dışarıya çıkamamış, geniş tarihçiler muhitine meçhul kalmıştır. Mamafi şunu itiraf etmeliyiz ki ne kemiyet, ne de keyfiyet itibariyle memnuniyet verici mahiyette olmayan bütün bu çalışmalara ve Clement Huart'ın Niklin hükmüne rağmen Osman Osmanlı Devleti'nin kuruluşu muamması henüz izah edilmekten hatta biraz aydınlatılmaktan çok uzaktır. İşte bundan dolayıdır ki derslerimize mevzu olarak ehemmiyeti nispetinde meçhul olan bu meseleyi seçtik. Önce bu hususta en er ziyade yayılmış görüş tarzlarını hulasa ve tenkit ederek bu mesele hakkındaki çalışmaların bugünkü iptidai haline tebaruz ettireceğiz. Sonra mevcut kaynakların bahşettiği imkan dairesinde bu meseleyi aydınlatabilmek için nasıl bir usule riayet lazım geldiğini izaha çalışacağız. Ve nihayet, bu usule göre varabildiğimiz neticeleri ve halledilmesi zaruri olmakla beraber henüz üzerinde çalışılmamış problemleri seferruata girişmeksizin en umumi hatları ile ortaya koymaya gayret edeceğiz. Şimdiye kadar orta zaman vaka növisliğinin ananelerinden kurtulamamış olan bu kadar muammalı bir meseleyi bilhassa böyle birkaç dersin mahdut kadrosu içinde halledivermek iddiasında bulunmuyoruz. Burada Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkındaki bazı yanlış görüş tarzlarını ortadan kaldırmaya ve hiç olmazsa bu hususta kısmi, fatiyel bazı izahatlar vermeye muvaffak olursak bu bizim için büyük bir teselli olacaktır. Teselli olacaktır. Teselli olacaktır. Teselli olacaktır. Teselli olacaktır. Teselli olacaktır. Teselli olacaktır. 1. Gibonsun Nazariyesi, Hulasa ve Tenkit Osmanlı Devleti'nin kuruluşu meselesi hakkında Avrupa'da Türkologlar değil fakat geniş tarihçiler muhitinde bugün en çok rağbetli olan görüş tarzı H.A. Hey, Gibons'un fikirleridir. Umumi hatten sonra mesela Fransa'da çıkmakta olan umumi tarih koleksiyonlarında bile bu mesele hakkında onun daima esaslı bir mehaz olarak kullanıldığını görüyoruz. Eserini vücuda getirmek için şüphesiz büyük mesai sarf etmiş olan bu müellif siyasi ve askeri tarihe ait bir takım feri meseleleri kendisinden evvelki müverrihlerinden daha ciddi bir surette tetkike muvaffak olmuş, hatta bazı esas meselelerde de doğru istitlerlerde bulunmuştur. Mesela Osmanlı Devleti'nin ancak Balkan Yarımadası'ndaki fütuhattan sonra Anadolu'daki topraklarını genişletebildiği hakkındaki fikri çok doğrudur. Bunun gibi, mesela Osmanlıların Balkanlardaki fütuhatının Tarih ve yağma maksadıyla yapılmış bir akın değil, planlı bir yerleşme olduğu mütalası da çok haklıdır. Fakat bütün bunlara rağmen Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkındaki esas tezi en basit bir tarihi tenkide dayanamayacak kadar çürüktür. Bunu ispat için önce onun bu husustaki nazariyelerini kısaca nakledelim. A. Osmanlı Devleti'ne adını veren Osman'ın babası Ertuğrul, Moğol istilası önünde... Kıvarezem'den kaçıp Selçuk Sultanı Alaaddin Keykubadı devrinde Anadolu'ya gelen memleketin Garb-ı Şimali'sinde Söğüt'te iskan edilen küçük bir aşiretin reisidir. B. Osman ve onun küçük aşireti çobanlıkla geçinen müşrik Türklerdi. Müslüman muhitine geçtikten sonra soydaşları olan Selçuk Türkleri gibi İslamlığı kabul ettiler. Bu yeni ruh kendilerinde prosenetizm hislerini birdenbire uyandırdı. Civarlarında bulunan ve kendileriyle dostça münasebetlerde bulundukları Hristiyan Rumları da Müslümanlığı kabule icbar edildiler. İslam olmadan evvel Osman'ın mahiyetinde ancak 400 muhadip vardı ve bunlar kendi muhitlerinde sakin, atıl, sufçü bir hayat geçiriyorlardı. Fakat 1290'dan 1300'e kadar 10 sene zarfında bu sayı 10 misli büyüdü. Hudutları Bizanslılarla temas edecek kadar genişledi ve böylece reislerinin adını alan yeni bir ırk, Osmanlı ırkı meydana çıktı. Bu ırk başlangıcından beri halis bir Türk ırkı değil, doğduğu yerde mevcut unsurların birbiriyle kaynaşmasından teşekkül eden karışık ve yeni bir ırktır. Müşrik Türkler ve Hristiyan Rumlar İslam dinine girmek suretiyle bu yeni ırkı beraberce teşkil ettiler. C- Osmanlı nüfusu as zaman zarfında büyük nispetle çoğalmıştı. Bu hadise tabii bir artma ile izah olunamaz. Şarktan yeni gelen göçebelerin iltihakını düşünmek de yanlıştır. Çünkü Osmanlı toprakları Anadolu'nun en garbında bulunuyordu ve oraya gelebilecek insan kitleleri o toprakların daha şarkında bulunan diğer Anadolu beylikleri tarafından iskem ve istihdam olunabilirdi. Binen aleyh, bu ancak en büyük kısmı Rumlardan mürekkep olan yerli unsurun karışmasıyla izah olunabilir. D. Osmanlı Devleti'nin Balkan Yarımadası'ndaki çabuk ve köklü yerleşmesi yalnız yukarıki sebeplerle izah edilemez. Bu hususta Bizans'ın Balkan Devletleri'nin ve Galp Alemi'nin o sıradaki vaziyetlerinin elbette büyük tesiri olmuştur. Fakat bu harici sebeplerden başka ilk Osmanlı padişahlarının kudretli şahsiyetlerini hesaba katmak lazımdır. Balkan Yarımadası'nda Osmanlı hakimiyeti altına düşen Hristiyanlar, Anadolu'daki Hristiyanlar gibi asırlarca Müslümanlarla komşuluk etmiş değillerdi. Bilan bu yeni sahadaki kesif Hristiyan kitlelerini İslamlaştırmak için Murat bir devrinde başka vasıtalar bulundu. Halp esirlerinden İslamlığı kabul edenler kölelikten kurtuluyordu. Fakat bu çok mahdut bir dairede kalıyor, maksadı temin etmiyordu. Bunun için Hristiyan çocuklarından Yeniçeri Teşkil ve Devşirme Kanunu ihdas edildi ki bu usul ile bunlar Cevri surette İslamlaştırılıyordu. Balkanlardaki Rum ve Sılam unsurları böylece çocuklarını vermekten ise hep birden ihtidayı daha faydalı buluyorlardı. Yeniçerilerin hatta 15. asırda bile sayıca mühim bir yakın tutmadıkları ve ordunun esas unsurunu teşkil etmedikleri düşünülürse, bunun orduyu kuvvetlendirmek için yapılmış bir teşkilat değil, sadece bir ihtidar vasıtası olduğu daha iyi anlaşılır. İşte Gibons'un kitabında müdafaa edilen başlıca fikirler bunlardır. Görülüyor ki Gibons, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu yalnız dini bir sebeple izaha çalışmakta, ve kabul edilen yeni dinin yeni bir ırk bir Osmanlı ırkı vücuda getirdiğine inanmaktadır. Onun delillerini tenkide girişmeden evvel şunu söylemek lazımdır ki bu kadar büyük ve ehemmiyetli bir tarihi hadiseyi yalnız dini bir amil ile izaha kalkışmak yani tek cepheli bir izah kısmi bir hakikati ihtiva etse bile tarihi realitenin karışıklığı, kompleksite karşısında daima kifayetsizdir. Müellif bundan başka ırk, la race, tabirini de daima kavim, ve people ile karıştırarak büyük bir vuzuhsuzluğa sebebiyet veriyor. Halbuki tarihi bir realite olarak bir Osmanlı İmparatorluğu bulunmakla beraber hiçbir zaman bir Osmanlı ırkı hatta bir Osmanlı kavmi mevcut olmamıştır. Gibbons Türk ve Osmanlı mecnullerinin birbirinden tamamıyla ayrı karakterlere malik iki ırkın veya kavmin adı olduğunu ispat için... ...çünkü bu onun esas tezlerinden birini teşkil ediyor. Osmanlı kaynaklarından da bir takım deliller getirmeye kalkışmışsa da... ...bütün bunlar bir yanlış anlama neticesinden başka bir şey değildir. Etnik değil... Sadece politik bir tabir olan Osmanlı kelimesi eski Vak'a nüvislerde daima devlet hizmetinde bulunan ve devlet bütçesinden geçinen hakim ve müdür sınıf manasını ifade eder. İleride daha etraflı bir şekilde bu mesele üzerinde e avdet edeceğimiz cihetle şimdi Osman'ın ve aşiretinin sonradan Müslüman oldukları iddiasının ne gibi delillere dayandığını tahlil edelim. Vaktiyle Nöldeke'nin, Rambod'un, ve daha sonra S. Babinger ve H. Grosset'in kabul ettikleri bu nokta inazarı müdafaa için Gibbon'sun hiçbir ciddi delili yoktur. Muahhar ve kıymeti çok şüpheli bazı etnografik müşahedelere dayanarak şimal ve Suriye Türkmen aşiretlerinin yalnız şeklen Müslüman olduklarını ve bunların bazı vak'a nevizlere göre Osman'ın aşiretleriyle akraba bulunduklarını söylemesi hiçbir şey ispat etmez. Gibbon bu hususta en kuvvetli delil olarak eski Osmanlı kroniklerinde mevcut iki menkıbeye istinat ediyor. O tabii ki bunların birer menkıbe, legend olduğunu biliyor. Fakat tarihi vesikaların mefkut olduğu zamanlar için bu gibi menkıbelerin şüphesiz dikkat ve ihtiyatla kullanılmasına, çünkü bunların bazı tarihi vakıaların kolektif muaheyyelerde bozulmuş, akislerini ihtiva ettiğine kanidir. Bu menkıbelerin Osmanlı kroniklerinde birbirinden farklı rivayetleri olduğu gibi... ...bazı kroniklerde de Osman'ın yerine Baba sersurul gösterilir. Bu menkıbeler en basit surette şöyle hula A. Osman bir gece bir Müslüman sofisinin yani Şeyh Edebali'nin evinde misafir kalır. Uyumadan evvel ev sahibi bir kitap getirerek bir raf üstüne koyar. Osman bunun nasıl kitap olduğunu sorunca... Kur'an olduğunu söyler. Mündericatı hakkındaki suale ise peygamber vasıtasıyla dünyaya gönderilen Tanrı kelamıdır cevabını verir. Osman bunun üzerine kitabı eline alarak sabaha kadar ayakta okur. Sabaha karşı uykuya dalar. Rüyasında bir melek görünerek gösterdiği bu hürmetten dolayı kendinin ve neslinin aziz ve mükerrem olacağını tebşir eder. B. Osman Şehh edebali'den kızını ister. Şehh iki sene buna muvafakat etmez. Osman bir gece şeyhin evinde uyurken bir rüya görür. Edebali'nin koynundan bir ay çıkarak Osman'ın göğsüne girer. Bunun üzerine Osman'ın göbeğinden bir ağaç çıkar. Dallarının gölgesiyle bütün dünyayı örter. Edebali rüyayı tabir ederek Osmanlı sülalesinin dünyaya hakim olacağını söyler ve kızını ona verir. Gibonsu tenkit eden F. haklı olarak söylediği gibi bu menkıbelerden Osman'ın ihtidası neticesini çıkarmak çok cüretli bir teşebbüstür. Bunlarda olsa olsa Osmanlı sülalesine Küçük Asya'daki diğer Türk kabileleri üzerinde hegemonyasını kurmak için ilahi bir meşruiyet vermek arzusu görülebilir. Giese'nin bu mütalası şüphesiz doğru olmakla beraber ben bu meseleyi biraz daha derinden tetkik etmek ve bu münasebetle eski kroniklerin dahili tengidi ihmal olunduğu takdirde bunun ne gibi yanlış istidlallere yol açabileceğini göstermek istiyorum. Bu derslerin umumi ve mahdut planı içinde bu belki lüzumsuz bir istidrat gibi telakki olunabilir. Fakat Gibbonun, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkındaki izah tarzının temelini teşkil eden bu meselenin mahiyetini büsbütün aydınlatmak için buna ihtiyaç vardır. Bu, aynı zamanda Osmanlı kroniklerinin bu ilk devirler hakkında verdikleri malumatın ne büyük ihtiyatla kullanılması icap ettiğini de gösterecektir. Rüyada Osman'ın göbeğinden bir ağaç çıkarak gölgesinin bütün dünyaya yayılması menkübesine benzer bir rivayeti, 13. ısır müverrihi Cüzcani'nin Tabakat Tınaşirisinde görüyoruz. Hindistan Fatihi Mahmut Gaznevi'nin babası Sevüktig'in, Oğlu doğmazdan bir saat evvel rüyasında kendi evindeki bir ateşlikten bir ağaç çıkarak bütün dünyaya gölge saldığını görmüş ve bir tabirci bunu onun fatih bir oğlu olacağı tarzında tefsir etmişti. 14. asır başında İlhanlılar Sarayı'nda Cami Al-Tavarih adlı ilk cihan tarihini yazan Raşit Aldin, Büyük Eserinin Oğuz ananelerini muhtevi kısmında bu rüyada görülen ağaç menkıbelerinin diğer bir şeklini görüyoruz. Burada oğuzların menkıbevi hükümdarları arasında Tuğrul isminde biri ile iki kardeşten bahsedilir. Bu çocukların babası daha oğulları devlet kurmadan evvel bir rüya görür. Kendi göbeğinden çıkan üç büyük ağaç gövdesi büyür, büyür, her tarafa gölge salar ve tepeleri göklere erer. Bunu kabilenin kahinine söyleyerek tabir ettirir. Bu kabile içinden büyük bir hükümdar çıkacağını zaten evvelden haber vermiş olan kahin, bu adama çocuklarının hükümdar olacağını fakat bu sırrı kimseye açmamasını tembih eder. Bir misal daha, Kur'an'a hürmet sebebiyle sülalenin büyük bir istikbale mazhar olması motifi de yine Osmanlı annelerinden daha evvelki menbaalardan 14. asra ait küçük bir Selçukname'de mevcuttur. Selçukların ceddi olan Lokman, evleneceği zaman zifaf odasında, o zamanın adetine göre cihaz arasında verilen yedi Kur'an nüshası da rahleler üzerinde durmuş. Lokman, Kur'anlara hürmeten, o odada zifafa girmek istememiş. Bunu görenler, kitapları kaldırıp başka yere götürmeyi teklif etmişler. Lokman, bunu da münasip görmemiş, başka bir eve giderek orada zifafa girmiş. O gece rüyasında peygamberi görmüş. Peygamber, Kur'an'a gösterdiği bu hürmetten dolayı, kendisinin ve çocuklarının dünya ve ahirette izzet ve devlete nail olmaları için dua etmiş. Daha Heredot'tan başlayarak, ilk zaman ve orta zaman kronikçilerinde, bu gibi rüya rivayetlerine sık sık tesadüf olunur. Fakat bu yukarıki menkıbelerde, Osman'ın gördüğü rüyanın prototipini açıkça müşahede ediyoruz. Reşit al-Din'in tespit ettiği Oğuz ananesi, ya Anadolu Türkleri arasında şifahi bir rivayet olarak mevcut idi ve Osmanlı kroniklerine halk ağzından geçti, yahut belki daha kuvvetli bir ihtimalle 15. asırda Osmanlı sarayında pek ehemmiyet verilen Reşit Aldin'in eserinden alınarak Osmanlı sülalesine isnat edildi. 14. asır başında Anadolu'nun ve Türkmen kabilelerinin dini vaziyeti hakkında aşağıda verilecek izahat, İbonsun hareket noktasının bile ne kadar çürük olduğunu daha iyi meydana koyacaktır. Bu vesileyle şunu da ilave edelim ki, ilk Osmanlı anmallerinde böyle umumi menkıbe motifleri daha vardır. Mesela Bilecik Fethi hikayesinde, yükler arasında gizlenmiş adamların kaleye sokulması motifi gibi. Semerkant Fethi'ne ait İslam hikayelerinde, Sabah Kartı Naşiri'de, Anadolu Fatihlerinden meşhur Danışman Tazi'ye ait Anadolu romanında, Kimul vekayyeni ihtiva eden Zafername-i Şaraf Aldin Yazdi'de, daha sonra Evliya Çelebi seyahatnamesinde bunun muhtelif şekillerine tesadüf olunur. Giboz kendi izahını kuvvetlendirmek ve ona başka bir istinadgah daha bulmak için Osman'ın mensup olduğu aşiretin ve daha o gibi Moğol istilası önünde garbe açıp Anadolu'ya gelen aşiretlerin İslam oluşları hakkında hiçbir tarihi kayıt bulunmadığını söylüyor. Onun fikrine göre Malazgirt Meydanı Muharebesi'nden sonra Anadolu'da yerleşen Selçuk Türkleri halis Müslümandılar. Fakat Moğol istilası önünden kaçıp 13. asır başlarında Anadolu hudutlarında gözüken kabileler birkaç nesillik bir müddet İran hudutlarında bulunmalarına rağmen hiçbir zaman İslamiyet'in kuvvetli tesiri altına düşmemişlerdir. Osman'ın mensup olduğu küçük aşirette ancak Garbi Anadolu'daki Müslüman Türk muhitine yerleştikten sonra eski paganizmi bırakarak Müslüman olmuştur. Anadolu'nun 13. 14. asırlardaki dini şartları hakkında hiçbir bilgisi olmayan Gibbons'un bu mütalaları da muhtelif bakımlardan yukarıki rüya rivayetine dayanan iddiası kadar esassızdır. Türklerin etnik teşkilatı ve Anadolu'da yerleşme şekilleri hakkında hiçbir fikri olmayan Gibbons, Selçuk tabirinin tıpkı Osmanlı tabiri gibi etnik bir ad değil, hanedan müessesinin isminden alınma siyasi bir tabir olduğunu düşünmüyor. Fakat burada bundan daha esaslı bir hata daha vardır ki, Gibbons'un Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkındaki izahının ne kadar çürük olduğunu bir kat daha aydınlatmak için onu da tevarüz ettirmek mecburiyetindeyiz. Evvela Osman'ın mensup olduğu aşiretin ilk Moğol istilası önünden kaçıp 13. asırda Anadolu'ya gelip yerleşen kabilelerden biri olduğu asla tarihi bir mütearife gibi telakki edilemez. En eskisi 14. asrın son yıllarında tespit edilmiş olan ilk Osmanlı kroniklerinde ki Türkolog olmayan Gibos Mullah'ın en eski ve en mühimlerinden tamamen habersizdir. Bu hususta verilen malumat asla inanmaya layık değildir. Selçuk devrine ait kaynaklarda Anadolu'nun galp sahalarına bu devirlerde böyle muhaceretler olduğuna dair hiçbir kayıt yoktur. Aşağıda izah edeceğimiz vecih ile Osman'ın nasip olduğu aşiretin daha ilk Selçuk istilası sırasında Anadolu'ya gelmiş aşiretlerden biri olduğu bugünkü bilgilerimize göre çok daha kolaylıkla kabul edilebilir. Eski Osmanlı kroniklerinde ve onlara dayanılarak yazılan eski Avrupa eserlerinde asırlardan beri yerleşmiş olan ve hem oradan sonra ise Osmanlı tarihinden bahseden bütün şartlı ve gardlı müellifler arasında adeta bir hakikat şeklini alan bu büyük hatanın mesuliyetini de Gibons'a yüklemek haksızlık olur. O ancak orta zaman Vak'a zihniyetinin doğurduğu bu rivayeti tenkide lüzum görmeksizin almış ve bunu da kendi nazariyesine bir delil olarak kullanmak istemiştir. Fakat bu hata onun şimdi izah edeceğimiz ikinci hatası yanında çok ehemmiyetsiz kalır. Bu hatalı fikir şudur. Osmanlı Devleti'nin sadece 400 çadır halkından mürekkep göçebe veya yarı göçebe küçük bir aşiretten çıkmış farz etmek ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşu gibi çok büyük bir tarihi hadiseyi bu yanlış ve eptidai görüşe dayanmak suretiyle izaha çalışmak. Eski Osmanlı kroniklerinden başlayarak, ...sankitsiz surette tekrarlana tekrarlana ta olsa kadar gelen ve hatta ondan sonra da şak ve gaz tarihçileri tarafından... ...basit bir, bir görenek sevkiyle bırakılamayan bu görüş tarzı kadar pozitif düşünceye ve tarihi zihniyete mugayir bir şey olamaz. Orta zaman kronikçileri kendi teolojik zihniyetlerine uygun olarak bu mucize mahiyetindeki hadiseyi... ...mesela evet. rüya lejandı gibi, fevkat tabia sebeplerle izah ediyorlardı. Halbuki 20. asırda her ne kadar bazı tevillerle daha pozitif bir şekilde sokulmak istense bile hala bu cins izahlarla iktifa etmek mantıksızdır. Gibons kendi faraziyesini kurmak için Osmanlı devletinin 400 çadır halkından çıktığı rivayetine şiddetle sadık kalıyor. Osmanlı aşiretinden evvel veya onunla beraber Anadolu'ya gelmiş olan başka Türklerden Osmanlılara iltihak edenler yok mudur? Bu kadar küçük, iptidai bir aşiret kendi başına ne kadar zayıf olursa olsun, Bizans'la boy ölçüşecek ve kısa zamanda Balkanlara hakim olacak bir teşkilat vücuda getirilebilir mi? Birden bir akla gelebilecek bu basit ve mantıksız suallere cevap bulmak, aynı zamanda kendi faraziyesini de müdafaa etmek için Gibons hiç zorluk çekmiyor. Hiçbir tarihi vesikaya istinad etmeksizin o devirdeki Anadolu'nun tarihi şartlarını hiç göz önüne almaksızın koymuş olduğu yanlış mukaddimelerden yine yanlış istitlerlerde bulunuyor. Orhan'ın sağ nihayetinden evvel küçük Söğüt köyünde Osman'ın etrafında toplanmış olan Asyalı sergüzeşçiler nüvesi yarım milyona varmıştı. Bu tabii bir artma olamazdı. Şarttan gelen göçebelerin iltihakı ile de mümkün değildi. Çünkü Orhan'ın Asya interlandı ile teması kesilmiş idi. Rakipleri yani diğer Anadolu beylikleri kendisinden evvel hariçten sergüzeşçiler celbetmek isterlerdi. Orhan milletini bulunduğu yerlerdeki yerli unsurlardan teşkil etmiştir. Bunların çoğu da Rum idi. Bütün bu yerli unsurların İslam dinini kabul ederek Osmanlı ırkını teşkil ettiklerini söyleyen müellif, devlet teşkilatını vücuda getirmek için lazım gelen unsurların, göçede Türklere nazaran bu işe daha kabiliyetli olan Rumlar arasından bulunduğunu ilave ederek, yukarıki suallere cevap vermiş oluyor. Gibons'tan evvel de Gat tarihçileri arasında yayılmış olan bu fikir, hatta bugün bile bir mütearife şeklinde tekrar edilip durmaktadır. Aşağıda izah edileceği vecihiyle bütün bu muhakemeler silsilesi, tarihi realiteye hiç uygun olmayan bir fanteziden bir prejügeden ibarettir Osmanlı Devleti'nin 14. asırda hatta 15. asrın ilk yarısında şöhret kazanan büyük adamları arasında mesela Köse ailesi gibi Hristiyan dönmeleri çok azdır Selçuk ve İlkhani ananeleri üzerine kurulmuş olan bürokrasi tamamıyla Türk unsurundan mürekkep olduğu gibi idare ve ordunun başında bulunanlar da ...hemen umumiyetle Türklerdir. Eldeki bütün tarihi vesikalar bunu kat'i olarak göstermektedir. Devleti idare eden bu yüksek Türk aristokrasisinin... ...nüfus ve ehemmiyetlerinin düşürülmesi ve onların yerine... ...devşirme çocuklarının iş başına geçmesi... ...raziyade 15. asrın ikinci yarısında başlayan bir hadisedir. Muhtelif fonsurlar üzerinde kurulan mutlak imparatorluklar için ve ruri olan ve bütün başka sebeplerden doğan bu hadiseyi, göçebe Türklerin devlet teşkilatı kurmak kabiliyetine malik olmadıklarını atıf etmek manasızdır. Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluşu esnasında, yani 14. asır başlarında, Osman'ın küçük aşireti göçebe veya yarı göçebe vaziyetinde olsa bile, o devir Anadolu Türklerinde de şehir hayatının kafi derecede inkişaf etmiş olduğunu ve yeni kurulan Osmanlı Devleti'nin idare makinesi için muhtaç olduğu unsurları Selçukluların, İlkanlıların, 14. asırdan evvel kurulmuş bazı Anadolu beyliklerinin hatta Mısır, Suriye Memlük İmparatorluğu'nun idari teşkilatında yetişmiş Türkler arasından çok kolaylıkla bulduğu muhakkaktır. Gib olsun iddiasına tamamiyle muhalif olarak şunu söyleyebiliriz ki Osmanlı Devleti'nin inkişafa başladığı uç hudut muhtelik bakımlardan Anadolu'nun türlü yerlerinden bir takım muhacir kafilelerini hatta yalnız göçebeleri değil şehirlileri de celp edecek kadar cazipti. Aşağıda bütün sebepleri ve neticeleriyle göstermek üzere bu mesele üzerine tekrar avdet edeceğiz. Bunu söylemekle Osmanlı nüfus dairesindeki yerli Hristiyan unsur arasında İslam misyonerliğinin faaliyet göstermiş olduğunu kökünden inkar etmek istemiyoruz. Ancak Bilhassa 14. asırda bu İslamlaşmanın Gibons'un iddiası derecesinde umumi olduğunu kabul etmediğimiz gibi, bunun Türk karakterlerinden tamamen ayrı, yepyeni bir ırk veya bir kavim yaratarak büyük bir devletin nüvesini teşkil ettiği faraziyesini de sadece bir fantezi olarak tavsife kendimizi selahiyetli buluyoruz. Osmanlı Devleti'nin devşirme usulünü, ...sırf Balkanları İslamlaştırmak için ihdas ettiği iddiası da vaktiyle Giessen'in haklı olarak tengiz ettiği gibi... ...tarihi realiteye asla uymayan indiği bir mütaladan ibarettir ki aşağıda bundan da ayrıca bahsedeceğiz. F. Giyese, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkında Gibbons tarafından ileri sürülen izah tarzının esassızlığını... ...tamamiyle kanaat verici ve kafi derecede müdetler olmakla birlikte açık olarak meydana koydu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda İbn Batuta tarafından 14. asırda Anadolu'daki içtimai ehemmiyetleri çok iyi tasvir edilen Akhila Teşkilatı'nın en büyük rolü oynadığını iddia etti. Onun fikrine göre Osman'ın kayınbabası Şeyh Edebali, Osman'ın birçok silah arkadaşları, hatta Orhan'ın kardeşi Ala Ardin Paşa bu teşkilata mensuptular. İlk hükümdarlar Osmanlı Devleti'ni kurmak için bu kuvvetli dini zümreyi büyük bir yardımcı olarak kullanmışlar. İlk askeri teşkilat olan Yaya Teşkilatı'nda Akiyilerin üniformalarını taklit etmişler. Murat bir devrindeki Yeniçeri Teşkilatı'nda da bu yeni askerler için Akiyilerin serpuşlarını muhafaza etmişlerdir. Daha Giyese'den evvel Clement Huat, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda muhtelif tarikatlerin ve akhi Teşkilatı'nın rolleri meselesini ihmal etmemek lazım geldiğini haklı olarak hatırlatmışlardı. Ben de Giyese'nin makalesinden evvel 1922'de Anadolu'da İslamiyet hakkında neşretmiş olduğum bir seri makalede Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerinden başlayarak Selçuklular devrinde ve Osmanlı Devleti'nin tesisi sırasındaki dini durumu izah ederken Diğer tarikatlerden başka, Akiyiler tarafından oynanmış olan mühim role ve bektaşçılarla birlikte bunların Yeniçeri Teşkilatı'nın tesisine müessir olduklarına işaret etmiştim. Giyesen'in bazı fikirlerine iştirak edemeyeceğim, esasen bunlar hakkındaki nokta ayı nazarımı evvelce bildirmiştim. Fakat Alman aliminin Gibons'un hatalarına işaret etmek yahut Akyilerin oynadıkları rol üzerinde durmakla meseleye yeni bir istikamet vermeye yardım etmiş olduğunu teslim etmek lazım gelir. O artık Otman'ın 400 ailelik bir Türkmen aşireti ile kendi başına Osmanlı Devleti'nin temellerini atmış olduğu şeklindeki hatalı fikirden vazgeçmek lazımdır demektedir. Vakıa mesele böylece ancak vaz olarak kalıyor. Fakat herhangi bir meselede yanlış telakkileri ortadan kaldırmaya çalışmak, o meselenin haline doğru bir adım atmak demektir. 2. Meselenin mantıki surette tetkikinin şartları Bütün bu izahlar Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulması hakkındaki araştırmaların ne derece geri kalmış olduğunu göstermeye kafidir. Gibosun prototipini Osmanlı ve Kâin amellerinden daha eski kaynaklarda bulduğumuz bir efsaneye dayanan tek taraflı izahı devrildikten sonra, aşağı ortaçağ tarihinin bu büyük hadisesi hakkındaki malumatımız esasında Hammer'in zamanındakinden daha ileriye gitmemektedir. Açıkça söylemek lazım gelirse, eski Osmanlı ve Kâin amecilerinin saf dil hikayelerinden bile kendimizi kurtarmış değiliz. Şüphesiz Galp ve Bizans Orta Çağı üzerinde bir asırdan beri yapılmakta olan araştırmalar sayesinde elde edilen neticelerden dolayı Bizans ile Balkanların durumunu ve Osmanlı Kudreti'nin Balkan Yarımadası'nda sürat ve inkişafını kolaylaştırmış olan harici ham Hanber'in zamanıyla kıyas kabul etmeyecek kadar daha iyi biliyoruz. İmparatorluğun her şeyini anlamak hususunda bunun bize büyük yardımı olduğu aşikardır. Fakat şu da aynı derecede aşikar bir hakikattir ki bu meseleyi halletmek için her şeyden evvel onun dahili amillerini tanımak lazımdır. Osmanlı İmparatorluğunu kurmuş olanlar etnik bakımdan Türklerin hangi şubesine mensupturlar? Anadolu'nun Şimali garbisine ne zaman gelip yerleşmişlerdir? Bunların içtimai durumu nasıldı? Göçebe mi yarı göçebe mi yoksa yerleşmiş miydiler? İçtimai hacimlerini artırmış olan unsurlar ne nispette Türk, ne nispette yabancı idiler? Dışarıdan gelen unsurların yerli unsurlara olan nispeti ne idi ve bunların karşılıklı münasebetleri nasıldı? Göçebe unsur ile şehirli ve köylü unsurlar arasında ne gibi bir nispet vardı? Bunun gibi Hristiyanlarla İslamlar arasında nasıl bir münasebet vardı? Muhtelif içtimai sınıfların kudret derecesi ve her birinin imparatorluğun kurulmasında iştirak payı neydi? Osmanlı İmparatorluğu demokratik bir teşkilat mı yoksa aristokratik bir teşkilat mıydı? 14. asırda hakimiyet mefhumu ne gibi tahavüllülere maruz kalmıştır? Maddi ve zihni, manevi, medeniyet nasıl bir seviyeye ulaşmıştı? Böylece etnografya, dinler tarihi, hukuk tarihi, iktisat tarihi, bir kelime ile maddi ve manevi tarih ile alakadar birçok esasî meseleler vardır ki ilkin bunlar hakkında kâfi dokümantasyona sahip olmamız lazımdır. Diğer taraftan biz yalnız bu dahili amilleri değil... imparatorluğun inkişafını kavramak için bilmemiz elzem olan... ...14. asırda Ön Asya'nın tarihi ahval ve şeraitini de... ...yani bir sürü harici amilleri de bilemiyoruz. Altın Ordu Devleti ile Suriye, Mısır, Türk İmparatorluğunun... ...Anadolu'da bizi alakadar eden devrede ne rol oynamış oldukları da... ...iyice bilinmemektedir. Muhtelif Anadolu Beyliklerinin birbirlerine karşı... Osmanlı Devleti'ne karşı bu harici devletlere karşı durumları kafi derecede malum değildir. Bu şartlar altında bütün bu karşısında Osmanlı Devleti'nin menşei meselesini halletmeye kalkışmak, daha kukuk kabil olmayan bir teşebbüse girişmek olmaz mı? Şimdiye kadar bu meseleyi ele almış olanlardan Gibbons'da istisna teşkil etmemek üzere hiçbiri saymış olduğumuz sualleri ciddi bir tetkike tabi tutmadığı gibi yine o hiçbiri bu misalleri birer tetkik mevzu olarak ortaya atmayı dahi düşünmemiştir. Onun için şark ortaçağına tahsis edilmiş olan çalışmaların siyasi ve askeri hadiseleri anlatmakla ittifa eden narratif, hikaye, tarzındaki tarih seviyesini aşmamış olduğuna esef etmek yerinde olur. Bilhassa Osmanlı Devleti'nin başlangıcı hakkındaki tetkiklerin verdiği neticeler sadece siyasi ve askeri hadiseler noktayı nazarından dahi çok zayıf, çok iktidai ve ekseriyetle mütenakızdır. Bununla beraber bunun sebebini Gibons'un kabul ettiği gibi sahip olduğumuz tarihi kaynakların kifayetsizliğinde mi görmek lazım gelir? Malzemenin bu kifayetsizliği yukarıda işaret etmiş olduğumuz meseleler üzerinde ciddi araştırmaları imkansız mı kılmaktadır ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulması problemi natemem bir muadeleler sistemi gibi hep gayri kabili hal kalmaya mu mahkumdur? Biz buna inanmıyoruz. Nokta-i nazarımıza tefsik için evvel emirde elimizde bulunan malzemenin mahiyet ve kıymetini tespite çalışacağız. Sonra da bizce bunlardan hangi metoda tevfikan istifade edilmesi lazım geldiğine işaret edeceğiz. A. Kaynaklar Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu asır olan 14. asırda Anadolu'nun tarihi hakkındaki İslam kaynakları hakikaten az ve kifayetsizdir. İlk Haniler Devleti'nde yazılmış mahdut ehemmiyette bazı eserlerden Mısırlı ve kainamecilerle biyograflarda geçen bazı parçalardan ve İbn-i Batuta'nın Anadolu hakkındaki şehadetlerinden sarfı nazar edecek olursak, diyebiliriz ki bu asırda tarihi kaynaklar sahasında meydana gelen ve doğrudan doğruya Anadolu'ya inhisar eden eserler hakikatte hiç mesabesindedir. Ekserisi bugün dahi yazma halinde bulunan bu mahsus kaynaklardan Gibbons ancak garb lisanlarına tercüme edilmiş olanlardan istifade edebilmiştir. Tercemeleri de ekseriyetle, oryantalizmin henüz bugünkü kadar ilerlememiş olduğu eski develere ait olduğu cihetle, istinad edilen senkitsiz metinlerin yanlış okunuşu ve yanlış anlanışı itibariyle itimada gayri layıktır. Halbuki bunlardan başka, mesela cami altavari neşredilmemiş kısımlar, ...Tarihi Ucaytuğ, sonra Şub Alarşa, Altarif gibi o devre ait mühim menbaalarla... ...15. asırda yazılmış olmakla beraber yine 14. asra ait de mühim malumatı ihtiva eden... ...Tarihi Ani gibi Durar Al gibi eserlerden de istifade olunabilir. 14. asırda Anadolu'da yazılmış menbaalara gelince... Bunlar fevkalade mahmut olmakla beraber şimdiye kadar da onlardan pek az istifade edilmiştir. Eskiliği ve ehemmiyeti itibariyle bunların başında... ...Mahmut bin Muhammed Aksarayi'nin Musamarat Al-Akbar adlı Farsça tarihini sayabiliriz. İstanbul'da iki yazman üsası Ayasofya Kütüphanesi No 3143, Yeni Cami Kütüphanesi No 827... Bulunan bu eser dört kısımdan mürekkep olup bunlardan bilhassa ilhanilerle bunların himayeleri altında son Selçuk hükümdarlarından bahseden ve çok defa müellifin müşahidelerine müstenit olan son kısım tevkalade mühimdir ve hacim itibariyle eserin üçte ikisini de bu son kısım teşkil etmektedir. teşkil etmektedir. teşkil etmektedir. teşkil etmektedir. teşkil etmektedir. teşkil etmektedir. Teşkil etmektedir. Teşkil etmektedir. Teşkili. Eser 723 Hicri 1323 Miladi'de İlhanilerin Anadolu Valisi Demirtaş Bin Emir Çoban namına yazılmıştır. Eski Osmanlı tarihçileri arasında yalnız müneccin başı tarafından görülüp istifade olunan ve bir aralık Profesör Bat olduğunda nazarı dikkatini celbeden bu mühim vakayı nam eden henüz layıkıyla istifade edilmiş değildir. Bundan sonra Nideli Kadı Ahmet'in Hicri 733, Miladi 1332 yazdığı yegane yazması Fatih Kütüphanesi'nde bulunan Nu 4519 Al-Valad Al-Şafik adlı büyük eseri gelir ki şimdiye kadar bundan da hiç istifade edilmemiştir. Muhtelif İslam ilimlerine ait bir ansiklopedi mahiyetinde bulunan bu eserde Selçuk tarihine ait malumat olduğu gibi 14. asır Anadolu'sunun dini ve içtimai tarihine ait çok kıymetli malzeme vardır. Ayrıca büyük bir Selçuk tarihi yazdığından bahseden müellif maalesef bu eser bugüne kadar meydana çıkmamıştır. Burada diğer İslam sülaleleri arasında Selçuklulardan kısaca bahsetmektedir ki son hükümdarlar hakkında verilen malumat müstesna olarak o kadar ehemmiyetli sayılamaz. Fakat içtimai tarih bakımından bu eserin büyük kıymeti vardır. Bunlardan sonra Astarab Aziz bin Ardaşir'in Sivas Sultanı Kadı Burhan Aldin namına yazmış olduğu Bezmürezm adlı büyük vaka vardır ki 1928'de Türkiye Bensitüsü tarafından bastırılan bu metin 14. asır Anadolu'sunun son yarısı hakkında elde bulunan en mühim menba'dır. Bibliotek nasyonelde bulunan ve vaktiyle Hotsma tarafından tetkik edilmiş olan küçük bir Selçukname'yi de Gibons'un her nedense malumu olmadığı için bunlara ilave edersek, 14. asır Anadolu'suna ait Anadolu'da yazılmış başlıca menbaları tamamlamış oluruz. Bunlara 15. asırda yazılmış olmakla beraber, Karamanoğulları tarihine ait Şikari'nin kıymeti oldukça meşkuk eseriyle Aydınoğulları tarihine ait eski bir menbaadan istifade ettiği anlaşılan ve son senelerde Mükrim'in Halil tarafından neşredilen Enveri düsturnamesini de ilave edebiliriz. Aydınoğulları hakkında en mühim menba olan bu son eser 14. 15. yüzyıllar Osmanlı tarihi içinde ehemmiyetsiz sayılamaz. Mammafi'yi 14. asır Anadolu tarihi için müracaat edilecek daha başka İslam mendaları da yok değildir. Mürşahat mecmuaları, muhtelif mahiyette edebi ve tasavvufi eserler, nameler, evliya menakıbine ait mecmualar gibi. Bu son cins eserlerden bir tanesi yani Eflaki'nin eseri C. L. Howard tarafından Le Saints des Dervishes Turnerus namı altında tercüme ve neşredilmiştir. Huart bu eseri neşrettikten sonra onun yalnız dini vakıalar itibariyle değil tarihi bir manda olarak da ehemmiyetini anlamış ve Journal Asiatic'te neşrettiği küçük bir makalesinde oradan iltikat ettiği bazı malumatı ortaya koymuştu. Biz bu eserde Anadolu beylikleri hakkında verilen malumatın her türlü tarihi vesikalarla karşılaştırarak tam bir mevsukiyete malik olduğunu vaktiyle tespit etmiştik. Bu asra ait bütün evliya menakıb namelerinin eflakinin eseri derecesinde ehemmiyet ve vusuka malik olduklarını iddia edemeyiz. Fakat her ne olursa olsun kuvvetli bir tenkide tabi tutmak ile bu cins eserlerin içtimai tarih tetkikatı için esaslı bir menba olduğu söylenilebilir. İşte bu sürü izahtan tek iyi anlaşılıyor ki ne kadar mahdut olursa olsun 14. asır Anadolu tarihi için elde bir takım mühim menbaalar vardır. Bu devre ait olarak şu son 25 yıl içinde bilhassa Türkiye'de yapılmış epigrafik ve nümismatik araştırmalarda epey mühim neticeler vermiştir. Halbuki Osmanlı Devleti'nin kuruluşu meselesiyle uğraşan gard mütetebbileri, Gibons gibi şark dillerini bilmeyenler değil hatta müsteşrikler bile bu bahsettiğimiz menbaalardan layıkıyla istifade etmemişler, mahdut birkaç kronikten çıkardıkları malumatla iktifa etmişlerdir. Bu şerait dahilinde 14. asırda Anadolu'nun içtimai tarihi hakkında neden hiçbir ciddi tepkik yapılmamış olmasının esbabı kendiliğinden anlaşılıyor ve bunu sadece malzeme yokluğuna ve menbaaların kifayetsizliğine asif etmenin yanlışlığı meydana çıkıyor. Burada herhangi bir sui tefehüme meydana vermemek için bir noktayı bilhassa tasrih edelim. Şimdiye kadar doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'nin kuruluşu problemini tetkik ve izaha çalışanların hiçbiri bunu 14. asır Anadolu tarihinin umumi çerçevesi içinde araştırmak lüzumunu hissetmedikleri için yukarıda bahsettiğimiz menbaaları esaslı surette tetkike ihtiyaç görmemişlerdir. Onların bütün gayretleri ve dikkatleri yalnız bir nokta üzerinde temerküz etmiştir. Münhasıran Osmanlı Devleti'ne ve Osmanlı Hanedanı'na ait menbaalar bularak... ...bu devletin kuruluşu meselesini Münhasıran onlar vasıtasıyla halle çalışmak. Bu büyük problemi bu kadar dar bir çerçeve içinde anlamaya kalkışınca yani 14. asır Osmanlı tarihine ait kafi mendalar bularak onlar vasıtasıyla bir neticeye varmaya teşebbüs edilince, şimdiye kadar olduğu gibi bir çıkmaza girmek evvelden mukadderdir. Bu yanlış telakkiye kapılarak meseleyi böyle dar bir çerçeve içinde tetkik ve izaha kalkışan Gibbons, Osmanlıların menşeine ait eski bir Osmanlı menbağı bulunmadığını, onlara ait en eski kronikçilerin 15. asır sonuna mensup olduklarını, Bizans ve Galp müverrihlerinin de Osmanlıların ilk mütevazi zuhurları hakkında tabii itimada layık malumat veremediklerini söylüyor. Osmanlı tarihinin Osmanlı sahasında yazılmış en eski menbaları hakkında Hamer'in öğrettiğinden daha fazlasını bilmeyen Gibons esas itibariyle bu mütalaasında haklıdır. 1916'dan beri eski Osmanlı kronikleri hakkında epeyce tepkikler yapıldığı ve epeyce yeni metinler basıldığı halde bugün de vaziyette bariz bir fark bulunmuyor. Ali ve F.G.S. tarafından iki ayrı tabi yapılan Ayşık Paşazade tarihi Yine Sen'in neşrettiği anonim Tevarih-i Ali Osman, Babinger'in neşrettiği Oruç Bey tarihi, İstanbul'da basılan Lutfi Paşa tarihi, Müverri Şükrullah'ın Seyhe tarafından neşredilen Bahçat Al Tevarihi, Mükrimin Halil tarafından neşredilen Karamani Mehmet Paşa tarihi ve Düsturname-i Enveri gibi Gibonsun değil, hatta Hamer'in bile büyük bir kısmını görmediği yeni menbaalar bugün elimizde bulunuyor. Bunlardan başka Şair Ahmedi'nin 14. ösür sonunda yazılmış İskendername adlı mazlum büyük romanına ilave etmiş olduğu Osmanlı tarihi hakkındaki parça, ayrıca Behiçti ve Ruhi tarihleri, İbn Kemal tarihi, Yazma Muhelif Anonim, Tevarihi Ali Osmanlar, Konevi'nin Osmanlı tarihi ve daha bu gibi hamerce malum olmayan menbalar da henüz basılmamakla beraber artık ilim alemince meçhul değildir. Bunlara bazı anonim kronoloji mecmualarını İstanbul'da ve Viyana'da tab edilen bazı kanunnameleri çok nadir bazı resmi vesikaları ilave edersek ve Osmanlı Devleti'ne ait son 25 senede yapılan epigrafi ve numismatik tetkiklerini de göz önüne alırsak Osmanlı tarihinin 14. asrı hakkındaki menbaların azlığını ve kifayetsizliğini daha iyi anlarız. 15. asır başlarına veya ilk yarısına ait birkaç kronik istisna edilince diğerleri hemen umumiyetle 15. asır sonlarına ve hatta daha sonralara ait muahhar mahsullerdir. Devletin ilk kuruluş safhaları hakkında verdikleri malumat şifahi halk ananelerine veya mahsus uydurulmuş masallara istinad eden ve böylece eski halk destancılığının bir nevi istitalesi olan vakainamelerin küçük farklarla birbirini kopya ettikleri unutulmamalıdır. Bunlardan istifade için çok sıkı bir tenkidi tarihiye müracaat mecburiyeti daima göz önünde bulundurulmalıdır. 14. asra ait resmi vesikaların çok nadir olduğunu bilhassa işaret ettik. Çünkü şimdiye kadar vissuk derecesinden az çok şüphe edilmekle beraber bu ilk devirler için başlıca bir menba olarak kullanılan Feridun Bey münşaatındaki bu ilk devirlere ait vesikaların tamamıyla düzme olduğunu Mükremil Halil Kat'i surette meydana çıkardı. İşte bu izahat gösteriyor ki Gibos'un malumu olmayan bu yeni menbaaları çok iyi bilen ve onlardan tamamiyle istifade edebilen bir de Gibos gibi dar bir çerçeve içinde kaldığı takdirde Osmanlı Devleti'nin kuruluşu problemini hal ve izah için ondan çok daha müsait bir vaziyette bulunamaz. Çünkü bu yeni menbaalar bize bu ilk safha hakkında eski bilinenlerden daha farklı ve daha mevzuk yeni malzeme verememiştir. Sair İslam menbaaları ile Bizans ve Gat menbaalarından bu ilk devirler hakkında 1916'da bilinenden çok daha fazla şeyler beklemeye de hakkımız yoktur. Gerçi 14. asra ait Bizans vakainamelerinin tenkitli tabloları bu asır Osmanlı tarihine ait bir takım bilgilerimizi düzeltebilir. Yahut mesela İtalyan arşivlerinde bulunacak yeni bazı vesikalar sayesinde bu asır yakın şah tarihinin bazı meseleleri aydınlatılabilir. Fakat her ne olursa olsun Mısır, Bizans, Gatmen dağlarında doğrudan doğruya Osmanlı devletinin ilk kuruluş safhasına ait mevsuk vesikalar meydana çıkması imkanı mantıken yok gibidir. Şu halde 14. asra ait Osmanlı menbaalarının bu kifayetsizliği karşısında ne yapmalı? Gerçi bu asırda Osmanlı sahasında yazılmış bazı edebi ve ilmi eserleri ve muhtelif kategorilere ait vesikaları inceden inceye araştırarak vakainamelerin izah edemediği bazı noktaları bilhassa içtimai tarihi alakadar eden bazı meseleleri biraz aydınlatmak kabil olabilir. Fakat benim kanaatime göre bu büyük problemi izah için bu da kifayet etmeyecektir. İşte burada davamızın esas noktasına geliyoruz. Yukarıdan beri izaha çalıştığımız veçiyle Osmanlı Devleti'nin kuruluşu meselesinin şimdiye kadar bir çıkmaz içinde kalması yalnız malzemenin azlığından, menbaaların kifayetsizliğinden değil, her şeyden evvel tarihi zihniyete hiç uygun olmayan hatalı ve basit bir telakki neticesinde meselenin yanlış vaz edilmesinden ileri geliyor. Menşei eski Osmanlı Vak'a nüvislerine dayanan ve gariptir ki Osmanlı tarihiyle mütevekkil bütün şark ve garp alimleri arasında hala sürüklenip giden bu an anevi hatadan kurtulmadıkça bu muğlak problemin izahına imkan yoktur. B. Tetkik metodu. Şimdi Osmanlıların edebi, dini ve hukuki tarihlerine dair neşrettiğim muhtelif yazılarımda uzun zamanlardan beri yıkmaya çalıştığım bu yanlış... Realiteye mugayir görüş tarzının dar, basit mahiyetini burada da kısaca anlatarak Osmanlı Devleti'nin kuruluşu meselesinin nasıl vaz edilmesi ve nasıl bir zihniyetle bir usulle tetkik olunması icap ettiğini göstermek istiyorum. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu 13. asırda Anadolu'nun Şimali Galbi müntehasında, Selçuk-Bizans hudukları üzerinde yerleştirilmiş 400 çadırlık bir aşirete isnad ederek bu hadisenin izahı için 13. ve 14. asırlar Anadolu'sundaki siyasi ve içtimai şartların hiç düşünülmemesi tarihi bakımdan affedilmez bir hatadır. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu coğrafi saha büyük okyanus ortasında müferit bir ada olmadığı gibi burada yaşayan insanlar da Selçuk Anadolu'sunun Türklerinden ayrı bir unsur değildi. Anadolu'da önce Selçuk ve sonra İlhanlı hakimiyetinin kuvvetli bulunduğu zamanlar onlar da diğer Anadolu Türkleriyle beraber bir siyasi birlik, bir iktisadi birlik, bir kültürel birlik teşkil ediyorlardı. Uçlarda yani serhatlerde yaşamaları itibariyle hayat şartları iç sahalarda yaşayan Türklerden şüphesiz farklıydı. Fakat bu fark yalnız onlara münhasır değildi. Çünkü uçlarda yaşayan onlardan başka Türk aşiretleri de mevcuttu. İçtimai şekil itibariyle bunların diğer Anadolu Türklerinden bir ayrılıkları yoktu. İster göçebe, ister yarı göçebe, isterse büsbütün yerleşmiş bir halde bulunsunlar, Anadolu'daki Türk erşiretleri arasında aynı hayat şartlarına malik olanlar asla eksik değildi. Bütün mülazaları bir tarafa bıraksak ve bunların tamamen zıddını bir an için tasavvur etmiş olsak bile bu da meseleyi 13. 14. asırlar Anadolu tarihinin umumi çerçevesi içinde tetkik zaruretini ortadan kaldırmaz. Osmanlı sülalesinin metiyeciliğini yapan eski Osmanlı tarihçileri bir hükümdar soyundan gelmedikleri muhakkak olan Osmanlı padişahları için tamamıyla muhayyel silsilenameler uydurdukları gibi bu devletin kuruluşu hadisesini de tamamen bir mucize halinde göstermek maksadıyla lejant silsilelerinden mürekkep tabiatüstü sebeplerle izaha çalışmışlardı. Bir sülalenin destanını yazmak isteyen Vak'anüvislerin Osmanlı tarihini böyle kendi başına bir hadiseler silsilesi gibi tasvir etmeleri çok tabidir. Fakat ne mucizeyi ne de tabiat üstü sebepleri kabul etmeyen modern tarihçiliğin aynı an başka bir şekil altında devam ettirmek istemesi tasavvura sığmaz. Muhtelif vesilelerle söylediğim gibi Osmanlı tarihi, umumi Türk tarihinin çerçevesi içinde yani sair Anadolu beylikleriyle beraber Anadolu Selçuk tarihinin bir devamı gibi telakki ve tetkik olunursa ancak o zaman şimdiye kadar karanlık kalan birçok problemlerin anlaşılması imkanı hasıl olur. Anadolu Selçuk tarihinin bugüne kadar hala çok az malum olması da şüphesiz bu basit hakikatin anlaşılmasına bir mani teşkil etmiştir. Halbuki Osmanlı Devleti'nin kuruluşu meselesi böyle rasyonel bir şekilde ortaya konmadıkça bugün içinde bulunduğu çıkmazdan asla kurtulamayacak ve bunun neticesi olarak Osmanlı tarihine ait birçok ana meselelerin halli kabil olmayacaktır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu meselesi hakkında Gibons'unkine benzer yanlış bir telakkiye saplanıp kaldıkları için Rabat'tan Yorga ve CHDL'e kadar birçok Bizantinistlerin Bizans-Osmanlı kültürel münasebetleri hakkında çok yanlış neticelere vardıklarını mukaddema bir eserimde uzun uzun izah ve tahlil etmiştik. İşte hareket noktası olarak bu esas kabul edildikten ve mesele bu tarz ortaya konduktan sonra bunun hal ve izahı için tutulacak yol kendiliğinden teayyün eder. Bu, bu tarih metodolojisinin bugünkü teknikine göre eldeki membaların harici ve dahili tenkidini yapmak, vak'a nüvislerin muayyen maksatlarla uydurdukları lejantlara, amelere müsbet bir mahiyet atfetmeyerek onları kullanmaktan vazgeçmek, Siyasi ve askeri tarihe ait vakaların meşkuk olanlarına devamlı bir eser bırakmayan küçük askeri vakalara ehemmiyet vermeyerek yalnız esasi meselelere dikkat etmek sadece kroniklere bağlı kalmayarak daha ziyade hiç olmazsa onlar kadar içtimai tarih problemlerine halle yarayacak sahir cins vesikalara ehemmiyet vermek, 13-14. asırlardaki Anadolu Türk Cemiyeti'nin harici cephesindeki mütemadî tahavülleri göstermekten ziyade bu cemiyeti takip eden muhtelif anasırın, strafikasyonunu, mütekabil vaziyetlerini, kuvvet ve zafamillerini, amillerini, aralarındaki ziddiyet veya tesanüt sebeplerini yani dahili hayatındaki değişiklikleri araştırmak daha kısa bir tabir ile bu cemiyetin siyasi ve askeri hadiselerinden ziyade morfolojisini ve dini, hukuki, iktisadi, bedi müesseselerinin tekemlünü tespite çalışarak tarihi bir terkip vücuda getirmek. Ancak elde mevcut her cins malzemeden istifade edilerek yapılacak böyle bir sentez bize Osmanlı Devleti'nin kuruluşu probleminin tarihi realiteye en yakın izahını verebilir. Burada birden bir akla gelebilecek bir sualin de cevabını verelim. Acaba eldeki malzeme böyle geniş bir terkip için kafi kemiyet ve keyfiyette midir? Şüphesiz hayır. Yalnız şunu düşünelim ki bu sentez tecrübesini yapmak için şimdiye kadar Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu muahhar Osmanlı kroniklerinin verdiği lejender muhtalar ile izaha çalışanlara nispetle çok zengin malzeme elimizde bulunuyor. Bugün elimizde bulunan mendallara dayanarak alelade bir histograf gibi mesela Osman devrinin vakalarını sene sene kaydeden bir yıllık yazmaya teşebbüs edecek olursak buna maddeten imkan bulunmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Osmanlı kroniklerinin bu hususta verdikleri vüsuk derecesi tamamıyla şüpheli malumatı kontrol edebilecek hiçbir vasıtaya malik değiliz. Bu hususta ne Bizans ve Arap menbaalarında, ne resmi vesikalarda, ne kitabelerde hiçbir şey yoktur. Bu şerait altında bu gibi meşkuk cihetleri ve teferruatı bila tereddüt bir tarafa bırakmak lazımdır. Tarihi tenkidin bütün icabatına göre yapılacak böyle bir ayırma ameliyesinden sonra sehat dereceleri oldukça kuvvetli anlaşılan hadiseler kemiyet itibariyle çok azalacaktır. Fakat müverrih bir analiste gibi Sırf tecessüs merakını tatmin edebilecek her türlü haberleri ve hadiseleri öğrenmeye muhtaç değildir. Anallerde ve sahir tarihi vesikalarda tespit edilmiş binlerce ehemmiyetsiz, fer'i, mükerder hadiseler vardır ki, onları bilmemek, bir cemiyetin tarihi tekamülünü anlamaya asla mani değildir. Hikayeci tarih ile terkibi tarih arasındaki fark asıl buradadır. Bunu söylemekle erudisyonun tarihi çalışmalardaki büyük ehemmiyetini inkar etmiyoruz. Yalnız tenkitten geçmemiş, kıymet dereceleri tayin edilmemiş, emniyetlisi emniyetsizinden ayrılmamış bir malzeme yığınının, tarihi bir sentezden bütün ayrı bir şey olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Tarihçinin hedefi, herhangi bir cemiyetin muayyen bir zaman ve mekan içindeki gidişinin sebeplerini izah etmek, onu içtimai hayatının türlü türlü tezahürleriyle, realiteye en yakın şekilde canlandırabilmektir. Onun bu rolü, Ele geçirdiği birkaç mühim kemik sayesinde binlerce yıl evveli ait nesli münkariz olmuş bir hayvanın umumi iskeletini kuran paleontolojistinkinden farksızdır. Bugünün tarihçileri arasında bir mütearife, bir bedahat hükmünde olan bu mütalaları tekrardan maksadım, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu probleminin izahı için elde mevcut mahdut malzemeden bile büyük istifadeler temin edilebileceğini göstermektir. Çünkü bugüne kadar bu mesele ile uğraşanlar yukarıdan beri izah ettiğimiz sebeplerden dolayı o malzemenin en ehemmiyetlilerinden de istifade edememişlerdir. Kritik ve metodolojik başlangıcı takip edecek olan iki derste Osmanlı Devleti'nin kuruluşu problemini yukarıda kısaca bahsettiğimiz her türlü istifade ederek hiç olmazsa umumi hatlarıyla tetkik ve izaha çalışacağız. Şimdiye kadar üzerinde hemen hiç çalışılmamış bir saha üzerinde yapmak istediğimiz bu cüretkerane sentez tecrübesi şüphesiz bu büyük problemin kat'i ve nihai izahını vermek gibi bir iddia taşımıyor. En sağlam tahliyeli mesai üzerine dayanan sentezler bile nihai olmak iddiasına kalkışamazken birçok cihetleri henüz tahliyeli araştırmalara muhtaç olan bu ilk tecrübeden fazla bir şey beklememelidir. Bizim bu derslerde gözettiğimiz başlıca gaye şudur. 19. asırdan beri Galp Orta Zaman Tarihi Tetkiklerinde takip edilen yeni usullerin Orta Zaman Türk ve İslam Tarihi Tetkiklerinde de kullanılması ihtiyacını kuvvetli bir tarzda meydana koymak. Çünkü beşeriyet tarihinin bu mühim ve mütemmim parçası Avrupa oryantalizminin 19. asırdaki bütün gayretleriyle ve pek nadir bazı istisnalara rağmen henüz orta zaman vak'a nüvisliği ananelerinden kurtulmuş değildir. İkinci bölüm. 13. asırda ve 14. asrın ilk yarısında Anadolu'nun siyasi ve içtimai tarihine bakış. İlk derste uzun uzun münakaşa ve izah ettiğimiz metodolojik prensiplere göre Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlamak için her şeyden evvel 13. asır Anadolu'sunun yalnız siyasi tarihini değil asıl içtimai tarihini bilmek lazımdır. 14. asırda Osmanlı Devleti'ni yaratan ve onun süratli inkişafına imkan veren maddi ve manevi kuvvetlerin merşehlerini bulmak, bu siyasi heyetin substrüktürünü teşkil eden esasi unsurları anlamak, ancak 13. asır Anadolu Cemiyeti'nin içtimai şartlarını bilmekle kabil olur. Etnik Teşekkül, Formasyon, İçtimai Organizasyon, Ekonomik Nizam, Order, Kültürel inkişaf itibariyle 13. asır Anadolu'sunda mevcut birçok şartlar tabi bazı değişikliklerle 14. asırda da devam etmiştir. Halâde 13. asır siyasi değişiklikler bakımından orta zaman Anadolu tarihinin en dikkate şayan en hareketli devre olduğu gibi bunun bir neticesi olarak içtimai tebellür, kristalizasyon itibariyle de tesiratı mütakip asırlarda da görülen bir intikal ve teşekkür safhasıdır ki... Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kuruluş devresi olan 14. asrın ilk nusfi ile sıkı sıkıya bağlıdır. Anadolu Selçuk İmparatorluğu'nun siyasi ve kültürel bakımlardan en yüksek devresine varması, 4. Haçlı Seferi'nden sonra Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki enkazı üstünde İznik ve Trabzon devletlerinin kurulması, Moğolların Anadolu'ya fiilen hakim olarak Selçuk hakimiyetinin bir gölge haline gelmesi, Anadolu Türklerinin Büyük İlhanlılar İmparatorluğu içine girmeleri, İlhanlılara rakip olan mısır suriye Memlük İmparatorluğu ile Dost ve Müttefiki Altın Ordu İmparatorluğu'nun Anadolu'da siyasi bir rol oynamaya kalkışmaları, İstanbul'da Bizans İmparatorluğu'nun tekrar ihyası hep de o 14. asrın ilk nısfında Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu hazırlayan, ona imkan veren siyasi şartların anlaşılabilmesi için Onların 13. asrın bir devamı gibi tepkik ve izahı zaruridir. 13. asırdaki bu kadar büyük siyasi hadiselerin, içtimai hayatın bütün tezahürlerinde çok derin tepkiler yapmaması imkansızdı. Türkiye'de asırlarca müessir olmuş bir takım büyük Sofi tarikatlarının teşekkülü göçebe aşiretleriyle yerli halk arasındaki iktisadi antagonizmin dini bir kıyam şekli altında ve Selçuk devletini en satvetli bir devrinde sarsacak kadar kuvvetle tecellisi hep bunun neticesidir. Biz bu neticelerin 14. asırın ilk nusfında hatta daha sonraki asırlarda bile devamını görüyoruz. İşte bütün bu sebeplerden dolayı 13. asırla 14. asrın ilk nusufundaki Anadolu tarihinin yalnız siyasi hayatın tezahürleri değil hatta daha ziyade içtimai mevseseleri itibariyle umumi ve kabil olduğu kadar vazih bir tablosunu çizmeye çalışalım. 1. Büyük siyasi hadiseler 13. asrın ilk yarısı Anadolu Selçuk İmparatorluğu'nun en yüksek devridir. 12. asırın son yarısında en kuvvetli ve tehlikeli rakipleri danışmentlileri ortadan kaldırdıktan sonra Menguçlar, Saltuklar, Artuklar gibi esasen önemli olmayan mahalli hanedanları da ya büsbütün yok etmişler yahut tabi bir prastik halinde bırakmışlardı. Coğrafi vaziyeti itibariyle zaman zaman muhtelif rakip kuvvetlere mümahşat suretiyle tutunabilen küçük Ermenistan'da vergi ve yardımcı asker vermekle mükellef tabi küçük bir devlet halindeydi. Gıyas Aldin Kaykhusrev 1'in sırf iktisadi sebeplerle 1207'de Antalya'yı ve Halefi İz Aldin Kaykavus 1'in 1214'te Sinop'u zapt etmeleri ile Akdeniz ve Karadeniz'de birer mühim mahreç elde etmiş olan Selçuk İmparatorluğu bu suretle Avrupa ticaretine açılmış oluyor. Akdeniz ve Karadeniz memleketleriyle doğrudan doğruya ticari münasebetlere girişmek imkanını elde ediyordu. Bu asrın başında Anadolu'nun siyasi tarihi itibariyle başlıca değişiklik, 4. Kuvaystad'ın neticesi olarak Izmak Payitaht olmak üzere, Izmak İmparatorluğu'nun kuruluşu ve Trabzon Merkez olmak üzere, Karadeniz kıyılarında Komnenlerin, Gürcü Kraliçesi, Tamar'ın yardımı ile ...bir sahil devleti kurmalarıydı. Anadolu'nun umumi tarihi bakımından... ...Trabzon İmparatorluğu'nun kuruluşu... ...hadisatın umumi cereyanı üzerinde... ...bariz bir rol oynamamıştır. Fakat İznik İmparatorluğu'nun kuruluşu... ...şüphesiz bundan çok daha önemli bir hadisedir. Bizantinistler payitahtı İznik olan... ...bu yeni imparatorluğun... ...ister istemez Anadolu'daki arazisini ...muhafaza zaruretini birinci plana aldığını... ...ve bu suretle... 13. asrın ilk yarısında Türklerin garbe doğru ilerlemelerinde kuvvetli bir maniaha teşkil ettiğini söylerler. İYORGA ise İznik İmparatorluğu kurulduğu esnada Selçuk Sultanlığı'nın inhitat halinde bulunduğu fikrindedir. Bence bu mütalaaların ikisi de yanlıştır. İznik İmparatorluğu'nun ilk teşekkülü sıralarında Selçuk Devleti veraset usulünün muayyen olmamasından dolayı şehzadeler arasında sık sık zuhur eden tas kavgaları ile meşguldü. Dahili mevkiini tahkim eden Gıyasettin K. Hüsrev I, Antalya'yı aldıktan sonra kendisine iltica etmiş olan Aleksis III. Angen'in teşvikiyle ve onu tahta çıkarmak vesilesiyle İznik İmparatoru I. Theodor Laskaris'e hücum ettiyse de harpte maktul düştü. Iorga, harpte maktul düşen 1210, bu sultanın İzzettin K. 1 I olduğunu yazıyorsa da yanlıştır. Bu harp hakkında Selçuk tarihçisi İbn Bibi ile Bizansmen dağlarının rivayetleri arasında epeyce fark vardır. İbn Bibi, Aleksi'nin ilticasından hiç bahsetmez yalnız sultanın galp hudutları üzerinde bu yeni devlete karşı eski bir husumeti bahane ederek harbe karar verdiğini, Selçuk <gülüyor> ordusunun Rumların elinde olan Alaşehir civarını geçtikten sonra Laskaris ordusuyla karşılaştığını ilk müsaademede imparatorun attan düştüğünü fakat sultanın bunun katline mani olduğunu bu hali gören Bizans ordusunun hezimete yüz tuttuğunu, sultanın daima yanında bulunan mahiyet efradının bile ganimet hırsı ile onu yalnız bıraktıklarını, bu sırada bir frenk neferinin sultanın onu kendi efradından sayarak ehemmiyet vermemesinden faydalanarak sultanı öldürdüğünü ve onun müzeyyen libaslarını giyerek kendi ordusuna dönünce sultanın katlini anlayan Rumların bundan cesaret alarak Selçuk ordusuna tekrar hücum ve mağlup ettiklerini yazar. Aynı müellife göre Laskaris bundan tek müteessir olarak frenk neferini işkenceyle öldürtmüş ve İzzettin Keykavus bir tahta çıkınca hatta esir düşen Emir Din çarşını gir ile beraber ve birçok hediyelerle bir heyeti sefaret göndererek dostluk tesis etmek istemiş Selçuk Sultan'ı da bunu hüsnü telakki ederek Emir Seyfettin'i ona sefir yollamış ve babasının cesedini Konya'ya naklettirmiştir. Bundan sonra İzzettin kardeşi Alaaddin'e karşı harekatta bulunmuş, Antalya'yı istirdat etmiş ve İznik İmparatorluğu ile uyuşarak Trabzon komnenlerine karşı harekete geçmiş ve kendi topraklarına taarruz ettiği bahanesiyle Sinop'u onlardan almış ve küçük Ermenistan'a tedip etmişti. Yerine geçen Alaaddin Keykobat 1'in komşu imparatorlukla daima dost geçindiğini görüyoruz. Hatta Moğol istilası baş gösterdiği zaman gerek Trabzon İmparatorluğu gerek İznik İmparatorluğu Jean Vatatzes bu müşterek tehlike karşısında birleşmek lüzumunu peki anlamışlardı. Maharan İzzettin Keykobus II ile Theodor II. Laskaris arasında dostane münasebetler olduğunu biliyoruz. Bütün bunlar Anadolu Selçuk Devleti'nin ıslık Rum Devleti'ne karşı tehditkar bir vaziyet almadığını pek iyi gösterebilir. Biz Gıyasettin K. Hüsrev'in askerist bir ile harbinde garbe doğru bir genişleme arzusu olduğu hakkında A.A. Vasiliev tarafından yürütülen mütalaayı dahi doğru bulmuyoruz. Kuruluşundan beri İstanbul'u Latinlerden almak ve parçalanan imparatorluğu yeniden birleştirip canlandırmak gayesini takip eden İznik Rum devleti gözünü bilhassa garbe Balkanlara dikmişti. Kanlara dikmişti. Kanlara dikmişti. Kanlara dikmişti. Kanlara dikmişti. Kanlara dikmişti. Kanlara dikmişti. Kanlara dikmişti. Kanlara dikmişti. Onun için Anadolu'nun yalnız sahil kısımları Ege Denizi'ndeki adalar yani eski Bizans toprakları bir ehemmiyet arz ediyordu. Selçuk Anadolu'sunu istila Rumlar için artık bir hayal mevzu bile olamazdı. Eskiden Anadolu'yu Türklerin işgali altında bir memleket sayan Garb alemi için bile 13. asır Anadolu'su sadece Türkiye'dir. İşte Laskarist birin Kehüsrev'e karşı kazandığı muzafferiyetin iki devlet hudutlarını değiştiremeyecek kadar neticesiz olmasına rağmen ...Rum alemini o kadar sevindirmiş olması... ...Iznık devletinin şarka doğru... ...fütuhat icrası arzusuna düşemeyecek... ...bir vaziyette olmasına en açık bir delildir. Selçuk İmparatorluğuna gelince... ...13. asrın ilk yarısı ve bilhassa... ...Alaeddin Keykubat bir devri... ...Yorganın iddiasının tamamen zıtlı olarak... ...onun en kuvvetli ve parlak devridir. Anadolu'nun Cenub sahibinde... ...bilhassa ticari gayelerle... ...Anamur ve vs. bir takım müstakken mevkilerin zaptı, Kırım'ın mühim bir limanı olan Soğdaka bir kuvve-i askeriye gönderilmesi, Küçük Ermenistan'ın sevdiği Anadolu'nun Şark havalisindeki büyük sahaların ve Kahta, Çemiş Gezek, Erzincan, Erzurum, Ahlat gibi çok mühim askeri ve iktisadi merkezlerin zaptı, sonra Moğollar önünden kaçan Celal Aldin Şah'ın Azerbaycan ve İran'da kurduğu devletle de muvaffakiyetle mücadeleler, ...dahili birçok imarat ve asar-ı vücuda getirilmesi hep bu devrin eseridir. Garttan ziyade zengin şark sahalarını ele geçirmeyi istihdaf eden... ...orta ve şarkı Anadolu'da rakipsiz mütehit bir kuvvet vücuda getiren Alaaddin için başlıca gaye... ...selefleri gibi Halebin ve Şimali Suriye'nin zaptıydı. Filan buna muvaffak olamamakla beraber bütün şark komşularını korkutmuş, büyük bir nüfus kazanmıştı. Oğlu Gıyasettin Keyhüsrev II, Moğol tehlikesinin belirmiş olmasına rağmen Şumeşat, Samosat, Diyar-ı Bekir ve Mayyafarik'ini zapt ederek civardaki bir takım prenslere ve Halep Eyyubilerine metbuiyetini tanıtmıştı. Bütün bunlar gösteriyor ki Selçuk ve Eznak İmparatorluklarının birbiriyle dost geçinmeleri Selçukluların zafından değil, birisinin faal siyasetinin şarka, diğerinin garbe mütevecih olmasından ve birinci plandaki menfaatlerin çarpışmamasındandır. Hatta siyasi muvazene için her iki imparatorluk birbirinin mevcudiyetinden istifade ediyordu. Selçuk, Bizans sududunda daha 13. asırdan evvel bile tesis eden bu muvazenetin bozulması için her iki tarafta da yeni bir sebep yoktu. 14. asırda bu muvazenenin Bizans aleyhine nasıl ve niçin bozulduğunu biraz aşağıda Moğol istilasının etnik neticelerini anlatırken daha iyi izah etmiş olacağız. 13. asır Anadolu tarihinin en esasi hadisesi, yalnız siyasi değil, içtimai bakımdan da Moğol istilasıdır. Alaaddin Keykubat 1’in son zamanlarında Anadolu hudutlarında beliren ve yalnız Türkleri değil, Rumları da büyük telaşa düşüren bu tehlike, Alaaddin'in ihtiyatlı siyaseti sayesinde atlatıldı. Hatta bu tehlikenin uzaklaşması sayesindedir ki, Keyusrev 2 şark ağlarında yeni fütuhata muvaffak oldu. Fakat dahili idaresinin bozukluğu, Celaleddin Hazemşah'ın ölümünden sonra Alaaddin Keykubat tarafından nüfuzlu reislerinin maliyetinde Anadolu'da iskan etmiş olan Harezm bazı Türk erşiretlerinin büyük tahribatla Selçuk hudutlarından çıkmaları ve Keyhüsrev'in onlarla mücadelelere girişmesi, plansız ve maksatsız bir mucip olduğu yorgunluk harici parlaklığına rağmen devleti sarsmıştı. Bu esnada çıkan aşağıda bahsedeceğimiz Babayiler isyanı ve büyük telaşa düşürdü ve büyük zorluklarla bastırılabildi. İşte bu sırada Moğol tehlikesi bu sefer kat'i olarak baş gösterdi. Moğollar 1242'de Erzurum'u zapt ve tahrip ettiler. Selçuk hükümdarı kendi ordusundan başka müttefik ve tabilerinden de yardım alarak topladığı mühim bir kuvvetle Moğol istilasını karşıladı. Kösebağ Harbi'nde Moğollar Bugarya Mütecanis Ordu'yu hezimete uğrattılar 1243. Sivas ve Kayseri'yi zapt ve tahrip eden Moğollar dönüşte Erzincan'ı da zapt ettiler ve tekrar çekildiler. Bu muharebe denilebilir ki Selçuk İmparatorluğu'nun mukadderatı üzerinde kat'i bir tesir yapmış, Anadolu bundan sonra artık Moğol hakimiyeti altına düşmüştür. Moğollara senevi ağır bir vergi vermek şartıyla ile yapılan sul. Selçuk hükümdarına nazari ve yarım bir bırakıyordu. Anadolu'nun bundan sonraki siyasi hayatı artık Moğol hükümdarlarının iradesine tabidir. Selçuk hanedanından bazen biri bazen bir diğeri bazen de birkaç şehzade birlikte Moğol hanlarının yarlıkları ile saltanat sürüyorlardı. Moğolların emniyetini kazanmış ve Selçuk idaresini fiilen ellerine almış bazı devlet adamları Selçuk hükümdarlarından daha büyük bir nüfus kazanıyorlar. Anadolu'daki Moğol işgal ordusu kumandanları, hakikatte bütün memleketin amiri, nazımı, Selçuk idaresinin murakıbidirler. Bir taraftan hükümdarı ve Selçuk ümerasını beslemek, diğer taraftan Moğol ordusunun ve ihtiyaçlarını ve arzularını tatmin etmek, ayrıca da Moğol ilhanına senelik vergisini ve hediyelerini göndermek, mali müşkülatı mütemadiyen arttırıyor. Ağırlaşan vergiler halkı tazik ederek iktisadi ve manevi sıkıntıyı çoğaltıyor. Üst üste kurulmuş olan ve tabiatı ile birbirine tedahül eden bu karışık idare mekanizmasının tabi çok fena ve daima halkın zararına işlemesi, Selçuk Sultanları ve Ümerası arasındaki rekabetler, onların birbiri aleyhine Moğollar nezdinde mütemadî entrikalar çevirmeleri, bazen Moğol kumandanlarının birbirleriyle mücadeleleri ve karşı isyanları, bunları takip eden harpler, tevdipler... İşte 13. asrın ikinci yarısında ve 14. asrın başlangıcında Anadolu tarihini dolduran hadiseler bunlardır. Mısır, Suriye İmparatorluğu'nun kudretli hükümdarı Baybars, Moğolların da itimadına haiz olan Büyük Selçuk devlet adamı Mu'in Aldin din Farvane'nin kudretli idaresi altında işler bu kadar karışık bir hale gelmeden evvel Müslüman Anadolu'yu bütperest Moğol tesallutundan kurtarmak maksadiyle içeriden bazı davetlere inanarak Anadolu'ya girdi ve Kayseri'ye kadar yürüdü. Elbistan Harbi'nde bir Moğol ordusunu fena halde hezimete uğrattı. Lakin Anadolu tasavvur ettiği gibi Moğollara karşı ayaklanmamış, kuvvetlice bir yardım görememişti. Bu tehlikeli vaziyette süratle geri dönmeye mecbur oldu. 1277 İlkan Abaka büyük bir ordu ile Anadolu'ya gelerek Mısırlılarla müşterek olduğu bahanesiyle binlerce halkı öldürttü. Hatta Muhin Aldin Pervane de nihayet bundan kurtulamadı. Bundan sonra Anadolu'nun vaziyeti büsbütün ağır karışık bir hal aldı. Mısır, Suriye, Memluk İmparatorluğu Baybars'ın uğradığı muvaffakiyetsizliğe rağmen Co coğrafi mevki ve İlhani İmparatorluğu'na karşı takip ettiği husumetkarhane siyaset dolayısıyla Anadolu işlerini büyük bir alaka ile takip etmiştir. Anadolu'da İlhanilere karşı yapılan bütün kıyamlarda onun uzak yakın bir rolü olduğu tahmin edilebilir. 13. asır sonunda Anadolu'daki Moğol Kuvvetleri kumandanı Sülemiş'in isyanında olduğu gibi 4. asırdaki Demirtaş isyanında da asiler daima memluklardan yardım bekliyorlardı. Mesut Suriye Türk İmparatorluğu'nun tabi müttefiki olan ve 13. asrın ikinci yarısında Bak. Balkanlarda ve Bizans siyaseti üzerinde kuvvetli ve müessir bir tazlik icra ettiği şu son senelerdeki tetkiklerle anlaşılmaya başlanan Orda İmparatorluğu'nun Anadolu işlerine de bigane kalmadığı ve bu isyanlarda herhalde bir rolü olduğu kuvvetle tahmin edilebilir. 1298'de Anadolu'daki Moğol kumandanları Karadeniz Ereğlisi üzerinden Garbo Cenubi'ye doğru Bizans toprakları üzerine yürüdükleri zaman Gelibolu tarihiyle Anadolu'ya geçen ve mağlup olup tekrar Rumeli'ye dönen Aktau Tatarları galiba Nogay'ın Bizans'a yardım için yollamış olduğu bir kuvvetti. Ma, -ma bu sırada vaziyet her tarafta karışmıştı. Altın Ordu'da Nogay ile Toktay arasında dahili harp başlamış ve ikinci müsaademe de Balkanlar üzerinde uzun müddet müthiş bir nüfus icra etmiş olan ihtiyar Nogay yalnız harbi değil hayatını da kaybetmişti. 1300 Nokain nüfuzundan azade kalan Bizans imparatoru galiba Anadolu hudutlarında başlayan tazikten de kurtulmak için bu sefer de İlhanilere mümanşatı münasip gördü. Lakin evvelce Sülemiş'in isyanı, daha sonra ilk an Gazanın himayesi Bizans'ı bir müddet için bu tehlikeden kurtardı. Nokain ölümü üzerine vaktiyle 1263'te, yani Bizans, Mısır ve Altın Orda imparatorlukları siyasetine tebaiyete mecbur olduğu sırada. Sultan İzzettin'e ihtihak için Anadolu'dan Dobruca'ya geçmiş olan Sarı Saltuk maiyetindeki 10 bin evlilik bir Türk halkı Ece Halil maiyetinde tekrar Anadolu'ya Karasi eline dönmüşlerdir. İleride yapılacak tetkikler sayesinde Mısır ve Altınordu İmparatorluklarının Anadolu hadisatının inkişafı üzerindeki siyasi rolleri daha iyi anlaşılacaktır. Bilhassa 13. asır sonunda İlhanilerin Anadolu'daki askeri idaresi... ...günden güne taz artırmış arttırmış ve ara sıra yapılan şiddetli tehdit hareketlerine rağmen... ...sağlam bir nizam kuramamıştı. Şarki ve Orta Anadolu'da bilhassa ticari ve askeri yollar üzerinde bulunan başlıca merkezlerde... ...İlhanilerin hakimiyeti mutlaktı. Fakat icabında müdafaya müsait dağlık sahalarda... ...yahut büyük yollardan uzak ve muvassala imkanları müşkül uç mantıkalarında ...bu hakimiyet nadiren hissediliyordu. İşte izah ettiğimiz bütün bu dahili ve harici şartların tesiri altında... ...bir taraftan Anadolu'daki Selçuk Devleti'nin inhilali devam ederken... ...diğer taraftan bazı müsait sağlarda yeni yeni bazı Türk kuvvetlerinin tebellüre başladığı göze çarpıyor. Bunların en eskisi ve en kuvvetlisi olarak... Keykobat bir zamanında zapt edilen Garbi-Kilikya'da Ermenek merkez olmak üzere teşekkül eden Karamanlıları görüyoruz. Kilikya'nın dağlık sahalarında eskiden beri yaşayan Türk aşiretleriyle Keykobat tarafından o taraflara nakledilen Türk unsurunun birleşmesinden hasıl olan bu kuvvet 1261'de Mu'in Aldin Pervane'nin intilakları neticesinde... İstanbul'a kaçan İzzettin Keykavus taraftarlığı bahanesiyle Konya üzerine yürüdülerse de Moğol ve Selçuk kuvveti tarafından mağlup edildiler. Fakat bütün bu tehdiplere rağmen Mısırlıların müzaharetinden mahrum kalmayan Karamanlıların kuvvet ve nüfuzları mütemadiyen artıyor. Konya'yı ele geçirerek Selçuk devletine varis olmak iddiasında bulunan Karamanlılar 14. asrın başlarında iki defa Konya'yı alıyorlarsa da bir defa İlhanilerin Emirül Ümerası Emir Çoban tarafından 1315'te, ikinci defa da Emir Çoban'ın oğlu Anadolu Valisi Demirtaş tarafından 1320'de oradan çıkarılıyorlar. Demirtaş'ın Mısır'a firarından ve Anadolu'da İlhaniler hakimiyetinin zayıflamasından sonra Konya merkez olmak üzere bu beylik kuvvetli bir devlet halinde inkişaf ediyor. 13. asrın 2. nasıfında Anadolu'nun Galp serhatlerinde teşekkül eden diğer bir kuvvette Germiyan Beyliğidir. Moğol istilasının doğurduğu türlü amiller tesiriyle Fars ve Kirman havalisini bırakarak belki de Celaleddin Harezmşah maiyetinde şarkı gelen ve onun ölümünden sonra bir müddet Malatya civarında bulunduktan sonra Kütahya taraflarına gelip yerleşen galiba Oğuzların Afşar Şubesine mensup bir TİG Aşiretinin reisleri tarafından kurulan bu beyliğin sure-i teşekkülü de Karamanlılarınkini andırır. 1283'te Keyhus Rev 3'ün Moğollar tarafından idamı ve Gıyas Mesud Mesut 2'nin Sertük tahtına geçirilmesi üzerine maktul hükümdarın taraftarlığı bahanesiyle baş kaldırdılar. Kendi şartlarında doğrudan doğruya Moğol-Selçuk hakimiyeti altında bulunan araziye hücum ettiler. 1286 Mesut 2 Moğol ve Selçuk kuvvetlerinden mürekkep bir ordu ile bunları tehdibe geldi. Önce galip geldiyse de dönüşte baskını uğrayarak bozuldu. Ertesi sene tekrar gelip Germiyanlıları mağlup etti. Fakat çekilince Germiyanlılar yine taarruza başladılar. Bir aralık anlaşma teşebbüsleri olduysa da netice vermedi. Mücadele 1290'a kadar devam etti. Bundan sonra Selçuklular ve daha doğrusu metbuları olan İlhanilerle Germiyanlılar arasında bir anlaşma hasıl olduğu hatta 1299'da Ankara'nın da ellerine geçtiği anlaşılıyor. Öyle görünüyor ki Germiyan beyleri Şark hudutlarında bu suretle gayileden kurtulunca bütün kuvvetleriyle Bizans arazisi üzerine hücumlarda bulunmaya başlamışlar ve hudutlarını Bizans'ın zararına olarak mütemadiyi genişletmeye çalışmışlardır. İlhani Emirül Umarası, meşhur Çoban Bey, Anadolu istilası maksadıyla kuvvetli ordusuyla 1314'te Anadolu'ya gelince, Germiyan ailesine mensup prensler ve onların hakimiyeti altında bulunan bazı kudretli Germiyan emirleri, kıymetli hediyelerle onun yanına giderek İlhani'lere merbutiyetlerini göstermişlerdi. 14. asra ait bütün tarihi menbalar. Germiyan Beyliğinin çok kuvvetli ve ehemmiyetli bir siyasi teşekkül olduğunu sair bir takım Anadolu beyliklerinin onun hakimiyetini tanıdıklarını ve ondan korktuklarını hatta biz aslında ona senevi vergi verdiğini kaydediyorlar. Vaktiyle izaha çalıştığımız gibi İonya'daki Aydın oğulları, Ladik'teki İnanç oğulları, hatta tahminimize göre Lidya'daki Saruhan oğulları ile Nisiya'daki Karasi oğulları, bütün bu beylikler hiç olmazsa kuruluşlarının ilk zamanlarında Germiyan devletine tabi idiler ve bunların müessisleri Germiyan devleti ümerasından idi. Karahisar'daki Şahip Ataoğulları mevcudiyetlerin muhafaza için onlara istinat mecburiyetinde kalmışlar ve Germiyan hakimiyetini kabul etmişlerdi. Pisidya'daki Hamitoğulları Karamanlıların hücumlarına karşı onlara istinat mecburiyetindeydiler. İşte 14. asırın ilk yarısında Garbi Anadolu'daki beylikler üzerinde hegemonyası Bizans dağlarından da anlaşılan bu devletin... ...bir zamanlar şah kudutlarını Ankara'ya kadar genişlettiği, hatta bir aralık Pavlagonya'nın bazı kısımlarına da malik olduğu söylenilebilir. Bizans mendallarının Sakarya mansabından Trabzon İmparatorluğu arazisine kadar Şimali Anadolu sahillerinin sahibi adettikleri... ...ve Rumlarla mütemadi mücadelelerini hikaye ettikleri... Pavlagonya hakimi Umur Bey, öyle tahmin ediyorum ki Germiyanlılara ait bir kitabede adı geçen ve Germiyan sülalesiyle sıhriyeti bulunan Umur Bey olmalıdır. Şiir'lik aksine hiçbir delil bulunmayan bu tahmin teeyyüz ettiği takdirde Germiyan Devleti'nin 14. asır başlarındaki nüfus mıntıkasının büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır. 13. asır sonlarında Anadolu'da tebellür etmeye başlayan siyasi heyetler arasına... Pisidya'daki Hamit oğulları ile Eşref oğullarını ve Paflagonya'daki Candar oğullarını da ilave edecek olursak... ...bu devrin en mühim siyasi teşekkürlerini tamamlamış oluruz. Selçakiye emirlerinden olan Hamit Bey'in eğri bir merkez olmak üzere tesis ettiği bu emaretin hudutları... ...torunu Dündar Bey tarafından epey genişletilmişse de... ...Anadolu Valisi Demirtaş tarafından ortadan kaldırılmış ve ancak onun Mısır'a firarından sonra canlanabilmiş... Ve evvelçe Eşref oğluna ait memleketleri de ele geçirmiştir. Dikia'daki Teke Beyliği de yine bu ailenin bir şubesine aitti. Demirtaş tarafından mevcudiyetlerine nihayet verilen şehri ve havalesindeki Eşref oğulları Beyliği de yine Selçuk Ömer biri tarafından kurulmuştu. Mamafih, Karaman ve Germiyan gibi kuvvetli teşekküller arasında kalan bu emaletlerin tarihi rolleri o kadar mühim değildir. Kaflagonya'ya ve Şimali Anadolu sahillerinin büyük bir kısmına malik olan Candaroğulları beyliğine gelince ancak İlhani hükümdarı Adul Said Bahadur'un ölümünden sonra kendi namına sikke bastırmak suretiyle mahirane bir siyaset takip eden bu devlet 14. asrının ilk yarısındaki kuvvetli siyasi teşekkürlerden biridir. Bu yazıtlar 13. asır sonlarında Anadolu'da İlhanlı ve ona istinad eden Selçuk hükümdarlarına ait sahaların ne kadar daraldığını gösteriyor. 14. asır başında İlhanlı tahtına Ulugtu Kudaben'denin cülusundan sonra Anadolu'daki karışık vaziyeti düzeltmek için Anadolu valiliği ihdas edilmesi İlani İmparatorluğu'nun bu hususta kendi bir delildir. Vaziyetin karışıklığı karşısında Emir Ul Umera, çobanın Anadolu saati için gelmesi ve Ebu Sa'id Bahadırunculu'sunu mütakip oğlu Demirtaşı büyük kuvvetlerle Anadolu valiliğine yollaması bir müddet için nizamı temin etmişti. Mütegallibe'ye karşı şiddetli fakat halka karşı adilane ve müşfikane idaresiyle umumi bir muhabbet kazanan Demirtaş, gizli münasebete giriştiği Mısır devletinin de yardımı ile Anadolu'da bir mehdi rolü oynamak istiyordu. 1322'de isyan eden Demirtaş, babası tarafından mağlup edilerek affedilmiş ve tekrar vazifesine iade olunmuşsa da, babasının idamı üzerine Mısır'a ilticaya mecbur kalmış ve ve Anadolu işleri yeniden karışmıştır 1327 Konya bu sıralarda artık kat'i olarak Karamanlıların eline düştü. Mammafi Ankara'da mevcut 1330 tarihli bir kitabe İlhanî nüfuz mantıkasının henüz Ankara'ya kadar uzandığını gösteriyor. Herhalde bu sıralarda İlhanî nüfuzu fiili olarak yalnız Orta ve Şarkı Anadolu'da kalmış Galp ve Cenup sahaları başlıcalarını yukarıda zikrettiğimiz Türkmen beylikleri tarafından ele geçirilmişti. Bu küçük devletlerin kuruluşları hakkındaki kısa izahatımız bunların hala azalın olunduğu gibi 14. asır başında Selçuk hakimiyetinin zevalinden sonra birdenbire onun enkazı üzerinde vücuda gelmiş yeni siyasi teşekküller olmadığını göstermeye kafidir. Bunlar 13. asrın son nısfında inani idaresinin gevşekliğinden ve müsamahasından istifade ederek Yavaş yavaş belirmiş mahalli kuvvetlerdir ki, coğrafi sahalarına ve başlarındaki şahsiyetlerin kabiliyetlerine göre uzun veya kısa, ehemmiyetli veya ehemmiyetsiz bir tarihi inkişafa mazhar olmuşlardır. Bunlardan bir kısmı, mesela Germiyan, Menteşe, Aydın, Saruhan, Karasi ve Osmanlı beylikleri, esasen dahili ve harici birçok gailelerle inhilale sürüklenen Bizans'tan yaptıkları fütuhat üzerine kurulmuş ve genişlemişlerdi. Böyle uçlarda olmayan beyliklerin bu kadar inkişafına imkan yoktu. Germiyan Beyliği gibi kudretli bir siyasi teşekkül, kendi kumandanları tarafından serhatlerde kurulan daha yeni teşekküllerle ihata edildikten ve bir iç devleti halini aldıktan sonra Karaman oğulları gibi kuvvetli komşularının da taziyeki karşısında inkişafına devam edememişti. Maksadımız burada Anadolu'daki muhtelif beyliklerin yükseliş veya alçalış amilleri hakkında izahata girişmek değil sadece aralarında Osmanlı Beyliğinin de bulunduğu uç beyliklerinin inkişaf talillerinin daha fazla olduğunu göstermektir. İlhani İmparatorluğu'nun ve Resikütü'ndan sonra Anadolu'nun şark hudutlarında vuku'a gelen birçok mühim hadiseler, Garbi Anadolu'nun tarihi inkişafını uzunca bir müddet için o tarafların aksi tesirlerine maruz kalmaktan uzak bıraktığı cihetle, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu hadisesini izah için onlardan bahsetmeye lüzum görmüyoruz. 13. asrın son ve 14. asrın ilk yarılarında Bizans devletinin harici ve dahiliğine gibi şartlar içinde bulunduğu da hiç olmazsa umumi hatları ile vazih bir surette malumdur. İnanaleyh artık bu siyasi tarih tablosunun daha ince teferruatına girmeyerek sadece harici tezahürlerini gördüğümüz bu hayatın asıl dahili prosesusunu, sabit unsurlarını, esasi amillerini... Etnik, hukuki, ekonomik, dini ve kültürel bakımlardan izaha çalışalım. 2. Etnik amiller Ne Moğolların zuhurundan evvel ne de sonra Selçuk Anadolu'sunun etnik simasını umumi hatları ile çizmek ve nüfus vaziyetini tespit etmek o kadar kolay değildir. Bu hususta hatta tecrübe mahiyetinde olarak bile araştırmalar yapılmamıştır. Gerçi eldeki mahdut tarihi vesikalardan bu hususta kâfi malzeme elde edilemez. Fakat bu hususta hatta takribi bir fikir edinmek bile bu devir tarihi için zaruri olduğundan, bir taraftan tarihi ve coğrafi vesikaların, diğer taraftan da Anadolu toponimisine ait bilgilerimizin telifinden çıkan neticeyi burada kaydedelim. Moğolların zuhurundan evvel ve sonra Anadolu'ya gelen birçok Türk erşiretleri, İken edildikleri yerlerde kendi isimlerinde köyler teşkil etmişler. Evvelce yaşadıkları yerlerdeki bir takım köy, dağ, nehir adlarını geldikleri sahalara da getirmişlerdir. Anadolu'da hala yaşamakta olan bu yer isimlerinin metodik bir şekilde, yani gerek lisaniyatın, gerek tarihin yardımı ve kontrolü altında tetkiki, yalnız tarihi vesikaların kendi başına halledemeyeceği bu mühim problemi oldukça izah edebilecektir. Malazgirt zaferinden sonra Büyük Selçuk İmparatorluğu'nun himayesi altında Anadolu'nun şarttan gelen kesif Türk kitleleri tarafından iskanı bilhassa Şahın cürlusunu müteakıp sistematik bir şekilde başlamıştır. Rum Selçukilerinin müessisi sayılan Süleyman onun emriyle Orta Anadolu isteplerine Türk kabilelerini yerleştirdi. Hatta Şimali Garbi ve Cenubi Garbi sahil mıntıkalarına doğru muhtelif akınlar oldu. Orta Asya'da bilhassa Seyhun, Yakhalte yukarısındaki sahalarda Aral ve Hazar Denizi aralarında yaşayan kesif Oğuz kitlelerinden birçoğu Selçuk Devleti'nin ilk muvaffakiyetlerinden sonra kısmen İran'a gelip yerleşmişler, kısmen de Selçuk İmparatorluğu'nun garbe doğru yayılmasıyla müterafık olarak daha iyi hayat şartları temin edebilecek boş topraklar bulmak ümidiyle daha garbi sahalara doğru ilerlemişlerdi. Anadolu fütuhatının geçici bir akın askeri bir hareket mahiyetinde kalmayarak sistematik bir iskân mahiyetini almasında Orta Asya'dan başlayan bu kesif ve devamlı Türk muhacereti birinci derecede amildir. Samani ve Gaznevilerden kalan idare teşkilatını derhal benimseyerek İran'da çabucak muntazam bir imparatorluk şeklinde teazzuv eden Büyük Selçuk İmparatorluğu, Hazar cenobundan akıp gelen bu muhaceret selini İran yaylasına munhasır bırakamazdı. Oradan etrafa taşacak olan bu sel, o zamanki zengin İran sahasının içtimai ve iktisadi nizamını yıkabilir, yani imparatorluğu sarsabilirdi. Suğrul'un, Alparslan'ın ve bilhassa Süleyman'ın fütühatı, bu muhaceret seline muntazam bir istikamet verdi. Bütün 11. asır esnasında, hatta bu kadar kesif olmamakla beraber 12. asırın ilk yıllarında Anadolu'ya doğru bu muhaceret hareketinin devamını görüyoruz. Selçuk İmparatorluğu Anadolu'yu iskan ederken büyük ve kuvvetli aşiretleri muhtelif parçalara ayırarak birbirinden uzak sahalara sevk etmek suretiyle ürsi reislerinin idaresi altındaki herhangi toplu ve kuvvetli etnik bir birliğin isyan ihtimallerini ortadan kaldırmak ve aşiret tesanüdünü kırarak milli bir teşekküle yol açmak ve böylece Selçuk sülalesinin menfaatini korumak istemiştir. Çünkü Anadolu'nun daha ilk istilası zamanlarında reis bulunan parçalanmamış kesif etnik vahdetlerin nasıl müşkilat çıkarabilecekleri tecrübe edilmişti. Bugünkü Anadolu'nun birbirinden çok uzak yerlerinde Oğuz Türklerinin Kınık, Afşar, Bayındır, Salur, Bayat, Çephi gibi büyük şubelerinin isimlerinden herhangi birini taşıyan muhtelif köylere tesadüf edilmesi, Selçukluların bu parçalayarak iskan usullerinin bir neticesidir. Bunda başka amillerin de tesiri olmakla beraber en esaslı amil Selçuk Devleti'nin bu siyasetidir. Selçuk fütüatından sonra Anadolu'ya gelip yerleşen bu kitleler arasında Karluklar, Kalaçlar, Kıpçaklar, Agarçeriler gibi muhtelif Türk zümrelerine mensup kitleler bulunmakla beraber en büyük ekseriyeti Oğuz Türkmenleri teşkil ediyordu. Bunlar Anadolu'da Bizans İmparatorluğu'nun Rumeli'den getirip hudutlarda yerleştirmiş olduğu bir takım Hristiyan veya Putperest Oğuz ve Peçenek kitlelerine dahi tesadüf ettiler. 12. asır Anadolu'sunun mütemadi mücadelelerle, salip seferleriyle, Türk-Bizans mücadeleleriyle, muhtelif Türk hükümdarları ve kumandanları arasındaki dahili harplerle, malamal devresinde nüfus itibariyle epey zayiyata uğrandığı muhakkaktır. Fakat bundan müteessir olan yalnız Türk unsuru değildi. İslam dünyasının muhtelif sahalarından macera hevesi, kazanç, gaza gibi muhtelif amillerle Anadolu'ya koşup gelen başka unsurlara mensup kitleler ve Anadolu'nun Ortodoks Kilisesi'nin Rumlaştırmaya çalıştığı eski halkı ile daha fazla sahil memleketlerinde kalabalık olan Rumlar hulasa bütün Anadolu ahalisi bundan müteessir olmuşlardır. Ağabey Al-Fida'nın herhalde Moğol istilasından evvelki devre ait olarak naklettiği bir rivayete göre, Antalya-Şimali garbisinde, Denizli dağlarında ve civarında, yani Menderes havalesinde 200 bin çadır halkı Türkmen yaşıyordu. Herhalde 12. asır sonunda Anadolu'nun garp sahaları ve sahil memleketleri müstesna olarak, Şimali-Suriye'de, Irak ve El İran ve Azerbaycan sahalarında olduğundan daha kesif, ...büyük bir Türk kitlesi tarafından... ...vasi nispetle Türkleştirildiği söylenebilir. Moğolların zuhuru... ...Şark'tan garbe doğru yeni ve büyük bir muhaceretin... ...amili olmak suretiyle... ...yukarıda zikrettiğimiz sağlarda... ...ve bilhassa Şark İslam dünyasının... ...en garbi sahası olan... ...ve bu yeni istiladan en masum kalabilecek... ...mevkide bulunan... ...Anadolu'da Türk İslam kesafetini... ...büyük bir nispetle çoğalttı. İstilaya maruz sahalardaki... ...birçok göçebe aşiretlerden başka malik oldukları menkul servetleri sayesinde muhacerete muktedir olabilen az çok müreffeh bir takım köylü halk, zengin tacirler, fikir ve sanat adamları, serseri dervişler büyük bir nispette Anadolu'ya gelip yerleşiyorlardı. Anadolu'nun coğrafi vaziyetinden başka Anadolu Selçuklu Sultanlarının Büyük Selçuk Hanedanı'nın prestijini hala muhafaza etmeleri, o sırada Anadolu'nun kuvvetli bir devletin hakimiyeti altında bulunan mamur, müreffeh, hayat şartları müsait bir İslam ülkesi olması bunda çok müessir olmuştur. Şahlar İmparatorluğu'nun yıkılmasından ve bilhassa celal Aldin Albin Şah'ın ölümünden sonra ona mensup bir takım kuvvetli Kanglı Kıpçak aşiretlerinin de reislerinin idaresi altında Anadolu'ya gelip Alaaddin Keykubat Bir'in hizmetine girdiklerini ve Gıyasettin Keyhüsrev II'nin fena idaresi neticesinde önlerindeki sahaları çiğneyip tahrip ederek Selçuk hudutlarından çıktıklarını biliyoruz. Mahmah bunlardan bir kısmının herhalde Anadolu'da kalıp yerleştikleri toponimik tetkikatından anlaşılmaktadır. Moğol istilası önünden kaçan bu ilk muhacir kafilelerinden sonra Moğolların Anadolu Selçukilerine metbuiyetlerini tanıtmalarını mütakip yeniden yeniye bir takım muhaciretlerin vukuuna şahit oluyoruz. Zaman zaman muhtelif sebeplerle küçük Asya'ya askeri kuvvetler gönderilmesi bir takım Moğol ve Türk arşivetlerinin muhtelif sahalara yerleşmesini intihar ediyordu. Çünkü garnizon olarak gönderilen kuvvetler bütün ağırlıkları, kadınları, çocukları ile beraber ve kendilerine ikta edilmiş olan muayyen bir sahada yerleşmek üzere gönderiliyordu. Bunlardan başka daha İlhanilerin müessisi Hülagü'den evvel, Şark'tan bir takım Türk ve Moğol kabilelerinin Azerbaycan, İran ve Şarkı Anadolu'ya geldiklerini, Hilagun'un da 200 bin çadır halkından mürekkep tahminen 1 milyonluk bir kuvvetle geldiğini biliyoruz. 1253. Ayrıca muhtelif zamanlarda Çağatay ve Cüci İmparatorluklarından bir takım unsurların da İlhaniler Dairesi'ne geldiği, İlhan Argün zamanında 1284-1291, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmenlerinin, Fesif bir kitle halinde Orta Asya'dan Şarkı'yı Anadolu ve Azerbaycan'a olduğu malumdur. Bütün bu kitlelerden mühim bir kısmının Anadolu'da yerleşmiş olduğu gerek tarih gerek toponimi tetkikatından anlaşılıyor. Anadolu'ya İlhanlılar tarafından askeri maksatlarla Büyük Mikyas'ta Moğol Türk Arşiretleri İskanına bilhassa Baybars'ın istila teşebbüsünden sonra başlanmıştır. Farihi menbaalarda 7 Türk ve Moğol kabilesine mensup kitlelerin muhtelif sahalara yerleştirildiğinden bahsedilmekle beraber, bunlardan yalnız üçünün ismi ve iskan sahası gösteriliyor. Aksaray, Kayseri, Konya civarına Bismutlar, Sivas taraflarına Uygurlar, Ankara, Eskişehir, Kütahya mıntıkasına çavdarlar. Kısına çavdarlar. Bunlardan Bisbut ve Uygurların 10 bin, Çavdarların ise 30 bin silahlı çıkardığı söylenmektedir. Bunlardan başka yine tarihi mevalardan Samagar, Çaykazan, Barınbay, Alagöz gibi muhtelif Muğaltürk kabilelerinin Orta Anadolu'da hatta 14. asırda da faaliyette bulundukları Barınbayların bir Aralık Diyarı Bekir havalesinde bir beylik kurdukları anlaşılmaktadır. 14. ve 15. asırlarda sık sık isimleri geçen Turgutlar, Varsaklar, Timurlenk tarafından tekrar şarka sürülen da İlhaniler devrinde gelen kuvvetli Türk Moğol zümlelerindendir. Katalini tetkikatı bunlardan başka daha bir takım Türk Moğol zümlelerinin bu devirde Anadolu'ya gelip yerleştiklerini gösteriyor ki bunlar arasında Kafkas yolu ile Cenob'a inenlerle cenob Rusya'dan deniz tarihiyle geçenler de vardır. İlhamiler devrinde geldikleri cihetle tarihi mandalarda umumiyetle Moğol diye zikredilen bu aşiretlerden mühim bir kısmının Moğol olmayıp Türk olduğu antropolojik mülahızalardan ve etnik isimlerden anlaşılıyor. Küldekstriyeti arasında süratli ve kolaylıkla türkleşen bu Moğol unsurları ilhani hakimiyetinin yıkılmasından sonra coğrafi vaziyetlerine göre muhtelif beyliklerin hizmetlerine girmişlerdir. Bilhassa Karamanlıların ordularında Moğolların mevcudiyeti Gartman dağlarında da teyit edilmektedir. Bütün bu izahat Moğolların zuhurundan ve bilhassa İlhaniler hakimiyetinin Anadolu'da yerleşmesinden sonra bu sahaya gelen kesif Türk-Moğol kitlelerinin Anadolu'daki Türk ekseriyetini büyük bir mikyasta çoğalttığını anlatıyor. 14. asır başlarına ait tarihi ve coğrafi vesikaların verdiği malumat Marco Polo'nun Anadolu'nun 13. asırdaki etnik vaziyeti hakkında verdiği bilgiler ile karşılaştırılınca Türk İslam ekseriyetinin yarım asırlık kısa bir zaman zarfında ne kadar kuvvetlendiği derhal anlaşılır. İlhani idaresinin Şarkı ve Orta Anadolu'ya yerleştirdiği yeni göçebe aşiretler eskiden o sahalarda yaşayan Türk aşiretlerini askeri yollardan uzak dağlık mıntıkalara ve Garbi Anadolu uçlarına çekilmeye mecbur etmişler ve işte bu suretle ve henüz Bizans İmparatorluğu'na tabi sahil mantıkalarına doğru Türkmenlerin yeni bir ilerlemesi başlamıştı. Bu ilerleme Selçukların ilk Anadolu fütuhatı devrinde Marmara ve Ege kıyılarına doğru hızla yayılan istilaları gibi Anadolu'daki Bizans ordularının İzmihlali neticesinde müdafasız kalan yabancı anaslarla meskun geniş dağların askeri bir işgali mahiyetinde değildi tekim o ilk istiladan biraz sonra Galp'tan gelen Haçlıların yardımı neticesinde Komnenler Selçuk kuvvetlerini taat ederek Bitinya, İonya, Lidya'yı ve gerek Şimal'de ve gerek Canuk'ta başlıca sahil şehirlerine geri almaya muvaffak olmuşlardı. Halbuki şimdi vaziyet bütün başkaydi. Türkler Orta Anadolu'da şehirlere, köylere layıkıyla yerleştikten sonra nüfus tekassüfünün zaruri neticesi olarak yerleşecek yeni sahalar elde etmek üzere garbi ilerliyorlar, yerlilerden, dağlardan, sahil mıntıkalarına iniyorlardı. Esasen buralarda daha ilk istilal devrinden beri Bizans hakimiyetini kabul ederek bu sahalarda kalmış yahut 13. asırda muhtelif sebeplerle buralara göçerek Bizans hizmetine girmiş bazı Türk zümreleri olduğu gibi Bizans İmparatorluğunun hatta daha yakın zamanlarda Izmık İmparatorluğunun Balkanlardan getirip hudutlara yerleştirmiş olduğu Hristiyan veya putperest Türkler de yok değildi. Anadolu'da ilhani hakimiyeti zayıfladığı esnada Bizans hiç olmazsa Anadolu'daki hudutlarını muhafaza edecek kadar kuvvetli olsaydı Moğol istilası neticesinde Orta Anadolu'da vücuda gelen nüfus kesafeti darbe doğru bir mecra bulamayarak şehirlilerle göçebeler veya muhtelif göçebeler arasında mütemadi çarpışmalara sebebiyet verebilir. Kısmen de daha evvelki asırlarda da gördüğümüz gibi bazı göçebe unsurların zengin otlaklar bulmak için Bizans arazisinde yerleşmesini ve Bizans hizmetine girmesini intac ederdi. Halbuki Bizans bu sıralarda harici ve dahili muhtelif amiller tesiriyle Anadolu hudutlarını muhafaza edemeyecek kadar zayıftı. Binaenaleyh asırlardan beri düşman kuvvetleri kendi hesabına birbiriyle çarpıştırarak ifna etmek ananesini pek iyi bilen diplomasisinin bütün inceliğine rağmen sakin ve katı adımlarla ilerleyen bu nihai istilaya karşı hiçbir şey yapamadı. Bu devrin harici ve dahili bütün şartları bu istilayı zaruri kılıyordu. 3- İçtimai ve iktisadi Tarih Taslığı 13. asrın son senelerinden başlayarak bilhassa 14. asırda Bizans'ı Garbi Anadolu'daki son topraklarından da sürüp çıkaran Türk tarz yakının belki en mühim morfolojik amillerini izaha çalıştık. Fakat bu amil ne kadar mühim olursa olsun Osmanlı Devleti'nin kuruluşu gibi çok karışık tarihi bir prosesüsün izahına yarayacak diğer içtimai amillerin tetkiki lüzumunu bertaraf edemez. İşte bu maksatla yukarıda siyasi tahavüllerini anlattığımız devrin içtimai hayatını da umumi hatları ile çizmeye çalışalım. 13. asırda Hakim Sülale'nin adı olan Selçuk unvanı altında yakın şarkın kuvvetli bir siyasi organizmini teşkil eden Anadolu Türkleri yaşayış, şekil ve şartları itibariyle 3 ayrı grup halinde tetkik olunabilir. A. Göçebeler Göçebeler ayrı ayrı yayla ve kışlaklarda yaşayan göçebe daha doğrusu yarım göçebe unsur. Bunlar kendi ihtiyaçlarına kadar biraz ziraat meşgul olmakla beraber bilhassa hayvan sürüleri yetiştirmekle yaşıyorlar. Orta Asya'dan getirdikleri halıcılık sanatı ve nakliyecilik de onlar için mütemmim bir istihsel vasıtası oluyordu. O zamanlar Anadolu'nun pek meşhur olan atlarını yetiştirenler halılarını dokuyanlar bunlardı. İrsi reislerinin idaresi altında yaşayan bu aşiretlerin yaylak ve kışlakları muayyendi. Fakat göç zamanlarında bunlar yolları üstündeki köylere zarar vermekten, tahribat yapmaktan geri durmuyorlar. Ara sıra muhtelif göçebe aşiretler arasında da muhtelif sebeplerle mücadeleler eksik olmuyordu. Bunlar devlete her yıl yetiştirdikleri sürülerin kemiyetine göre fakat nakden değil aynen bir vergi vermekle mükelleftiler. Ancak askeri maksatlarla hudutlara yerleştirilen, kendilerine oralarda yaylak ve kışlak verilen hudut aşiretlerinden galiba böyle bir vergi alınmıyordu. Onlar devletçe lüzum görüldüğü vakit ilbaşı denilen reislerinin idaresi altında orduya iltihak ediyorlardı. Kadınları ve çocukları da müsella olan bu cengaver aşiretler hudutlarda çok yararlık gösteriyorlardı. Trabzon İmparatorluğu'nun cenub Garbi sahasına yerleştirilmiş olan Çepni kabilesi, 13. asrın son nısfında Trabzonluların Sinoba karşı bir hücumlarına defen muvaffak olmuştu. Huduttaki göçebeler fırsat buldukça düşman topraklarına akınlar, çapullar yapmaktan da geri durmazlardı. 15. asrın ilk 10 yıllarında Hama, Antakya, Adana, Konya yolu ile Bursa'ya gelen Bertrand de la Brochir, Cenobi, Anadolu Türkmenlerinin hayatı hakkında pek mühim malumat vermekte, ahlaki meziyetlerinden büyük taktiğiyle bahsetmektedir. Bu malumat 13. ve 14. asır Türkmen aşiretlerinin yaşayış tarzlarını da önümüzde canlandırabilir. Dahili organizasyonları ve hukuki nizamları hakkında maalesef burada hiç izahata girişemeyeceğimiz bu aşiretler Anadolu Türklüğü'nün en temiz en canlı bir unsurunu teşkil ediyordu. Fakat devlet mefhumuna yabancı olan aşiret nizamı haricinde hiçbir içtimai nizam tanımayan, köylüye ve şehirliğe karşı istihfaf besleyen bu disiplinsiz kitleler, idare mekanizması biraz gevşediği zaman hemen bir itişaş ve anarşi unsuru oluyor, açık köylere, iyi müdafaa edilemeyen şehirlere, tüccar kafilelerine hücumdan, yağmadan, tahripten geri durmuyordu. Bu hareketlerin icrasında türlü türlü amiller müessir oluyordu. Bazen vergi tahsilderlerinin açgözlülüğü ve sui istimali, bazen aşiret reislerinin hırs ve menfaati, bazen de kuraklıklar veya başka sebeplerle sürülerin kırıma uğramasından ileri gelen iktisadi yoksulluklar. Karamanoğullarının ilk devirleri hakkındaki tarihi malumatımız bizi bu noktalar üzerinde çok iyi aydınlatmaktadır. Selçuk hükümdarları cebri vasıtalarla yola getiremedikleri bazı aşiret reislerine resmi unvanlar vererek aile efradından bazılarını hakikati halde bir rehine gibi saray hizmetlerinde kullanarak bu isyanlara çare bulmak istemişlerse de ekseriyetle muvaffak olamamışlardır. Merkezi idarenin en kuvvetli devirlerinde bile işlek ticaret yolları üzerinde yapılan kuvvetli müdafaa tatibatını haiz, kale gibi kervansaraylar, ticaret kafilelerinin daima müsellah kuvvetlerle müdafaa edilmesine ve yollarda asayişi muhafazaya memur garnizonlar onlar bulunmasına rağmen göçebelerin ani baskınlarına vani olmak maksadıyla yapılıyordu. Hı -hı. Bu Türk umumiyetle Müslüman olmakla beraber her türlü taas, sultan azade... Dinin kendileri için çok muğlak ve ile icra ahkamına riayetten ziyade eski kavmi aranelerin zahiri Müslümanlık cilasına boyanmış basit bir şekline salik, eski Türk şamanlarının haricen İslamlaşmış bir devamından başka bir şey olmayan müfrit, alevi ve heterodoks Türkmen babalarının manevi nüfuzu altındaydılar. Yerleşmiş halk ile aralarındaki bu iktisadi ve içtimai ayrılıklardan dolayı dini zihniyetleri de aşağıda izah edeceğimiz ve çiğ onlardan çok farklı olan bu göçebe aşiretlerin 13. asırda yaptıkları en büyük hareket tarihi menbaalarda Baba İler Kıyamı diye meşhur olan umumi kıyam hareketidir. Anadolu Türkmenleri arasında birçok müritleri olan ve kendisini Allah'ın Resulü olarak tanıtan Baba Resul, Allah, Keyhusrev iki zamanında kefersut ve maraş havalesindeki taraftarlarına kıyam emrini verdi. Onlar epey zamanlardan beri onun günün birinde cihat ilan edeceğini bildikleri için esasen hazırdılar. Kesif göçebe kitleleri, kadınları, çocukları, sürüleriyle gözlerinde ganimet ve cennet hulyaları tüterek şehirlere, köylere saldırdılar. Kendilerine karşı çıkan muhtelif Selçuk ordularını fena halde mağlup ederek Malatya, Tokat, Amasya havalesine hakim oldular. Oralardaki Türkmenler onlara katıldılar. Selçuk Sultanı Konya'da kendisini emniyette göremeyerek Koba diye hisarına iltica etti. Gönderdiği ordu Baba Resul Allah'ı yakalayıp asmakla beraber halkta Türkmenlere mağlup oldu. Muayet süratle Şark Hudutlarından celbedilen muhtelif unsurlardan mürekkep bir ordu bu korkunç isyanı kanlı surette bastırabildi. 637 Hicri, 1239-1240 Miladi. Anadolu'da eskiden beri polisiyenlerle meskun olan bir sağdan çıkan bu hareketin mazideki köklerini, yakın sebeplerini ve büyük neticelerini vaktiyle uzun uzun izah etmiştim. Gerek bektaşlılık cereyanının gerek Anadolu'da 17. asra kadar devam eden İran'da Safevi İmparatorluğunun kurulması ile de çok sıkı alakadar olan bir takım heterodoks göçebe hareketlerinin buna bağlı olduğunu ilk defa olarak göstermiştim. Biraz sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu ile çok alakalı olan bu gibi dini tezahürlerden ve dini zümrelerden ayrıca bahsedeceğim cihetle burada bu kıyamın dini cephesi üzerinde ısrar etmek istemem. Burada 13. asır Anadolu tarihinin bu mühim hadisesinden bahsetmemin sebebi göçebe aşiretlerin askeri bir amin olarak kuvvet derecelerini ve bunlarla yerleşmiş halk arasındaki iktisadi ve içtimai tezatları daha açık göstermek içindir. Baba Allah'ın Gıyasettin Keyhusrev II'nin yanlış ve aleyhtar siyaseti ile Anadolu'dan kaçırdığı Harezi manşiretleri Ayyintap ve Halep havalisinde bulunurken, belki onların ve bazı Eyyubi prenslerinin ve Anadolu hudutlarında tehditkar bir vaziyet almış olan Moğolların da teşvuki ile hareket etmiş olması hiç ihtimalden uzak değildir. Hicri 639 Miladi 1241-42'de 70 binin piyade ve bir kısmı süvari olmak üzere Duduoğlu kumandasında büyük bir Türkmen kuvvetinin Harzemlilere iltihak etmesi, Babailerin Harzemlilerle davutalları meselesini daha aydınlatıyor. Herhalde baba Allah'ın harici ve dahili vaziyeti çok iyi hesap ederek imparatorluk kuvve-i külliyesi meşgul iken kıyam emrini vermesi mahir bir siyasetçi olduğunu göstermektedir. Bu sırada mütemadî harfler dolayısıyla tekalifin artması, iktisadi vaziyetin bozulması, dahili idarenin bozukluğu, bütün içtimai sınıfların hoşnutsuzluğu da bu kıyamın tam zamanında yapıldığını anlatıyor. Herhalde tarihi iman dağlarda, siyah libaslı, kızılbörklü, ayakları çarıklı olarak tavsif edilen bu göçebe Türkmenlerle Moğol hakimiyeti devrinde Karaman oğlunun maiyetinde Konya'yı istila eden Türkmenler, hatta 13. asırda Horasan'da Selçuk İmparatoru Sancar'a isyan eden Türkmenler aynı içtimai tipi temsil eder. Yerleşmiş halk ile göçebeler arasında bu içtimai zıddiyet sebebiyle bu mensup alimler tarafından yazılan eserlerde göçebe Türkmenler aleyhinde şiddetli ittihamlara ve hatta iftiralara tesadüf olunur. Anadolu'nun uç yani hudut mansıkalarından ayrıca bahsedeceğimiz için burada göçebe uç aşiretleri hakkında fazla bir şey söyleyemeyerek köylerin tezgikine geçeceğiz. B. Köylüler Köylü sınıfı Anadolu nüfusunun mühim bir ekseriyetini teşkil ediyordu. Anadolu ilk Selçuk fütuhatı zamanında nüfus itibariyle kalabalık değildi. Bizans'ın İranlı ve sonra da İslam'larla asırlarca süren harpleri eski nüfusu azaltmıştı. İlk Selçuk fütuhatı ve onu takip eden 12. asrın harpler ve istilalarla dolu hayatı da bunu birdenbire çoğaltacak mahiyette değildi. Fakat 12. asrın son yıllarından başlayarak yavaş yavaş bu hayatın inkişaf ettiği tahmin olunabilir. Selçuk fütuhatının Anadolu'da bulduğu muhtelif etnik merşehlerden gelme gayrimüslim halk kısmen şehirli ve kısmen köylü idi. Gerçi had ve anarşi yılları bu iki zümreyi de hırpalamış müdafasız köy halkını kalelerle muhafaza edilen şehirlere veya şehirlere yakın sahalara kaçırmıştı. Gerçi Türk hükümdarları hat ve anarşi devirleri geçtikten sonra devletin menafiyi iktizasından olarak Müslüman olmayan çiftçileri himaye ediyorlardı. Fakat her ne olursa olsun köylü nüfusu mühim nispetle azalmıştı. İşte hem buna şare bulmak hem de kesif göçebe zümrelerinin yapabilecekleri zararları evvelden men etmek için... Anadolu Türk devletleri ilk zamanlardan itibaren onlardan yeni köyler teşkil etmek için çalıştılar. Burada Türk tarihi tetkiklerinde daima bir su-i tefehumlu mucip eski bir yanlış fikir üzerinde bir an durmak isterim. Horasan'da Büyük Selçuk saltanatının kurulmasıyla başlayan büyük muhaciretin Anadolu'ya getirdiği unsurlar yalnız göçebe unsurlar değildi. Anadolu'ya gelen Türkler arasında Orta Asya'da çok eski zamanlardan beri... ...köy hayatına hatta şehir hayatına geçmiş her çeşit halk mevcuttu. Bilen aleyh bunlar yeni geldikleri yerlerde de aynı hayat şartlarına devam ettiriyorlar. Köylülerden hal köyler kurarak zirai istihsale başlıyorlar. Şehirliler şehirlere yerleşiyorlardı. Selçukilerle sıhriyetleri olan Türkistan hakanları, ...sülalesine mensup bazı prenslerin maiyetlerinde... ...garbi Türkistan'ın şehirli ve köylü unsurlarından mürekkep kuvvetlerle... ...Anadolu'ya geldikleri tarihi bağlardan anlaşıldığı gibi... ...toponimi tetkikatı da bunu az çok gösterebiliyor. Türklerden başka diğer İslam unsurlarına mensup bir takım halkın... ...hatta bazen Hristiyan unsurların Anadolu'ya gelip köyler kurdukları söylenebilir. Fakat yavaş yavaş Türk ekseriyatı arasında... Türk hakimiyeti altında bunlar da Türkleşmişlerdir. Ticaret yolları ile büyük şehir ve kasabaların etrafında, maden işletilen mantıkalarda köy hayatı daha münkeşifti. Fakat büyük yollar güzergahındaki köyler daima tahribata uğramaktan kurtulamıyordu. Bilhassa göçebelerin yaylak ve kışlak güzergahlarındaki köylülerin vaziyeti. Garbi Türkistan'dan gelen Türk köylü sınıfı İran'a olduğu gibi Anadolu'ya da eski ziraat kültürlerinden bir takım şeyler getirmişlerdi. Oralardaki bir takım köy ve kasaba adlarının Anadolu'ya da getirilmiş ve aynı inamlarda bir takım köylerin kurulmuş olması manidar bir hadisedir. Esasen göçebe olan bir takım Türk aşiretleri de 12. asırdan başlayarak zamanımıza kadar yavaş yavaş ve parça parça iskan edilerek köy hayatına geçirilmişlerdir. Belçuk ve bilhassa Osmanlı devletleri bu hususta büyük gayret sarf etmişlerdir. Moğollar devrinde Anadolu'da köy hayatının inkişaf mı yoksa inhitat mı ettiği meselesi henüz iyi olarak halledilemez. Ancak Moğol istilası neticesinde birçok yeni göçebe unsurların gelmesi galiba köylü sınıfının lehine olmamış, köy hayatını hiç olmazsa bir müddet için inkişaftan men etmiştir. Köyler ekseriyetle etnik yahut dini bir vahdet arz ediyorlardı. Birçok köyler muayyen bir aşiretin muayyen bir şubesine mensup tarafından iskan edilmiş ve etnik ismini muhafaza etmişti. Moğol istilasından evvel Anadolu köylerinin iktisadi rolleri içtimai teşkilatları devlete karşı ne gibi vergilerle mükellef oldukları hakkında şimdilik iyi bir şey söylenememekle beraber... Eldeki muhtelif mahiyette vesikalardan az çok bir şeyler istintaj olunabilir. Köy halkı asla mütecanist bir sınıf değildi. Kendi malik oldukları toprakları işleyen tek mahduz çiftçilerden başka, toprak sahibi olmayarak muayyen bir ücret mukabilinde rençberlik edenler, yahut başkasının toprağını kendi sermaye ve sayı ile işleyerek yarıcılıkta bulunanlar vardı ki, köy halkının en büyük ekseriyetini teşkil ediyorlardı. Bunlardan başka köy arazisinin büyük kısımlarını kendi ellerinde toplayarak onların bir kısmını rençberlerle işleten ve bir kısmını da yarıcılığa veren her köyde sayıları pek az bir köy aristokrasisi de mevcuttu. Bunlar köyün hakiki hakimleri idi ve devlet ile halk arasında teması men eden bir tabaka vazifesini görüyorlardı. Bir de köy reis veya kahyaları vardı ki adeta devletin ve bilhassa devlet maliyesinin mümessili ve köyün müşterek menfaatlerine ait işlerin nazımı olmakla beraber hakikatte köy aristokrasisinin şerikleriydiler. Bazen bir köy veya muhtelif köyler bir fardin malikanesini teşkil ediyordu. Selçuk idaresi, harp ve anarşi neticesinde zarara uğrayan, dağılan köyleri kabil olduğu kadar himayeye, muayyen bir zaman için vergiden af veya onu tahfife, hatta halka tohumluk ve çift hayvanları tevziine dikkat ediyordu. Selçuk devrinde köylerden alınan vergilerin mahiyetini ve miktarını layıkıyla bilmiyoruz lakin bir İslam devleti sıfatıyla reayadan haraç ve mahsulattan uşur alındığı, ayrıca da Osmanlılar devrinde mevcudiyetini bildiğimiz arazi alım satımı vergisi, muhtelif mahsulat ve mamulat-ı ziraiye vergileri gibi bir takım köy vergileri daha tahsil olunduğu, pazarlara getirilen mallardan yollarda, derbantlarda, köprülerde veya şehir kapılarında bir resim alındığı söylenebilir. Lollar devrinde de bu vergiler belki cibayet usulünde ve miktarlarda bazı küçük fazlarla devam ediyordu. Bir madenin işletilmesi, bir yolun muhafazası, bir köprünün tamiri, hula devletçe yapılması lazım gelen bir iş, kendilerine havale olunan herhangi köy veya köyler bu hizmet mukabilinde sahir tekaliften muaf tutuluyordu. Selçukiler devrinde çok dikkat edilen evkaf meselesi Moğolların ilk zamanlarında bir müddet bazı sarruzlara uğramakla beraber Tebriz Sarayı'nda İslam nüfuzunun kuvvetlenmesinden sonra eski ehemmiyetini kazanmıştır. Hula'sa arazi meselesi umumiyetle orta zaman İslam devletlerinde olduğundan farklı bir mahiyet göstermiyordu. Artık malum olan bu noktalar üzerinde durmayarak şehir hayatının izahına geçelim. C- Şehir hayatı, kültür bakımından en önemli olan şehirli unsurdur. İlk Selçuk fütuhatının ve onu takip eden hadiselerin oldukça uzun bir zaman için Anadolu'da şehir hayatını epey sarstığı kolaylık ve fahmin olunabilir. Fakat sonra 13. asrın ilk yarısında Anadolu Selçuk Devleti siyasi ve askeri bakımdan mevkini sağlamlamış, Cenupta ve Şimalde denize çıkmış, muntezam bir idare teşkilatı vücuda getirmişti. Bunun neticesi olarak yalnız dahili ticaretin değil, harici ticaretin de inkişaf etmesi ve hükümdarların ticareti himaye hususunda kuvvetli tedbirler almaları tabiatiyle ile şehir hayatının da inkişafında büyük bir amil oldu. Ticaret ve sanayi faaliyetinin inkişaf derecesini bilmeden şehir hayatını ve şehir teşkilatını öğrenmek kabil olamayacağı cihetle evvela en umumi hatları ile bu meseleyi tavziye çalışalım. Fil hakika Selçuk hükümdarları 13. asırda faal bir ticaret politikası takip ediyorlardı. Mühim bir transit mantıkası olan Küçük Ermenistan ticaret kafilelerinin emniyetini bozduğu için tehdibe uğramış, bütün zararları tazmine mecbur olmuştu. Antalya ve Alaiye limanlarının ehemmiyetinden dolayı o civar sahil mantıkası ele geçirilmişti. Çeykobak bir devrindeki Sodak seferi gerek Anadolu tacirlerinin gerek İskenderiye-Antalya-Sinop yolunu daha emniyetli bulan Mısır tacirlerinin Sinop merkez olmak üzere bugünkü Cenubi-Rusya memleketleriyle yaptıkları ticareti emniyet altına almak maksediyle yapılmıştı. Anadolu Selçuk İmparatorluğu'nun coğrafi vaziyeti itibariyle muhtelif beynalmiler ticaret yolları buradan geçiyordu. Diyarbekir ve Erzurum gibi şarkın büyük ticaret yolları üzerinde bulunan mühim merkezlerini de elinde bulunduran ve bütün bu yollar üzerinde emniyeti, tesis ve her türlü zararlara karşı teferruatını pek iyi bilemediğimiz bir nevi devlet sigortası temin eden bu devlet transit ticaretini de elde etmeye çalışıyordu. Özlık İmparatorluğunun teessüsü, bu imparatorluğun bir zamanlar bazı zinet maddeleri üzerinde idhalatı tahdit ve tazlik etmek istemesine rağmen Selçuk Devleti'nin Rumlarla iktisadi münasebetleri elbette kuvvetlendirmiştir. O sırada Akdeniz ve Karadeniz ticaretinde en mühim mevkiyi işgal eden İtalyan Cumhuriyetleri, buralarda yeni livanlar elde eden Selçuk İmparatorluğu ile ticari münasebetlere girdiler. Sinop Antalya Fatihi Keyhusrev 1 ile onu takip eden K. Kavus 1 ve K. Kobat 1'in Venediklilere bir takım imtiyazlar verdiği malum ise de bunu yalnız Alaaddin'in bize kadar intikal edebilen 1220 tarihli fermanındaki kayıtlar göstermektedir. Venediklilerin 1228'de Alaaddin'e bir sefir gönderdikleri de biliniyor. Bu fermana göre Selçuk Sultanları Venedik tercihlerinin hiçbir resme tabi olmadan ...kıymetli taşlar, inciler... sikke halinde olsun veya olmasın... ...gümüş ve altın... ...bir de buğday ithal etmelerine müsaade ediyorlar. Sahir emsiyadan... ...yalnız yüzde iki resim alınacaktı. Bu mukavele... ...her iki taraf tacirleri içinde... ...şahıs ve mal emniyetini temin eden... ...bir takım şartları da muhtevidir. Ve nülitlilerle diğer latinler arasındaki... ...ticari ihtilaflara... ...sultan müdahale etmiyor... ...yalnız sirkat veya cinayet gibi ahvade hüküm Selçuk Devleti'nin kadıları tarafından verilecektir. Herhalde bu farman, Selçuk İmparatorluğu'nun Müslüman tacirlere olduğu gibi, Hristiyan tacirlere de kendi topraklarında ticaret serbestisi verdiğini göstermektedir. Kıbrıs ile Konya Sultanlığı arasında transit ticareti yapan Provençeliler, adaya başlıca şap, yün, deri, ham ipek ve ipekli mensucat getiriyorlardı. Selçuk Sultanları orduları için ücretli Latin askerine ve bazı harp alatına şark menbaalarında zikredilen mağrubi imancınıklar gibi muhtaç olduklarından, bu vaziyet İtalyan tacirlerinin Anadolu'daki faaliyetlerini kolaylaştırıyordu. Rubrovuk, 1255'te kara korumdan gelirken, Konya'da Suriye'den gelmiş bir Ceneviz'de bir Venedikli'ye rastlamıştı ki, Bunlar Selçuk devletinden Anadolu'dan şap ihracı inhisarını almışlardı ve fiyatları istedikleri gibi tanzim ediyorlardı. Anadolu'da Moğol harekatının ve İlhaniye hakimiyetinin zaman zaman vücuda getirdiği içtimai karışıklıklara, askeri harekattan mütevellit zararlara, kıtallere rağmen ticari inkişaf bakımından iyi neticeler verdiği söylenebilir. Gerçi 13. asrın ilk yarısında şark hudutlarındaki İslam prenslikleri üzerinde de nüfuzunu tesis eden Selçuk İmparatorluğu'nun harici ve dahili ticareti daimi ve sağlam bir terakki gösteriyor. Büyük ticaret yolları üzerindeki Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum gibi merkezlerde büyük bir refah göze çarpıyordu. Birdenbire garip görünmekle beraber iddia olunabilir ki bu inkişaf İlhanya hakimiyeti altında da devam etti. Bu devir Anadolu'sundan bahseden Hristiyan menbaaları Marco Polo, Rubrovuk, Hayton sonra 13. 14. asırlara ait İslam menbaaları ve nihayet bu devirden kalan muazzam mimari abideleri bunu gösteriyor. Büyük İlhani İmparatorluğu hudutları içine giren Anadolu Avrupa-İran transit ticareti için müsait bir hal almış hudut maniyalarından kurtulmuştu. Sivas, coğrafi vaziyeti itibariyle muhtelif ticaret yollarının tekrar ettiği bir ticaret merkeziydi. Suriye, Ercezire ve Konya'dan gelen zengin Müslüman tacirleri, Ceneviz tacirleri Sivas'ta yerleşmişlerdi. Oradan Karadeniz limanlarına, Trabzon'a ve bilhassa Samsun ve Sinova kervanlar gönderiliyordu. Tebrize, Şarkı Anadolu merkezlerine, Akdeniz ve Karadeniz limanlarına, Anadolu'nun muhtelif sahalarına giden yollar üstünde bulunan bu şehir, çok defa Moğol valilerinin de merkeziydi. Suriye Latin pransiklerinin Memluklar tarafından imhasından sonra Hristiyanlar-Moğollar ticaretinin Akdeniz'deki yumurtalık limanı birinci derecede bir antrepo haline gelmişti. Yumurtalığı Sivas yolu ile Tebriz'e bağlayan büyük ticaret şehrahı Pegolotti tarafından mükemmelen tarif edilmektedir. Gerçi Avrupa ile içeri Asya ve uzak şak ticaretinin en mühim merkezleri Trabzon ve Tebriz idi. Fakat Anadolu'da İlhanî İmparatorluğu'nun iktisadi siyasetinden herhalde müstefid olmuştu. Vergi varidatı tedricen artmıştır. Müverrih Badr al Ayniye göre ilk Moğol taht devrinde Anadolu vergisi 60 bin dinar, 10 bin koyun, 1000 bin sığır, 1000 bin attan ibaret iken Bayçunun Anadolu kumandanlığı zamanında Müverrih Aksarayiye göre bu vergi 200 bin çıkmıştı. 1256'ya kadar vergi miktarı bundan ibaret idi. Gazanın saltanatı bidayetinde 600 bin dinar olan Anadolu varidatının Hamdullah Mustafa'nın 1336 senesine ayet hesabına göre bugünkü Garbi Anadolu vilayetleri hariç ve bugün Suriye ve Irak'a giden aksam dahil olmak üzere 5 milyon 645 bin dinar yani 16 bin, bin altın franga kadar çıktığı görülüyor. Bir asır bile sürmeyen kısa bir zaman zarfında Anadolu varidatında bu kadar büyük bir fark hasıl olmasını yalnız vergilerin yükselmesiyle veya sair bu gibi sebeplerle izaha imkan yoktur. 14. asır başlarına ait olarak Ermeni Hayto'nun Türkiye'ye çok zengin, oldukça iyi gümüş ve şap madenlerine malik şarap, buğday ve meyvesi, mebzul, zengin hayvan sürülerine ve güzel altlara malik bir memleket olarak göstermesi, sonra 14. asır ilk nasıfına ait İslam benbalarının da Türkiye'nin bolluğundan ve ucuzluğundan bahsetmeleri, herhalde memleketin iktisadi vaziyetinin umumiyetle yükselmiş olduğunu anlatmaktadır. Bütün bunlar Anadolu'nun bilhassa Baybaz istilasından... ...Gaza'nın saltanatına kadar geçen zaman esnasında olduğu gibi... iktisaden kötü ve sıkıntılı bazı devirler geçirmekle beraber... ...bu vaziyetin sonradan düzeldiğini gösteriyor. Ehemmiyeti itibariyle kuvvetli bir tengiydi tarihiye... Yani uzun uzun münakaşa ve mülahazalara lüzum gösteren bu karışık meseleyi burada bırakarak şehir hayatına ve şehir teşkilatına ait izanlara geçelim. Anadolu'da şehir hayatının inkişafını siyasi ve içtimai tarihin gidişine nazaran 12. asrın ikinci nısfına irca etmek ve bilhassa 13. asırda kuvvetlendiğini tahmin eylemek pek yanlış olmasa gerektir. Gerçi Bizanslılar'dan zapt edilen eski şehirlerden birçoğunun ilk fetih zamanlarından başlayarak iskan edilmiş olması tabidir. Fakat ticari münasebetlerin tanzim edilmesi, sanayinin bazı şehirlerde temel küzü, hülasal köy ekonomisinden şehir ekonomisine geçilmesi herhalde tedrici bir surette olmuş olmalıdır. İlk zapt edilen şehirlerin iskanı acaba nasıl oldu? Yeni şehirler nasıl ve niçin kuruldu? Bu yeni şehirler acaba bazı metruk şehirlerin mevkilerinde mi tesis etti? Çok mühim olmakla beraber ehemmiyeti nispetinde muğlak olan bu meseleden bahsedecek değiliz. Maksadımız 13. asırdan başlayarak Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna kadar Anadolu'daki şehir hayatının inkişafını, şehir teşkilatını biraz izah etmek, daha doğrusu bu tetkikata başlamak lüzumunu göstermektir. Şimdiye kadar üzerinde hiç çalışılmamış olan bu içtimai tarih problemini vesikaların çok az ve çok parça parça bulunmasına rağmen izaha çalışmaya başlamak gelecekteki tarihi tetkikat için bir zarurettir. Yalnız meseleye girişmeden evvel şehir kelimesinden kastettiğimiz manayı iyice tespit edelim. İyice tespit edelim. İyice tespit edelim. İyice tespit edelim. İyice tespit edelim. İyice tespit edelim. İyice tespit edelim. İyice... Bizim burada villa kelimesiyle kastetmek istediğimiz mana Henry Pirenne'nin orta zaman şehirlerinden bahsederken bu kelimeden kastettiği manaya çok yakın, daha doğrusu Hristiyan Orta Zamanı ile Müslüman Şark zaman arasındaki karakter farkları göz önüne alınmak şartıyla hemen onun aynıdır. Bizim bahsetmek istediğimiz şehir, eski devir sitesi gibi konstitüsyonel sistem ile belediye sistemin birbirine tetabuk ettiği tribal menşeden gelen bir teşkilata malik değildir ve yukarı orta zaman buğuklarına da benzemez. Gerçi kuruluş tarzlarını bildiğimiz mesela küfe, fustat gibi bazı İslam merkezlerinin az çok bir siteye benzediği muhakkaktır. Acaba Anadolu Selçuklularının ilk devirlerinde mesela Konya, Erzurum, Sivas, Kayseri gibi büyük askeri yollar üzerindeki bazı şehirler askeri zaruretlerle tahrip edilen eski şehirlerin yanında muhtelif Oğuz boylarına mensup halktan ayrı ayrı mahalleler teşkil edilmek suretiyle az çok siteye benzer bir şekilde mi kuruldular? Bu hususta bir şey söylememeyi şimdilik daha ihtiyatlı buluyoruz. Her halde 13. 14. asırlarda Anadolu'nun bu mühim şehirlerinden hiçbiri hiçbir surette bir siteye vazdemiyordu. Bunlar içinde muhtelif etnik unsurlara, muhtelif dinlere, muhtelif içtimai tabakalara, muhtelif mesleklere mensup insanların müştereken yaşadığı mesela İslam tarihindeki Bağdat, Halep şehirleri gibi büyük ticaret ve saray merkezleriydi. 13. asırdan başlayarak Konya, Karseri, Sivas gibi eski ve büyük şehirlerde yalnız Türklerin değil gerek etnik menşe, gerek din itibariyle muhtelif unsurların mevcut olduğunu görüyoruz. Büyük ekseriyeti Türk ve İslamlar teşkil etmekle beraber Rum, Ermeni ve biraz da Yahudi mevcut idi. Banmafi daha küçük şehirler ve kasabalar arasında yalnız Türk unsuru ile meskün olanlar da mevcuttu. Diğer unsurların nispeti her şehre göre tabi birbirinden farklıydı. Eldeki tarihi vesikalara göre bu nüfus nispetlerini ve tahvillerini hatta takribi olarak bile tahmin kabil değildir. Moğolların zuhurundan sonra ve Moğol hakimiyeti devrinde şark sahalarından gelen Türk Müslüman halk arasında esasen eskiden beri şehir hayatı sürmüş olanlar Anadolu şehirlerine yerleştiler. Sami veya İranî unsurlara mensup Müslümanlar, Türk ekseriyeti arasında çabuk Türkleşiyorlardı. Muhtelif dinlere mensup olanlar ayrı mahallelerde oturuyorlardı. Mamafi şehir hayatı İslamlarla gayrimüslim unsurları kültür bakımından birbirine çok yaklaştırıyor, aradaki farkları azaltıyordu. Mevlana öldüğü zaman Konya'nın yalnız İslamları değil, Hristiyanları, Yahudileri de cenaze merasimine iştirak etmişlerdi. Türkleri Hristiyanlıktan evvelki devirlere çıkan birçok mahalli adetler, mahalli kurteler, o mahal halkı arasında Müslüman veya Hristiyan olsunlar yaşıyordu. Anadolu'nun Türklerle beraber yaşayan Rum ve Ermeni ahalisi Türkçe'yi öğrenmişlerdi. Türkler arasında da bu iki dili bilhassa Rumcayı bilenler az değildi. Türklerin Rum ve Ermeni kadınları ile izdivacı da bu hususta müessir oluyordu. Hulasa Selçuk şehirlerindeki halk maddi kültür bakımından hemen hiçbir ayrılık göstermedikleri gibi Müslüman ve Hristiyanlar arasında dini sebeplerden doğmuş husumet ve mücadeleler de mevcut değildi. Gerek Selçuk imparatorları gerek İlhani idaresi herhangi bir dini teassup hislerinden tamamen azadeydiler. ediler. Anadolu'daki Selçuk idare sistemi asla teokratik bir mahiyette olmamış, İslam hukuk prensiplerinin bunu istilzam etmesine rağmen devlet nazari değil fakat fiili olarak kendi menfaatini ve idaresini her şeyin fevkinde tutmuştur. Selçuklar devrinde Anadolu'da şehir hayatının inkişafı pek tabi olarak İptida, Orta ve Şarki Anadolu'da olmuş, Gerbi Anadolu'da ise daha sonra başlamıştır. Bundan dolayıdır ki 14. asra kadar oralarda mesela Orta Anadolu'nun büyük şehirleriyle mukayese edilebilecek merkezler vücuda gelememiştir. Akdeniz ve Karadeniz'deki en mühim sahil şehirleri de siyasi ve iktisadi sebeplerden dolayı dahili merkezlerle rekabet edecek derecede bir inkişaf göstermemiştir. Hiçbir zaman Büyük Deniz Kuvvetlerine malik olmayan Selçuk Devleti için Sinop, Antalya, Alaiye gibi harici ticaret merkezleri daima yabancı filoların baskınına maruzdu. Binaenaleyh kuvvetli bir garnizon tarafından muhafaza edilen müstahkem bir iskele bir mübadele pazarı hükmündeydi. Kuvvetli bir deniz kuvvetine malik olmadıkça buraların bir ticaret şehri halinde inkişafını temin imkansızdı. Bundan başka Akdeniz'de Küçük Ermenistan'ın Yumurtalık Limanı, Karadeniz'de Trabzon İmparatorluğu'nun Trabzon Limanı gibi büyük ticaret merkezleri vardı ki Avrupa-Asya ticaretinin ana yolları buralara müntehi oluyordu. Yalnız Transist ticareti için değil, Anadolu'nun harici ticareti için bile bunların ehemmiyeti Selçuk limanlarından daha büyüktü. Anadolu'da dahili ticaretin kara karayolları ile yapılan şart ticaretinin daha mühim olduğu bu devirde kontinental merkezlerin daha fazla inkişaf edeceği tabi idi. 14. asırda Akdeniz kıyılarında ve Adalar Denizi'nde mühim bahri kuvvetlere malik beylikler teşekkül ettikten sonradır ki bu sahil memleketlerinde şehir hayatı kuvvetlenmeye başladı. Fakat bu beyliklerin siyaseten en mühim şehirlerinin deniz sayısında değil, içerlerde inkişafı dikkate şayandır. Garbi Anadolu'da şehir hayatının inkişafı da kolaylıkla anlaşılacak sebeplerden dolayı yine 14. asırda olmuştur. Anadolu şehir hayatının inkişafında her yerde olduğu gibi ticaret ve sanayi inkişafının en esaslı amir olduğu tabidir. Bazı şehirlerde nüfus kesafetinin artmasında siyasi sebepler bulunduğu kabul edilebilir. Fakat muayyen bir devirde bütün bir memlekette büyük küçük muhtelif şehirlerin mevcudiyetini görürsek, bunun mutlaka iktisadi sebeplerini aramak mecburiyetini duyarız. Burada 13. asırda bütün Anadolu şehirlerinin ayrı ayrı inkişaf derecesini ve sebeplerini göstermek imkanı olmadığından, bir misal olmak üzere yalnız Sivas'ı ele alalım. Kızılırmak Vadisi'nde zengin bir zirai saha ortasında bulunan bu şehir, coğrafi mevkii itibariyle ilk çağlardan beri mühim bir siyasi ve ticari merkezdi. 13-14. asırlarda bu şehirden bahseden bütün menbaaların verdiği malumatı şöyle hülasa edebiliriz. Sivas, Sur ile çevrilmiş büyük ve mamur bir şehir olup hububat, meyva, pamuk, mersucat istihsali ile maruftur. 24 hanı, büyük cami, mescitleri, medreseleri, tekkeleri, sarayları, güzel binaları vardır. Sokakları büyük, çarşıları kalabalıktır. Anadolu'nun Suriye ve Ercezire'nin tercihleri, hatta Garp'tan gelen tercihler orada toplanırlar. Halkı zengin ve ihtişama eğlenceye düşkündür. Merafi-i Umumiye için birçok vakıfları vardır. O kadar ki kuşu şiddetli olduğundan, karlı mevsimlerde kuşlara yem vermek için bile bir vakfı vardır. Kalko Kondil, şehrin bu devirdeki nüfusunu 120.000 olarak gösteriyor. Kazvini'ye göre şehir halkı Türkmenlerden mürekkeptir. İşte bu kısa izahat, şehrin inkişafındaki ekonomik amilleri açıkça göstermeye kafidir. Sivas, Konya ve Kayseri kadar mühim olmamakla beraber... 13. asır Anadolu'sunun bir takım şehirleri daha vardır ki onların inkişafında da aynı amilleri göstermek kabildir. Erzurum, Erzincan, Harput, Amasya, Tokat, Lide, Niksar, Kırşehri, Aksaray, Ankara gibi. Şimdi tıpkı Sivas gibi kuvvetli bir Türk ekseriyetiyle meskun olan ticari ve sınai merkezlerdeki belediye teşkilatı, ileri bir iş bölümünün doğurduğu içtimai sınıfları, bir kelime ile bu şehirlerin dahili hayatını kısaca tasvir edelim. Şehir halkının mühim bir tabakasını devlet hizmetinde bulunan yahut devlet bütçesinden geçinen kimseler teşkil eder. Payitahtta merkezi idare mensupları oldukça kalabalık bir sınav teşkil ettikleri gibi, büyük idare merkezlerinde de mahalli idareye mensup olanlar epeyce kalabalık bir zümre vücuda getirirler. Muhtelif merkezlerde şehzadeler mahalli idare başında bulunurlarsa, onların divanı Büyük Sultan yanındaki divanın, yani merkez idarenin biraz daha küçük kadrolu bir örneğinden ibaret olur. Hükümdarın ve prenslerin sarayları, teşrifat usulleri, yaşayış tarzları, sefir kabulleri, av eğlenceleri, düğünleri, Bağdat ve İstanbul saraylarını hatırlatacak kadar muhteşem gösterişlidir. Ve bu hususta çok büyük masraflar edilir. Mülki ve askeri büyük ricalin daireleri, yaşayış tarzları da çok debdebeli, masraflıdır. Devlet dairelerindeki memurlar da kendi derecelerine göre yüksek bir maişet tarzı takibe mecburdurlar. Esasen bütün memuriyetler, hukukan değil fakat teamülen adeta ırsı bir şekilde olduğu cihetle sülalenin etrafında eskiden beri o sülaleye hizmet etmiş ailelerin efradından mürekkep bir bürokratlar aristokrasisi teşekkül etmiştir. Bunlar umumiyetle mevkileriyle mütenasip bir hayat geçirecek servete maliktirler. İlhaniler hakimiyeti zamanında bile imparatorluğun başka sağlarından bir takım memurlar Anadolu'ya tayin edilmekle beraber bu vaziyet biz bütün değişememiştir. Şahsi yani ailevi servetlerinden başka vazifeleri mukabili olarak da mülki, adli, askeri memurlar sınıfı mühim tahsisatlar almaktadır. Büyük araziye, şehirlerde zengin emlak malik olan bu sınıf Fırsat buldukça birikmiş parasını ticaret sermayesi olarak da kullanmakta, büyük tacirlerle müştereken ticaret işlerine hatta bazen tabi gizli olarak insafsızca spekülasyonlara da girişmektedir. Memurlardan ve askerlerden başka din alimleri, müderrisler, vaizler, şeyhler, seyyidler, saraya veya büyük ricale mensup şairler, tabipler, nakkaşlar, çalgıcılar, Hanendeler, hülasa yolunu bulan herkes türlü türlü namlar altında devlet hazinesinden para alırlardı. Hükümdarların, hükümdar ailesine mensup kadın ve erkeklerin, büyük ve zengin devlet adamlarının, zengin tacirlerin tesis ettikleri vakıflar sayesinde bir takım hastaneler, imaretler, tekkeler, medreseler, sıbyan mektepleri idare edilmektedir. Muavenet-i içtimaiye, barif, nafia işleri o devre göre çok müterraki olmakla beraber devlet bütçesi için hiçbir yük teşkil etmez. Bütün bunlar 13. asır Anadolu şehirlerinin inkişafına bir sebep gibi telakki olunabilir. Fakat bunu bir sebepten ziyade bir netice gibi kabul etmek daha doğru olur. Çünkü şehir hayatının temelini teşkil eden Şehri dolduran idari ve mali bozukluklara karşı bazen manevi hojnutsuzluğu ile... ...bazen müsellah kıyamları ile bir müvazene amili olan başlıca kuvvet... ...elinin emeğiyle yaşayan sanayi erbabıdır. Ki şehir halkının en kesif kitlesini teşkil eder. Şehirde bu sanayi erbabının toplanmasını temin eden de... ...başlıca ticaret sermayesidir. Yani kemiyetçe o kadar çokluk olmamakla beraber sınav faaliyetinin faaliyetin nazımı olan büyük tacirler sınıfıdır. Memleketin içine ve dışına gidecek kervanları tertip ve iç-dış pazarlardan şehrin ihtiyacını tatmin edecek MTA'yı temin eden bu müteşebbis sınıf, yalnız kendi sermayesini değil, aristokrat ailelerin ve bürokratların birikmiş parasını, hatta mutavastık sınıfın daha mütevazi tasarruflarını da işletir. Fakat asıl faal unsur odur. Büyük kazançlar elde etmek için büyük tehlikelere, zahmetlere maceralara katlanır. Şehir sanayi, kısmen şehrinle şehre civar köylü ve göçebe halkın ihtiyaçlarını temin için çalışır. Kısa faılalı pazarlar ve uzun falalı panayırlar bu alışverişi tanzim eder. Ayni ve nakdi mübadele ikisi birden mevcuttur. Fakat kısmen de bütün iç piyasanın hatta dış piyasaların istediği bazı cins falları yetiştirmekle uğraşır. Ona mahsus olan iktidai maddelerin o şehirde veya muhitinde bulunması, o cins işçilik teknikinin uzun zamanlardan beri bir anane halinde o şehirde temelkiz etmesi gibi amiller bunda başlıca müessirdir. Gerek mahalliye ihtiyaç için şehrin içinde veya dışında kurulan pazarlar, gerek daha geniş bir mübadele ihtiyacını tatmin eden panayırlar, devletin himayesi ve kontrolü altındadır. Devlet bütün bu muamelelerden muayyen bir vergi alır. Bilhassa panayırları, göçebelerin veya serserilerin baskınlarından muhafaza için oldukça mühim bir askeri kuvvet hazır bulundurulur. Pazarlardan alınan vergiden başka, şehre giren ve çıkan muayyen eşyadan Muayyen bir resim alınır ki şehir vergisinin en mühim kısmını teşkil eder. İlhaniler devrinde şehir vergilerine tamga denirdi ki gerek bu ıstılah gerek İlhanilerin şehir vergisi sistemi Anadolu'da hiç olmazsa bazı sahalarında uzun müddet devam etmiştir. Umumiyetle mukatacılar tarafından muayyen bir müddet için muayyen bir bedel mukabilinde iltizam edilen ve onların adamları tarafından tahsil olunan bu vergiler, halk aleyhine bir takım iyi istimallere sebep olmakla beraber şehirlerde zengin bir sınıf vücuda gelmesine de amil oluyordu. Burada ne şehirlilerin idari teşkilatından, ne şehir vergilerinden, ne de vergi ağırlığının ve tahsilattaki yolsuzlukların şehir halkı üzerinde tevlit ettiği aks-ül amellerden bahsedecek değiliz. Yalnız bu şehirlerde iş organizasyonunu, işçilerin nasıl korporasyonlar halinde toplandığını, iş ile sermayenin münasebetlerini ve bütün bu ekonomik prosesusun dini, ahlaki ve hukuki taraflarını kısaca anlatalım. Büyük şehirlerde muhtelif hırfetler erbabının, metiyer, muayyen yerlerde kapalı veya açık çarşıları vardır. Onlar oradaki dükkanlarında çalışırlar. Şehirlerin vüsatine bazı sanatların orada daha müterakki ve mütemerkiz bir halde bulunmasına göre bu çarşıların büyüklüğü sayısı değişir. Büyük tacirler kıymetli eşya satan dükkancılar kapalı ve mahfuz çarşılarda yahut o civarda bulunan büyük ve emniyetli hanlarda bulunurlar. Bu suretle büyük depo ve mağazalardaki eşya yanmak, çalınmak, yağmaya uğramak gibi tehlikelerden azami nisbette masum kalır. Muhtelif hirfetlere mensup olanlar ayrı ayrı korporasyonlar halinde teşkilatlanmıştır. Muntazam bir hiyerarşiye malik olan bu teşekkürler o hirfete ait bütün işleri görür. Buna mensup arasındaki ihtilafları halleder, devlet mekanizması ile esnaf teşkilatı arasındaki münasebetleri tazim eder. Ücretlerin tayini, mal cinslerinin ve fiyatlarının tespiti hep ona aittir. Devlet bütün bu teşekküllerin murakibi ve icabında onların yardımcısıdır. Yani onları hukuki bir teşekkül olarak tanımış, kendilerine bazı haklar, imtiyazlar da vermiştir. Harici ticaretle uğraşan büyük sermaye sahibi tacirler, hükümdar sarayının ve büyük ricalin ihtiyaçlarını tatmin ettikleri cihetle, ...siyasi bir ehemmiyet de kazanıyorlar... ...hatta bazen uzak devletler nezdinde... ...diplomatik bir vazife ile... ...yahut istihbarat vazifesi ile de... ...tazif olunuyorlardı. Gerek devletle menfaatleri... ...müşterek olan bu sınıfın nüfuzu... ...gerek korporasyonların... ...başında bulunanların... ...o teşkilatın en fazla sermaye sahibi... ...olanlarından mürekkep olması... ...bu teşekkürlerin sermaye ile... ...say arasında... Açık veya kapalı daima mevcut olan çarpışmalarda sermaye aleyhinde yani o devir cemiyetinin içtimai nizamı aleyhinde harekette bulunmasına mani oluyordu. Fakat buna mani olan daha kuvvetli bir amil vardı ki o da bu teşkilata mahsus ahlak prensipleriydi. Kısmen dini tasavvufi esaslardan kısmen de kahramanlık ananelerinden mülhem olan bu mesleki ahlak tesanütçü ve gayri endiş mahiyetteydi. Yani patron ile işçi arasındaki vaziyeti adeta şeyh ile mürit arasındaki vaziyete benzer bir hale koyarak manevi bir nizam tesisi gayesini takip ediyordu. Aşağıda Anadolu Serhat hayatından bahsederken izah edeceğimiz veçiyle bir nevi İslam şövalyeliği demek olan bu mühim fütüvvet zümreleri 13. asır başında bütün yakın şaf Müslüman dünyasında adeta moda olmuştu. Abbasilerin son kudretli halifesi, Naşirli Din Allah'ın kendi riyaseti altında yeniden tazim ettiği bu zümre, o asırda Anadolu'da çok kuvvetli teşkilata malikti ve bunlara akhiler, Kardeşler veya Civan Mertler unvanı da veriliyordu. Yalnız şehirlerde değil, köylerde ve uçlarda da mevcut olan bu teşkilatın 13. asırda bütün İslam dünyasını kaplayan Sofi tarikatleri vardı ...ve onlara benzer ayin ve erkanları... ...tesis etmişti. En büyük ricalden zengin tacirlere... ...şehirlere, alimlere... ...hirfet erbabına... ...hatta işsiz güçsüz serserilere kadar... ...her türlü içtimai tabakalara mensup insanlar... ...bu teşkilata dahil oluyorlardı. İşte şehirlerdeki esnaf da... ...yavaş yavaş bu teşekkülün içine girdiler. Bilhassa büyük şehirlerde... ...bu teşekkülün en kesif unsurunu... ...genç esnaf çırakları teşkil ediyordu... 13. asrın son yarısında Bilhassa Devlet Otoritesi'nin sarsıldığı zamanlarda bu kuvvetli teşkilat daima mevcudiyetini göstermiş, şehir hayatında faal bir rol oynamış, siyasi bir amin olarak daima hesaba katılmıştır. 15 yıldan beri muhtelif alimler tarafından tetkik edildiği halde ne menşei ne mahiyeti hala layıkıyla anlaşılamayan bu meseleyi, Gelecek konferansımızda izah edeceğimiz için burada daha fazla bir şey söylemeyeceğiz. 4. Fikri Seviye Osmanlı Devleti kurulduğu sıralarda Anadolu Türklüğü'nün dahili ve harici ne gibi siyasi şartlar içinde bulunduğunu ve içtimai bünyesini en umumi hatlarıyla ve kabil olduğu kadar vazih olarak izah ettiğimi ümit ediyorum. Bu izahı daha tamamlamak ve daha aydınlatmak için bahsedilmesi lazım gelen bazı esasi problemler daha vardır ki, onları da gelecek konferansta Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu tetkik ederken izaha çalışacağım. Yalnız bugünkü izahatımı hülasa etmek ve neticelendirmek için müsaadenizle birkaç söz daha söyleyeyim. 13. asır Anadolu Türk Cemiyeti, içtimai iş bölümü derecesi ve iktisadi inkişafı itibariyle, Aşağı orta zaman cemiyetlerinin en ilerlemiş olanlarından biridir. Bu cemiyetin siyasi bir ifadesi olan 13. asır Anadolu Selçuk Devleti de muntazam ve sağlam müesseselere malik merkeziyetçi bir devlettir ki 11. asırda Çin Türkistanından Marmara kıyılarına ve Kafkaslardan Basra körfezine kadar hakim olan Büyük Selçuk İmparatorluğunun siyasi ve idari ananelerine devam ettirmiştir. Selçuk Anadolu'su manevi kültür bakımından da oldukça yüksek dereceye erişmiştir. Çocuklara okuma yazma öğretmek maksadı ile her mescit yanına tesis edilen ilk mekteplerden başka her tarafta medreseler yapılmıştı. Bilhassa Moğol istilası üzerine şark sahalarından birçok alim, şair, mutasavvıfların Anadolu'ya gelip yerleşmeleri buradaki fikri faaliyetleri çoğaltmış, Selçuk medreselerine haklı bir şöhret kazandırmıştı. Anadolu'nun 13. asırdaki fikri hayatı hakkında ciddi tetkikler yapılmaya henüz şu son yıllarda başlandığından buradaki edebi ve felsefi faaliyetlerin mahiyetleri henüz iyice takdir edilmemiş bulunuyor. Halbuki muhtelif kültürlerin birbirleriyle temas ettikleri bu küçük Asya muhiti, taassup hislerinden azade, geniş felsefi düşünceleri hazme kabiliyetliydi. 12. asrın ikinci nasfından beri burada başlayan fikri hareketler 13. asırda bir takım büyük şahsiyetler yetiştirmiştir ki birçok isimler zikretmemek için sadece Mesnevi'nin ölmez şairi Büyük Türk Sofisi Mevlana Celalaldin Rumi'yi zikir ile iktifa ediyoruz. Gerek bu meseleyi gerek Türk dil ve edebiyatının bu devirde şimdiye kadar zam olunduğundan çok kuvvetli bir inkişaf gösterdiği hakikatini muhtelif yazılarımızda göstermiştik. Bütün bunlardan sonra artık büyük bir emniyetle söyleyebiliriz. 13. asır sonunda Anadolu Türk Cemiyeti ilhani hakimiyeti altında mütehhit ve müstakil bir siyasi varlık halinde bulunmamakla beraber bu hakimiyetin kuvvetle nüfuz edemediği sahalarda yeni yeni küçük siyasi teşekküller vücuda getirmektedir. Bu teşekkürlerden herhangi birinin tekrar büyük bir devlet şeklinde inkişafı için lazım gelen maddi ve manevi bütün kuvvet unsurları Anadolu Türk Cemiyeti'nde mevcuttur. Konferansımızın başında izah ettiğimiz dahili ve harici siyasi şartlar bu yeni devletin daha ziyade Garbi Anadolu'da kurulacağı imkanını göstermektedir. Gelecek konferansta bu imkanın ne gibi tarihi amiller tesiriyle ve ne şekilde tehakkuk ettiğini izaha çalışacağız. 3. Bölüm Sınır boylarında hayat ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu Osmanlılar siyasi bir teşekkül fakat iptidai ve zayıf bir teşekkül olarak Garbi Anadolu'nun şimal köşesinde tarih sahnesine ilk çıktıkları zaman Anadolu'nun nasıl bir siyasi ve içtimai vaziyette bulunduğunu göstermiştik. Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarzını anlayabilmek için daima göz önünde Bulundurmak icap eden o umumi şartlardan başka bu büyük hadise ile doğrudan doğruya bağlı birkaç mesele daha vardır ki onları da öğrenmek mecburiyetindeyiz. Şimdiye kadar üzerinde oldukça münakaşa edilmiş fakat iyi bir neticeye varılamamış olan birinci mesele bir etnoloji meselesidir. İmparatorluğun ilk çekirdeğini teşkil eden bu Türk unsurunun kavmi mahiyeti yani muhtelif Türk şubelerinden hangisine mensup olduğu. Bu münakaşalı meselenin halli bunların Anadolu'ya ne zaman gelmiş oldukları meselesini yani birçok münakaşalara rağmen hala halledilemeyen ikinci bir meseleyi de aydınlatacaktır. Benim kanaatime göre bu iki mesele her ne şekilde halledilirse edilsin Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarzını izah için birinci derecede mühim değildir. Böyle olduğu halde bu konferansın dar çerçevesi içinde onlara bir yer vermemiz, daha ziyade bunlara şimdiye kadar büyük ehemmiyet atpolunmasının manasızlığını göstermek ve bu hususta ileri sürülen nazariyelerin çürüklüğünü anlatmak içindir. Fakat bizi burada asıl meşgul edecek mesele 13. 14. asırlarda uçların ve bilhassa garbi Anadolu uçlarının dahili hayatının aydınlatılmasıdır. Geçen konferansta Anadolu'nun içtimai tarihi hakkında verilen izahatı tamamlamak ve yalnız Osmanlı Devleti'nin değil uçlarda teşekkül eden diğer beyliklerin de kuruluşunu anlamak için buna şiddetle ihtiyacımız vardır. Önce içinde doğduğu içtimai muhiti anladıktan sonra bu küçük siyasi teşekkülün süratle kuvvetli bir devlet haline gelmesini intaj eden dahili ve harici amillerin izahı daha kolay olacaktır. 1. Osman'ın kabilesi. Osmanlı sülalesini kendi içinden çıkarmak itibariyle bu devletin çekirdeğini teşkil eden unsurun Selçuklarla beraber Anadolu'ya gelen Türklerin büyük ekseriyeti gibi Oğuz yani Türkmenlerden olduğunu eski menbaalar müttefikan söylerler. Bu unsurun Kanglı adlı diğer bir Türk sümresine mensup olduğu hakkında bazı yeni müverrihlerde tesadüf edilen nokta-i nazar ciddi bir esasa dayanmaz. Yalnız bu unsurun Oğuzların hangi şubesine mensup olduğu mendaların bazılarında meskut geçilmekte, bazılarında ise Kayı kabilesine mensup olduğu tasrih edilmektedir. Mesela popüler mahiyetteki anonim tevarih Ali Osmanlarda ve Şükrullah'ın Bahçet-i Altevarit'inde Arşık Paşazade ve Oruç Bey tarihlerinde Osmanlı Hanedanı'nın sadece Oğuzlar'dan olduğu söylenir. Halbuki Murat 2 zamanında yazılan Yazıcıoğlu'nun Selçukname'sinde kayılardan olduğu tasrik edildiği gibi camı, cemain gibi silsilenamelerde ve Dede Korkut hikayeleri gibi milli hikaye mecmualarında düstur namai enveri ile ruhi, Lutfi paşa tarihlerinde ve nihayet İdris-i Osbehiştinde Kayıların diğer Oğuz boyları arasında şerafet ve asaletine ait bazı rivayetlerle birlikte bu fikir ileri sürülür. Son zamanlarda yazılan şah ve galb eserlerinde de ekseriyetle Osmanlıların Kayı kabilesinden oldukları kabul edilmektedir. Fiil hakika bunların Oğuzlardan oldukları hakkındaki rivayet Kayılardan olmalarına mugayir bir rivayet değildir. Sonra Kayı rivayeti evvelkilerden daha eski menbarlarda mevcuttur. Bunlardan bazılarının Oğuz ananelerinin Anadolu'da henüz unutulmadığı bir zamanda yazılması, hatta kayıların şeref ve asaletine dair menkıbeler uydurulması da bunu kuvvetlendirilmektedir. Osmanlı hükümdarları kendilerini kayılardan meseler, onların saraylarında yazılan eserlerde bu türlü menkıbeler uydurulmasına lüzum görülmeyecekti. Kayıların Oğuz boyları arasındaki ehemmiyetinden dolayı Osmanlı hükümdarlarının böyle bir iddiada bulundukları birden bir akla gelebilir. Fakat bu da doğru sayılamaz. Oğuz ananesine göre hükümdarlar en ziyade salur veya kınık boylarından yetişir. Osmanlı padişahları eğer kendilerine yalandan bir şecere uydurmak isteselerdi kendilerini onlara mensup sayarlardı. Şunu da düşünmek lazımdır ki bu Kayı rivayetinin tespit edildiği Murat 2 zamanında eski aşiret ananeleri büsbütün unutulmuş değildi. Bilhassa göçebeler arasında yaşayan ananevi rivayetlerle tezat teşkil edecek bir uydurma şecerenin meydana atılması manasız olurdu. İşte bu mülahazata istinaden devleti kuran ve ona adını veren Osman'ın ve babası Ertuğrul'un ne kadar küçük olursa olsun Kayılara mensup ehemmiyetsiz bir aşiretin başında bulunduklarını kabul edebiliriz. Osman'ın Ertuğrul'un asıl oğlu olmadığı, göçebe olmayan ve İslam ehli sünnetine bağlı bulunan yerleşik unsura mensup bulunduğu gibi, son zamanlarda ileri sürülen bazı fikirlerinde hiçbir esası yoktur. Osmanlı sülalesinin Türklerin detani ceddi sana kadar çıkarılan silsilenamelerine gelince, bugün bile Hazar ötesi Türkmenleri arasında hala türlü türlü şekillerde mevcut olan bu cinsi rivayetler, zannolunduğu gibi yalnız hükümdar ailesine değil, umumiyetle kayı boyuna ait ve sırf menkıbevi bir kıymeti haizdir. Osmanlı devleti kuvvetlendikten sonra, hem Osmanlı hanedanının asaletini artırmak, hem de bu suretle imparatorluğun bazı ana sırrına onları daha sempatik göstermek için, türlü münasebetler daha uyduruldu. Osman'ı komnenler soyundan getiren, yahut peygambere çıkaran türlü rivayetlerin, Tabii hiçbir tarihi mahiyeti yoktur. Müsbet olarak varabildiğimiz yegane netice Osman'ın küçük erşiretinin kayılara mensup olmasından ibarettir. Büyük Alman mütebahiri C. Marquardt Osmanlıların kayılara mensup olduğunu kabul etmekle beraber... Bu kayıların Türk değil Moğol olduklarını mühim bir eserinde kuvvetle iddia etmiş... ...ve hatta bundan ciddi bir müverrihe yakışmayacak bir takım neticeler de çıkarmaya çalışmıştı. O Kay adını taşıyan bir Moğol kabilesi ile Kayı eski şekliyle Kayı kabilesini birbirinin aynı sanmış idi. Bu eser hakkındaki bir tenkit makalesinde Profesör Paul Pelliot nüfuz nüfuzun nazarı ile bu kayı meselesi hakkındaki neticelerin çok şüpheli olduğunu söylemekle beraber J Nemet ve K Brokelman gibi bazı değerli Türkologlar Marko art'ın bu fikrini bir hakikat gibi kabul ediyorlardı. Kabul ediyorlardı. Kabul ediyorlardı. Kabul ediyorlardı. Kabul ediyorlardı. Kabul ediyorlardı. Kabul ediyorlardı. Kabul ediyorlardı. Ben daha 1919'da çıkan bir kitabımda Marco Art’ın düştüğü bu büyük hatayı tenkit ettiğim gibi 1925'teki bir makalemde de bu meseleyi daha etraflı olarak izah etmiştim. Merhum Profesör Barthold muhtelif yazılarında bu noktayı nazarımıza iştirak ettiğini göstermiştir. Osmanlıların Moğol cinsinden olmayıp Oğuzların kayı boyuna mensup olması yukarıda söylediğim gibi hadiselerin tarihi yürüyüşü üzerinde hiçbir suretle müessir olmamıştır. Bazı filologların dil tarihi bakımından bundan bir netice çıkarmak istemeleri hiçbir sağlam esasa dayanmış değildir. Çünkü Ertuğrul'un ve Osman'ın maiyetindeki küçük aşiret Oğuz kayılarının heyet mecmuasından mürekkep büyük bir kitle değildi. Geçen konferansta Selçuk devrindeki muhaceretlerden bahsederken izah etmiş olduğum gibi, Selçuklarla beraber Anadolu'ya gelen bir kısım kayılar, Anadolu'nun muhtelif sahalarına hatta belki de sair boylardan daha fazla dağılmışlardı. Anadolu-Selçuk tarihinde bazı Oğuz aşiretlerinin oldukça kuvvetli vahdetler halinde, bir takım hareketlerde bulunduklarını biliyoruz. Lakin ne Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan evvel ne de sonra, ...kayı ismini taşıyan hiçbir harekete tesadüf edilmemektedir. Anadolu hakkındaki tarihi menbaaların bu kifayetsizliğine karşı... ...başka menbaalara ve bilhassa toponimiye müracaat mecburiyeti vardır. Bu hususta teferruata girişmeyerek... ...kısaca elde edebildiğimiz neticeyi izah edelim. Eskiden beri Oğuzlar'ın mühim bir şubesi olan kayılar... Selçuklar devrinde umumi Oğuz hareketlerine iştirak ederek Şark'tan garba doğru gelmişlerdir. Bunlardan bir kısım Maverai Hazar Türkmenleri arasında, bir kısmı Mazenderan'da, Azerbaycan ve Arran, Cenubi Kafkasya'da kalarak yerleşmişler veya başta Türk kabileleriyle karışmışlardır. Anadolu'ya gelen kısmın muhtelif parçaları ayrılarak çok dağınık sahalarda yerleştirildiği anlaşılıyor şimali Anadolu'da Erzincan ve Su şehri havalisinde Amasya, Çorum, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Gerede, Bolu, Düzce civarlarında eski Eskişehir, Mihaliç, Orhan, Eli sahasında, hala Kayı ismini taşıyan köyler olduğu gibi Cenup'ta da Kilikya havalisinde, Isparta, Burdur, Fethiye civarlarında ve daha garba doğru Denizli, Muğla, Aydın, Ödemiş taraflarında da bunların bulunduğu yine köy isimleriyle teayyün ediyor. Bu zikrettiğimiz isimler kayıların nerelere iskan edilmiş olduğunu ve adeta garba doğru muhaceret yollarını işaret etmektedirler. İşte muhtelif yerlere dağılmış olan bu kayılardan küçük bir kısım, önce Ertuğrul'un ve sonra da Osman'ın mahiyetindeki bu ehemmiyetsiz aşiret yeni bir siyasi teşekkülün çekirdeğini teşkil etmekle beraber teşekkür eden devletin mahiyeti üzerinde hiçbir suretle müessir olmamıştır. Rolleri içlerinden bir devlet kurucusu çıkarmak ve başlangıçta ona istinadgah teşkil etmek gibi biraz da tesadüfe bağlı ve tamamen politik olan bir avuç halkın bundan başka bir tesir yapmasına, mesela bazen iddia olunduğu vecihiyle Osmanlı lehçesinin esasını teşkil etmek gibi hiçbir nokta iyi nazardan imkanda yoktu herhalde bu küçük aşiret parçasını o zaman Anadolu'nun garp uçlarında yaşayan sair Türklerden ve küçük Türk aşiretlerinden ayırmaya, ona diğerlerinden farklı hususi vasıflar ve tesirler isnat etmeye, tarihi bakımdan asla imkan olmayacağını kat'i surette söyleyebiliriz. Osmanlıların kayılardan olduğunu ve kayılarında daha ilk Selçuklu fatihleriyle beraber, Anadolu'ya gelip dağıldıklarını bu surette tespit ettikten sonra Osmanlı Hanedanı'nın ecdadının Anadolu'ya gelmeleri hakkındaki karışık, mütenakız rivayetlerin tahlil ve tenkidine geçebiliriz. Yazılışları itibariyle daha eski olan menbalar umumiyetle Osmanlıların ecdadının Şarki Anadolu'ya Selçuklarla beraber geldiğini söylerler. Daha muahhar menbaalarda ise bunların Horasan'da Mahan civarında otururlarken... Cengiz Estilası üzerine garbe geldikleri yazılıdır. Bazı müellifler bu iki rivayeti birbiriyle telif ederek, önce Horasan'a, sonra Aklat'a ve oradan da garbe geldiklerini kaydederler. Hanberden başlayarak Marquardt ve Gibons'a kadar bir takım Avrupalı müverrihler bu karışık Vak'a rivayetlerinden neticeler çıkarmaya çalışmışlardır. Bütün bunlarda hatta bunlara istinad eden en son gaf ve şark eserlerinde Osmanlıların garbi Anadolu'ya Moğol istilasını müteakıp geldikleri hala tekrar edilip durur. Halbuki yukarıda izahatımızda Osmanlı Hanedanı'nın mensup olduğu aşiretin ve kayıların, Selçukların ilk müteahatını müteakıp Anadolu'ya gelip parça parça muhtelif sahalara ve bilhassa uç sahalarına yerleştikleri düşünülürse, eski analleri dolduran bütün o muhacaret hikayelerinin tarihi bir esası olmadığı anlaşılır. Esasen bu muhtelif rivayetleri veren ilk menbaların mahiyeti düşünülür ve bu muhacaret rivayetlerinin tarihi bir tenkidi yapılırsa bu kanaate varmamak kabil değildir. Bereket versin yukarıda da söylediğimiz gibi bütün bunlar Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunu anlamak için esasi mahiyette meseleler değildir. Bütün bunlardan müsbet olarak çıkan neticeyi kısaca tespit edelim. 13. asır sonlarında Ertuğrul ve sonra Osman fiili değil fakat nazari olarak Konya sultanlarına ve daha sonra İlhanilere tabi olan uç aşiretlerinden birinin kayılara mensup küçük bir aşiretin reisleriydiler. Frigya'nın şimal garbisinde eski şehir havalisindeki Türk Bizans hudud sahası üzerinde yaşıyorlardı. Halbuki o sırada Garbi Anadolu uçlarında yaşayan ve fırsat buldukça Bizans topraklarına hücum eden çapullar yapan, hatta bazı istihkamlar, kasabalar ele geçiren ve yeni siyasi teşekkürlerin temelini kuran bir takım uç beyleri de vardı. Küçük, ehemmiyetsiz bir aşiretin başında bulunan Osman, böyle bir sahada ve muhtelif rakip kuvvetler arasında nasıl ve niçin Osmanlı Devleti gibi bir siyasi teşekkürün esasını kurabildi. Bunu anlayabilmek için her şeyden evvel uçların dahili hayatını, oradaki ictimai şartları, dini, iktisadi ve siyasi amilleri anlamaya ihtiyaç vardır. 2. Uçlarda hayat. A. Askeri ve idari teşkilat. Emevi ve Abbasi imparatorluklarının Bizans'la daimi mücadeleleri neticesi olarak Serhatlerde hususi teşkilat yapılmıştı ki Anadolu Selçukileri de buna mümasil olarak memleketlerinin şah ve gar hudutlarında uç teşkilatı vücude getirmişlerdir. Bir taraftan Serhatleri düşman tecavüzlerine karşı müdafaa etmek, diğer taraftan fırsat buldukça onların topraklarına akımlar yaparak ganimet elde etmek maksadıyla kurulan bu teşkilat tabiatı ile Türkmen aşiretlerine istinad ederdi. Hatta bundan dolayı daha E. Quatreme'den başlayarak Barbier de Maynard, Stanislas Guyard, G.H. Schaefer, E. Blochet, Nicholson, Clement, Huart muhtelif İslam metinlerinde tesadüf ettikleri bu uç kelimesini bir Türk aşiretinin adı sanmışlardır ki bir yazımda bu sui tefehümü tahsiye çalışmıştım. 13. asırda Selçuk Devleti'nin en mühim uç teşkilatı küçük Ermenistan hududu ile Antalya, Alaiye gibi limanları ihtiva eden Akdeniz kıyılarında ve bunların hepsinden mühim olarak Garbi Anadolu'da ızlık imparatorluğu idi. Selçuk Devleti sahil memleketlerinin muhafazası için gerek Akdeniz gerek Karadeniz'de sahil kuvandanları ve onların maiyetinde sahil beyleri bulundururdu. Fakat kara hudutları daha mühimdi. Sultanlar lüzum gördükleri zamanlar uçlardan çağırdıkları kuvvetlerle ordularını takviye ederlerdi. Bu kuvvetler kendi reislerinin maliyetinde bulunan göçebe Türkmen aşiretlerinden mürekkepti. Herhangi ve kuvvet kazanarak etrafına muhtelif küçük aşiretler toplamış bazı aşiret reislerine merkezi idareci uç unvanı ünvanı verilir fakat onların fevkinde olarak da Devlet ricalinden bir veya birkaç büyük uç emiri tayin olunurdu. 13. asırda yağa basan oğulları Ali Bey, Şahip Ata oğulları gibi merkezden tayin edilen büyük emirlerden başka Gazi Mehmet Bey, Salur Bey, İlyas Bey gibi bir takım büyük uç beylerinin mevcudiyetini, hatta bunların bazen hükümete karşı duracak ve mühim gaileler çıkaracak kadar kudretli olduklarını tarihi menbaalardan öğreniyoruz. Devlet hazinesine nakdi ve ayni muayyen bir vergi veren bu uç beyleri, muhtelif sebeplerle bazen de vergi hesaplarını görmek üzere payitahta gelirlerdi. Antalya, Alayiye gibi sahil mantıkları ile Garbu Cenubi hudurdunda, Menderes üzerindeki kesip aşiretler üzerinde büyük bir nüfuzu olduğu anlaşılan bu Gazi Mehmet Bey, uçlardaki askeri kuvvet için Türkmenlerin umumiyetle giydikleri kızıl kilahlardan farklı olarak, beyaz külah icat etmişti. İbn Batuta'nın bahsettiği ahilerin beyaz serpuşu ile Osmanlı hükümdarı Orhan'ın ve maiyetinin giydiklerinden bahsolunan ve menşe'i hakkında şu son zamanlarda türlü türlü garip nazariyeler yürütülen beyaz serpuş Akberk'ın menşe'ini buna islat etmek sanırım ki yanlış olmaz. Uçların idare tarzı, merkezi idare ile tarzı münasebetleri gibi bir takım meseleler hakkındaki kat'i bir şey söyleyemeyeceğiz. Yalnız daha 12. asırda bile merkezi idareye tabi olmayan bu uç Türkmenlerinin Bizanslılara karşı kendi başlarına harekette bulunduklarını, çapullar yaptıklarını, büyük ganimetler ve binlerce esirler aldıklarını biliyoruz. Ya bir fidye inecat mukabilinde serbest bırakılan Yahut orta zamanda dünyanın her tarafında olduğu gibi satılan bu esirler maddeten mühim bir menfaat temin ediyordu. Esirlerin siyasi ve içtimai mevkiğine göre bazen çok yüksek bir fidye inecat alınıyordu. Frederick Barbaros ordusunu, Anadolu'dan geçerken muntazam Selçuk kuvvetlerinden daha fazla hırpalayan ve daha Komnenler zamanında sürülerini otlatmak için Edremit civarlarına kadar ilerleyen bu kudretli Türkmen aşiretleri, bu müstakil hareketleri ile Selçuk imparatorlarını harici siyasetlerinde bazı müşkilata uğratıyorlar, arzuları hilafına onları Bizans'la harbe sürüklüyorlardı. Mamafih o devirlerin harp ananesine göre uçlardaki bu mahalli çarpışmalar, akınlar, devletler arasındaki sulhu iki taraftan biri bunu vesile yapmak istemeyince asla ihlal etmiyordu. Öslak İmparatorluğu Konya Sultanlığı ile dost geçindiği halde arazisini Türkmenlerin bu daimi akınlarına karşı muhafaza için Serhatler'deki müdafaa tertibatını tazim etmişti. Daha Arap istilaları zamanında hudut üzerinde askerlikçe mühim noktalarda bilhassa dağ geçitlerinde müstahkem mevkilerden mürekkep bir müdafaa hattı yapılmış ve bu hattın müdafası için Akritai ismi altında hudut muhafız kıtaları kurulmuştu. Bir zamanlar çok kuvvetli olan bu hudut teşkilatı yüzyıllar içinde türlü değişikliklere uğrayarak zayıflamıştır. Palçuk İmparatorluğu zamanında garba doğru çekilen ve Komnenler zamanında 12. asrın son nesibinde esaslı surette tanzim edilen bu hudut teşkilatı 13. asırda Bitinya dağlarında yani Küçük Asya'nın şimali garbi köşesinde temerrüz etmişti. Muayyen topraklara malik ve vergiden muaf olan İslam men bağlarında Kıharaita yani Akritler diye zikredilen bu hudut müdafileri Özmık İmparatorluğu zamanında vazifelerini muvaffakiyetle yaptılar. Payitahtın Bizans sanakli üzerine uzun müddet bu müdafaa tatibatına ehemmiyet verilmedi. Bilhassa Michel, paleolog, masrafı günden güne çoğalan İmparatorluk hazinesine varidat bulmak için iratları akritlere ait olan arazinin mühim bir kısmını müsaade etti. İktisadi mezhefleri sarsılan akritler, İsyan ettilerse de fena halde tedib bulundular. Muhtelif unsurlara mensup olan bu hudut muhafızlarından bir kısmının, mesela imparator Vatatzes tarafından 13. asırın ilk yarısında Rumeli'den nakledilip bu hudutlara yerleştirilen 10 bin aileden mürekkep Hristiyan komand Türkleri gibi karşı tarafa iltihak ettiği tahmin olunabilir. İznik pahiyat olmaktan çıktıktan sonra uçlardaki Türk beylerinin yavaş fakat katil surette garba doğru topraklarını genişletmelerinde ve Moğol taziiki altında Selçuk hakimiyeti zayıfladıkça Bizans hudutları üzerinde yeni siyasi teşekküllerin kurulmasında Bizans hudut müdafasının zayıflamış olması büyük tesir icra etmiş bu işi çok kolaylaştırmıştır. Uçlardaki Türk aşiretlerinin beyleri Şeklen Selçuk Sultanlığı'na tabi olmakla beraber fırsat buldukça onu dinlememekten ve müstakil hareketlerde bulunmaktan geri durmuyorlar, vergilerini ek fiili tehditler altında veriyorlardı. Prensler arasındaki tas kavgalarında onlardan birinin tarafını iltizam ediyorlar, dahili itişaşları artırıyorlardı. Asiler uç beylerinin yanında bir ilticagah buldukları gibi her isyan hareketi de uç aşiretleri tarafından mutlaka yardım görüyordu. Merkezi idarenin zafı karşısında memleket dahilindeki zengin Türk tacirlerinin kervanları da bunlar tarafından çapullara maruz kalıyordu. Baybars'ın kanseri işgaline kadar... Yani Anadolu'da Moğol hakimiyeti henüz fiili bir işgal mahiyetinde değilken bile merkezi idareyi tanımayan ve üzerlerine askeri kuvvetler sevkine mecburiyet hasıl olan buç beyleri İlhani hakimiyetine karşı daha muhasım bir vaziyet aldılar. Ve dahili idarenin karışıklığından istifade ederek mahalli nüfuzlarını kuvvetlendirdiler. Mu'in Aldin Pervane'nin idaresi zamanında yani Abaka'nın baybas istilasının intikamını almak için Anadolu'ya gelmesinden evvel uç emaretine tayin olunan sahip ata oğullarına Kütahya, Sandıklı, Gorgoron ve Akşehir, Kıhaş olarak verilmişti. 14. asır başında önce Emir Çoban sonra oğlu İlhani valisi Demirtaş bu uçlarda Yerine göre siyasi tedbirler veya askeri tedbirlerle ve uçlardaki beyliklerin fiili mevcudiyetlerini tabi bir devlet gibi kabul etmek suretiyle nüfuzlarını tesis edebilmişlerdir. Sayfa 77 14. asır ortalarına ait bir menbada İlhanilere tabi olup onlara vergi veren Anadolu uç memleketleri Karaman, Germiyan, Hamidoğulları, İnançoğulları, Orhan, Umurbey Bey Sinop, Kastamonu, Gerede ve Bolu olarak gösterilmiştir. Bazı sikkeler ve kitabelerle Masalik al-Abşar'daki bir kayıt, İlhani Devleti'nin son inhitat ve sükut zamanlarında bile bu üç memleketlerinde Moğol hakimiyetinin büsbütün ortadan kalkmadığı zannını vermekte ise de... ...bunun belki de Anadolu'da İlhanî hakimiyetinin varisi olan kuvvetli Eretna devleti ile... ...hoş geçinmek için takip edilen bir siyasetin neticesi olması muhtemeldir. Uçlar yalnız göçebe veya yarım göçebe Türkmen aşiretlerine mahsus yerlak ve kışlakları muhtevi sahalar değildi. Her aşiretin kendisine mahsus yerlak ve kışlakları olmakla beraber... Uçlarda birçok köyler, küçük kasabalar hatta mühim noktalarda küçük müstahkem mevkiler de vardı. Bütün bunlardan başka hudutların biraz gerisinde sayıca çok olmamakla beraber bazı büyükçe şehirler de vardı ki Bizanslılardan zapt edilmiş olan bu müdafalı şehirler uç beyliklerine merkez vazifesini görüyordu. Türk sahasında Müslüman Türk köylerinden başka Hristiyan köyleri mevcut olduğu gibi şehir halkı da İslam ve Hristiyan karışıktı. Aynı suretle Bizans topraklarında da oralarda yerleşmiş Müslüman Türklere tesadüf olunuyordu. B. Halk, etnik ve dini unsurlar. Arazi muhtelif kıymette tımarlara ayrılmış olup az varidatlı tımarlar İslam ananesine göre gazi, veya Türk ananesine göre alp unvanını taşıyan uç askerlerine mahsustu ki adeta ırsi mahiyette olup oğullarına intikal ediyordu. Buralarda artık tamamen ziraat hayatına geçmiş Türklerden başka Türk İslam aleminin her tarafından kendilerine her ne suretle olursa olsun bir maişet vasıtası aramaya gelmiş bir takım serseriler Moğol Tazyaki ile Orta Anadolu'dan inerek aileleri ve sürüleriyle beraber yerleşecek bir toprak veya mera arayan Türkler vardı. Bizans topraklarının emniyetsizliğinden veya vergilerin ağırlığından mustarip olan Bizans'a tabi halk, artık kendilerini müdafaa edemeyerek, sadece ağır vergiler almakla iktifa eden bu imparatorluğa tabi olmaktan ise, hafif bir vergi mukabilinde mal ve can emniyetlerini temin eden Türk beyliklerinin idaresine girmeyi tercih ediyorlardı. Hakikaten uç beylikleri yavaş yavaş çapullarla yaşayan bir aşiret halinden çıkarak tebasının menfaatlerini koruyan muntazam siyasi teşekküller halinde inkişaf etmeye başladıktan sonra vaziyet bu şekle girmişti. Bizans'ın Fas kavgaları etrafında dönen siyasi ve idari enerjisi, askeri zaafı, Yardımlarına müracaat edilen mesela Katalanlar gibi ücretli serseri kafilelerinin halka yaptıkları mezalim, latinlik ve katoliklik düşmanlığı, bütün bunlar Türk hoduklarını mütemadî garba doğru ilerleten amillerdi. İran, Mısır ve Kırım Müslüman merkezlerinden gelen medreselilerle, Orta ve Şarkıyı Anadolu'dan gelen Selçuk ve İlhanî bürokrasisi mensupları, bu uç beyliklerinde yavaş yavaş bir idare makinesi kurmakta, kültür müesseseleri vücuda getirmekteydiler. Uçlar ilerledikçe onun arkasında şehir ve köy hayatı inkişaf etmekte, nüfus kesafeti artmakta, iktisadi faaliyet kuvvetlenmekteydi. Bu uç Darül İslam'ın müntehasında bulunması, buradaki mücadelelere az çok dini bir mahiyet, bir mukaddes cihat rengini de verdiği için mücahit derviş kisvesine bürünmüş muhtelif akidelere malik türlü türlü insanlar, Serseri derviş zümreleri de zahiren gaza etmek, hakikatte ise bir medar-ı bulmak için buralara geliyorlardı. Bunların bir kısmı köylere ve göçebeler arasına gelen ve kuvvetli bir heterodoksi propagandası yapan ve hatta bu propagandalarını Hristiyanlara da teşmil eden Türkmen dervişleridir ki onlardan biraz aşağıda bahsedeceğiz. Şehir ve kasabalara gelip yerleşen diğer kısım dervişler ise bunlardan büsbütün farklı sünni tarikatlere mensup kimselerdi ki Türkmen aşiretleri üzerinde hiçbir zaman kuvvetli bir tesir icra edememişlerdir. Gerek bu şehirlere yerleşen derviş tarikatlerinin gerek medreselerin propagandalarına rağmen uçlarda aynı hakimiyet altında yaşayan Müslüman ve Hristiyan unsurlar arasında dini sebeplerden çıkmış herhangi bir mücadeleye tesadüf etmiyoruz. Bu hükmü daha genişleterek aşağı orta zaman Anadolu tarihine ve bilhassa bu tarihin Selçuk devrine tereddütsüzce tatbik edebiliriz. Yukarıda şehir hayatından bahsederken bu meseleye biraz temas etmiştik. Anadolu'da müfrit bir İslami siyaset takip eden ve Mehdi rolü oynamak isteyen Demirtaş'ın bir aralık Hristiyanlarla Yahudilerin kıyafetini ayırmak teşebbüsünde bulunması gibi devamsız ve çok nadir bazı vakalar hiçbir şey ifade etmez. Buna karşı eskiden beri Selçuk İmparatorlarının, Danışmendilerin, Hristiyan ve Müslüman tebalarına karşı geniş ve müsavatçı siyasetlerini gösterecek birçok delillere malikiz. Hristiyan ve Müslüman unsurlar karşılıklı iki muhasım sıfatı ile Türk-Bizans sudutları üzerinde yaşadıkları halde bile aralarında asla derin bir husumet mevcut değildi. Bizans müverihleri daha 12. asrın ortasından evvel o zaman bir hudut mantıkası olan Beyşehir Gölü üstündeki adacıklarda oturan Rumların Türklerle sıkı münasebetleri sebebiyle Türk adet ve itiyatlarını kabul ettiklerini hatta onlarla dostane münasebetlere girişerek Bizans imparatorunun emirlerine ehemmiyet vermediklerini kaydediyorlar. S. Kalando'nun ehemmiyetini pek doğru olarak tebaruz ettirdiği bu hadise... ...uçlardaki Müslüman-Hristiyan münasebetlerinin mahiyetini pek açık olarak gösteriyor. Şu son senelerde digenis Epopesi ile Seyyid Battar romanı hakkında çok mühim neşriyatta bulunan... ...Profesör Henry Gregory, bunların birbirinden derin dini uçurumlarla ayrılmış iki muasım cemiyetin ifadesi değil... ...bilakis hayat şartları birbirine çok benzeyen ve birbiriyle sıkı ve hatta dostça daimi temas halinde bulunan içtimai zümrelerin bir makesi olduğunu pek haklı olarak göstermiştir. Bunu Seyyid Battan romanının bir devamından başka bir şey olmayan diğer bir Türk romanında yani Danışman Namede ve Trabzon İmparatorlukları ile Akkoyunlu Türkmenlerinin mücadelelerinden bazı sahneleri ihtiva eden Dede Korkut kitabında da görmek kabildir. Epik nevin hususi karakterlerinden olan mücadele sahnelerine, dini tassup hissiyatına rağmen bütün bunlarda hiçbir derin husumet nefesleri hissedilmemektedir. Gerçi 13. ve 14. asırda hudutlarda Türk ve Bizans kuvvetleri arasındaki bazı mücadelelerin, bazı fütühatın her iki taraf için ağır ve kanlı olduğu malumdur. Mağlup ordunun arkasından şehir ve kır halkının bir panik halinde kaçtığını gösteren kayıtlar vardır. Lakin o devir için çok tabii olan bütün bu gibi bazı hadiselere rağmen Müslümanlarla Hristiyanların mütekabil vaziyetleri muasım uçlarda dahi yukarıda anlattığımız mahiyetteydi. C-, C, C İslamlaşma Burada sırası gelmişken ihtida meselesinden de kısaca bahsedelim. Selçuk devrinde Anadolu'da Hristiyanlar arasında ihtidalar elbette mevcuttu. Nitekim Selçuk Ricali arasında içlerinde hatta komnenler ailesi gibi yüksek Bizans aristokrasisine mensup bir takım mühtelitlerin bulunduğunu biliyoruz. Bunlardan başka alimler, sanatkarlar hatta meşhur mutasavvıflar arasında ya kendileri yahut babaları Hristiyanlıktan dönmüş olanlar yok değildir. Uzun zaman temaslar, Müslümanların devlet idaresindeki imtiyazı mevki, İslam olmayanlara mahsus bazı tekaliften kurtulmak arzusu, bilhassa psikolojik ve ekonomik sebepler bu hususta az çok amil olmuştur. Gerçi İlhaniler zamanında bazen Müslümanlar aleyhine dini mahiyette tazlikler yapıldığını, hatta Baydun'un Hristiyanları fevkalade iltizam ederek onların teşvikiyle ile İslamlar aleyhinde bazı tedbirler alındığını biliyorsak da, dini olmaktan ziyade siyasi maksatlarla yapılan bu gibi hareketlerin mahdut zamanlara münasir olduğu unutulmamalıdır. 14. asrın ikinci yarısında bile Anadolu'da henüz Müslüman olmamış bazı Moğol ricalinin mevcudiyetini biliyorsak da bilhassa Gazan devrinden başlayarak Anadolu'da İslam unsurunun tekrar eski imtiyazı mevkiini kazandığı muhakkaktır. Mahmahfih bütün bu şartlar dahilinde bile Belçuk ve İlhani devirlerinde Şaki ve Orta Anadolu Hristiyanları arasında ihtidanın iddia olunduğu kadar ehemmiyetli bir mikyasta olmadığı söylenebilir. 13. asır sonlarında Anadolu Hristiyanlarından alınan Cizye'nin umumi varidat arasında mühim bir mevki tuttuğu hakkında Aksarayi'nin ifadesi de bunu teyit ediyor. Acaba 14. asırda Garbi Anadolu'daki Türk Beylikleri memleketlerinde bu ihtida meselesine nispetteydi? Bir takım büyük Bizantinistlerin ve Gibos'ta dahil olmak üzere birçok tarihçilerin iddia ettikleri gibi bilhassa Osmanlı sahasında Rumların geniş mikyasta bir ihtidası olmuş mudur? Gibos bu nazariyesini teyit için Bursa ve asıl İznik şehirlerini örnek gösteriyor. Gerçi Bizans Patrikhanesi'nin 1339-1340'da İznik halkına hitaben neşretmiş olduğu meşhur beyanname, burada oldukça geniş bir ihtida emiliyesinin vukuuna delalet etmektedir. Fakat buna ifade ettiğinden çok fazla bir şumul isnat etmemelidir. Bizans hakimiyeti altında çok kalabalık bir şehir olan Iznık'ın fetinden kısa bir zaman sonra oradan geçen İbn Batuta'nın müşahedesine göre çok az nüfusa mallik bulunması ki olsun faz ettiği gibi Bura halkının büyük miktarda ihtida ederek Osmanlı topraklarına dağıldıkları suretinde tefsir olunamaz. Hüsnük nüfusu İmparatorluk payitahtının İstanbul'a nakliğinden sonra o havalinin emniyetsiz bir hudut memleketi haline gelmesi dolayısıyla daha Osmanlı fethinden evvel çok azalmış olmalıdır. Ondan başka eğer şehir halkı Kamilan ihtida etmiş olsalardı Orhan onları herhalde yerlerinde bırakırdı. Bundan başka Osmanlı Devleti'nin hiçbir zaman cebri bir İslamlaştırma siyaseti takip etmediği ve büyük şehirlerde toptan ihtida emeliyesinin adeta imkansız olduğu da göz önüne alınmalıdır. Osmanlı menbaaları mesela Aşık Paşazade ilk Osmanlı fütühatı esnasında bazı Hristiyan köylerinin Osmanlı idaresinin adaleti sebebiyle kami Müslüman olduklarını söylerse de şifahi ananelere dayanan bu gibi rivayetlerin tarihi ve suhku şüphelidir. Yine aynı menba şehirlerde ihtidadan hiç bahsetmemekte ve fethedilen yerlerdeki Hristiyan halkın Hristiyan kaldıklarını da söylemektedir. İbn-i geçişi esnasında tamamen Hristiyan halkla meskun olan göynük Osmanlı menbaalarına göre bu asır sonlarına doğru İslamlaşmış olacak ki Yıldırım Bayezet İstanbul'da kurduğu İslam mahallesini buradan ve Torbalı'dan getirdiği halk ile tesis etmiştir. Bu rivayet doğru bile olsa bunu umumi bir ihtida neticesi olmaktan ziyade oraya yeni Türk unsurunun yerleşmesiyle izah etmek daha doğrudur. İstanbul'daki İslam mahallesine henüz yeni Müslüman olmuş Rumların yerleştirilmesi mantıken kolay kabul edilemez. Gib olsun hemen İslamlaştığını iddia ettiği sahalarda münhasıran Rumlarla meskün köylerin Mehmet 1 hatta Murat 2 zamanında mevcudiyeti resmi vesikalarla sabittir. Bütün bu deliller karşısında ne Osmanlı ve ne de Garbi Anadolu'daki diğer beylikler sahasında sürat ve gelmiş kitle halinde ihtidaların mevcudiyetini tasavvur etmemek daha doğru ve daha ihtiyatkardır. Bu üç beylikleri yukarıdan beri verdiğimiz izahattan kolaylıkla anlaşılacağı gibi şarttan mütemadi gelen Türk ve İslam unsurları sayesinde nüfus kesafetlerini mütemadi artıracak bir vaziyetteydiler. Binaenaleyh bu hadiseyi izah için olsun yaptığı gibi ihtida amilini ileri sürmeye hiç lüzum yoktur. Bu mülazatımızla 14. asırın ilk nusufunda Hristiyan unsurlardan bir Kasımların İslamlaştığını büsbütün inkar etmek istemiyoruz. Daha 12. asırdan beri kitle üzerindeki manevi prestijini kaybetmiş olan Ortodoks kilisesinin vaziyeti milhasla iktisadi menfaatler karşısında bu iktida ameliyesini mazur gösterecek bir haleti vicdaniye doğurmuş olduğu gibi heterodox zümreler içinde bu büsbütün kolaydı. İşte bu itibar ile burada sadece şunu göstermek istiyoruz ki... ...Anadolu'da bu ihtida bu devirde mahdut nispette ve yavaş olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda büyük nispette ihtidalar Osmanlı Devleti Balkanlara yerleştikten sonra... ...yani en ziyade 15. asırda Balkanlar'da olmuş ve 16. 17. asırlarda da devam etmiştir. Osmanlıların ilk siyasi teşekküllerini kurarken idare unsurlarını bulmak için... Muhtedi Rumlara muhtaç oldukları iddiası da bütün bu izahatımızdan anlaşılacağı veçiyle tamamen esassızdır. 14. asırdaki bütün büyük devlet adamlarının Türk oldukları, Rum dönmesi olduğu iddia edilen Evrenos, Evren artı Uzunda, eski Türk aristokrasisine mensubiyeti, muhtedi ricalin ancak birkaç kişiden ibaret olduğu artık bugün tarihi bir hakikattir. Osmanlı Devleti 14. asırda doğrudan doğruya Türk unsuru tarafından kurulmuştur. Devlet 15. asrının ilk yarısından sonra muhtelif unsurlara hakim büyük bir imparatorluk şeklinde inkişafa başladıktan sonradır ki Bizans İmparatorluğu, Abbasi İmparatorluğu gibi idare makinesine Osmanlılaşmış diğer unsurlar da girmiştir. İmparatorlarının mühim bir kısmı bile yabancı unsurlardan olan Bizans İmparatorluğu'nun bu mahiyeti, nasıl Rum unsurunun idare kabiliyetsizliğine bir delil olamazsa, Osmanlı İmparatorluğu'nun mümasıl vaziyeti de Türklerin idare kabiliyetsizliği için bir delil olarak kullanılamaz. D. Askeri, dini, mesleki, korporatif teşekkürler. Tif teşekkürler. Tif teşekkürler. Tif teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. teşekküller. Tif teşekküller. Üç beyliklerindeki içtimai hayat şartlarını ve Türklerle Hristiyan unsurların karşılıklı vaziyetlerini izah ettikten sonra, buralarda faaliyet halinde bulunan muhtelif içtimai teşkilatları en umumi hatları ile ayrı ayrı göstermeye çalışalım. İlk Osmanlı analistlerinden Paşa Zaden'in yalnız eserinin bir yerinde Anadolu'da büyük ve müstakil teşkilatlar şeklinde mevcudiyetlerinden bahsettiği dört teşkilat vardır ki yalnız uç beyliklerinin değil hatta umumiyetle Anadolu'nun siyasi ve içtimai tarihini anlamak için bunlar hakkında doğru bir fikir edilmek zaruridir. Bu teşkilatların köklerini orta zaman İslam tarihinin daha ilk asırlarında ve İslam dünyasının muhtelif coğrafi sahalarında aramak icap ettiği halde... bunların muhtelif zaman ve mekanlarda başka başka unvanlar altında görülmesi... sonra birbirine çok benzeyen ve hatta birçok defalar birbirine tedahül eden bu içtimai zümreler hakkında... bazen en esasi menbaalarda bile türlü tesirlere müsait mühem hatta yanlış malumat verilmesi... Ve nihayet birçoğu henüz yazma halinde bulunan bu menbaların mütehassıslar arasında bile iyice malum olmaması, şimdiye kadar bu hususta sağlam ve müsbet neticeler elde edilmesini ben etmiştir. Uzun zamanlardan beri İslam dünyasındaki bu cins içtimai teşekküllerin tetkiki ile uğraştığım cihetle, tetkiklerimin neticelerini burada en kısa ve en basit bir şekilde arz etmek isterim. 1- Gaziler ve Alpler Aşık Paşazade'nin gaziyanırım, başka menbaaların alpler, alp erenler gibi unvanlar altında zikrettikleri bu zümre, yalnız Anadolu Selçuk İmparatorluğu'nun çökmesi devrinde değil, daha ilk Anadolu fütuhatı esnasında mevcut bir içtimai teşekküldü. Gerçi daha İslamiyet'ten evvelki Türkler de, Kahraman, cengaver manasına bir lakap olan ve prenslere de verilen Alp unvanı, İslamiyet'ten sonra da hatta Müslüman Türk devletlerinin resmi unvanlarında bile devam etmişti. Fakat Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra bazen onunla beraber, bazen de yalnız başına dini mahiyetteki Gazi lakabı kullanılmaya başlanmıştır. Bin mücahitlerine verilen bu şerefli lakabın, Anadolu'da danışmantliler sülalesinde ve daha sonra bir takım uç beylikleri hükümdarlarında bir unvan olarak kullanıldığı görülüyor. İslam devletleri ümerasına mahsus türlü türlü lakaplar taşıyan Anadolu Selçuk Ricali arasında nadiren ve uç beylikleri ümerasında daha çok olarak alp unvanının istimaline rast geliniyor. Tarihi manbalarda bazen umumi olarak bütün Müslüman ordusu efradını ifade için kullanılan gaziler tabiri umumiyetle daha dar ve daha hususi bir mana ifade eder. Yani onunla ordudaki veya büyük şehirlerdeki muayyen bir zümre kast olunur. Anadolu Selçukilerinin, Danışmandilerin, daha evvel Büyük Selçukluların ordularında bu gaziler zümresi mevcut olduğu gibi daha evvel yani Samanoğulları zamanında da Orasan ve Mahvera -ün Nehir sahalarında da bu gazilerin bulunduğunu biliyoruz. Ekseriyetle geçinecek bir toprağa ve kendini yaşatacak bir işe sahip olmayarak, iktisadi zaruretler karşısında maişet vasıtalarını orta zamanın mütemadî harplerinde ve dahili itişaçlarında arayan böyle tufeyli bir sınıfın vücuda gelmesi pek tabiiydi. idi. Hükümet teşkilatının mahdut ve zayıf olması, hükümdarların ve emirlerin dahili ve harici düşmanlara karşı sık sık ücretli asker bulmaya mecbur olmaları, yalnız hudutlarda değil, siyasi ve kültürel büyük merkezlerde de böyle bir zümrenin teessüsünü intac etmişti. Daha 8. asır sonlarında Bağdat'ta Abbasi Hanedanı'nın dahili mücadelelerinden istifade ederek kuvvetlenen, ve 11. asrın ilk yarısında şehri araca keserek kendi menfaatlerine vergi toplayan ayyerler teşkilatına pek müşabih olarak Maveraül Nehir'de de 10. asırda gaziler adını taşıyan bir teşkilatın mevcudiyetini biliyoruz. Daha 9. asırda Tahiriler ve Şaffariler zamanında İran'da yine bu isimler altında buna mümasil teşkilatlar vardı. Samanoğulları devrinde Mavera Ünnehir gazileri hudutlardaki kafirlere yani putperest Türklere karşı cihad ettiklerinden dolayı dini bir mefaret ünvanı olan gazi lakabını almışlardı. Bunlar sayıca da ehemmiyetli olduğundan teşkilatları devlet tarafından resmen tanınmaktaydı. Bunların neislerini muasır bir analist Bayhaki Tipah Salar-ı Gaziyan unvanı ile zikrettiği gibi yine onunla muasır Müverrih Utbi de bu hususta Reis Alfityan fityan lakabını kullanmakta. Yine muasır bir Müverrih Gardizi de aynı adamı ayarların başı olarak tavsif etmektedir. Aynı teşkilatı üç ayrı isim altında zikreden bu analistlerin hiçbiri bu tesmihede yanılmamıştır. Çünkü bu isimler daha ilk zamanlardan beri birbirinin müradifi olarak kullanılmıştır. İptida merhum Bartolun'un ehemmiyetle işaret etmiş olduğu bu meseleyi Abbasiler devrine ait yalnız tarihi değil hatta tasavvufi ve edebi mahiyette muhtelif venbaların ifadeleri ile de teyit ve tavzih edebiliriz. Tabari'nin naklettiği daha 9. asır başlarına ait bir şiir parçası ayyarlara fatiha sıfatının da verildiğini gösteriyor i̇bn al athir 361 Hicri 971-972 Miladi'de Bağdat'ta Gazaya davet dolayısıyla her taraftan gelen çeşit çeşit insan kitlelerinin sebep oldukları büyük karışıklıklardan bahsederken Ayyarların, Fitya'nın ve Nubuviyye'nin isimlerini zikretmektedir ki bu son zümreden Arap seyyahı İbn-i de bahsetmiş ve 12. asırda onların Suriye'de mevcudiyetlerini bildirmişti. İbn Al-Athir'in ifadesi daha iki asır evvel bunların Bağdat'ta mevcudiyetlerini bize öğretiyor. İbn Al-Kathir 473 Hicri 1080 ve 1081 miladi de Bağdat'ta Fitya'nın muntazam bir teşkilat halinde mevcudiyetlerini söylüyor. Herhalde daha ilk zamanlardan başlayarak sınai ve ticari büyük merkezlerde aynı hayat şartlarının doğurduğu bu içtimai sınıf mevcuttur. Zaman ve mekana göre isimleri, kıyafetleri, ahlaki prensipleri az çok tavırları uğrayan büyük şehirlerde fırsat buldukça haydutluk, hırsızlık, kabadayılık, dahili mücadelelerde veya serhatlerde gönüllü veya ücretli askerlik eden bir kısım mensuplarının esnaf teşkilatına dahil olması dolayısıyla onlarla da rabıtası olan işsiz kaldıkları veya zemini müsait buldukları zaman büyük merkezlerin içtimai nizamını bozan bu sınıf Moğol istilasından evvel ve sonra Maveraünnehir, Horasan, İran, Irak, Suriye, Şimali Afrika ve Anadolu sahalarında Harafişa, Ayyaran, Şattaran, Musattaviyya, Cuaydiya, Zanatira, Fityan, Dea, Futuvetdaran, Runut, ...ve daha bu gibi isimler altında daima görülüyor. Bu isimlerin ve bunlara bağlı tabirlerin ayrı ayrı mana tahavüllerini aralarındaki farkları anlatmak... ...bu teşekküllerin tarihi tekamüllerini göstermek demektir ki... bütün ayrı ve uzun bir tetkik mevzudur. İslam tasavvufu tarihinde Horasan Melametiyesi diye maruf olan mühim Zümre... ...Horasan'daki ayyarlar teşkilatı ile... Bazı noktalardan alakadar olduğu cihetle mürüvvet, fütüvvet gibi bir takım tasavvufi tabirler her iki zümrenin ıstılahlarında da ifade ettikleri manalar biraz farklı olmakla beraber mevcut idi. Sınayi ve ticari büyük İstanbul merkezlerinde muhtelif mesleklere göre korporasyonlar teşekkül ettiği zaman gerek tasavvuf zümreleriyle gerek bu ayarlar ve emsali zümrelerle rabıtaları olan bu korporasyonların ıstılahlarına da bu gibi kelimeler girmiş, hatta bunlara mahsus ahlak prensiplerinin teşekkül ve inkişafında da aynı tesirler az çok kendini göstermiştir. Massignor'un fütüvvet tabirini, «Chevalerie insurrectionale, heroisme hors lois» diye tarif etmesi gayet doğrudur. Gerçi tasavvuf tarikatlarında bu tabir pek tabii olarak bundan daha farklı bir manevi mana almıştır. Lakin bu bahsettiğimiz içtimai sınıfın ahlaki prensibi olarak, Fütüvvet yani yiğitliğin başlıca manası budur. Yalnız bu prensibin ayarlara göre ve mümasil teşkilatlara girmesini Nasiknon'un gösterdiği gibi 535 Hicri 1140 miladi ile değil ondan hiç olmazsa 3 asır evvele irca etmek lazımdır. Yukarıda biraz bahsettiğimiz gibi Abbasi halifesi meşhur Nasır her prestijini yükseltmek hem kendisine bir istinadgah daha bulmak için hilafet manevi nüfuzunun müessir olduğu sahalardaki bu fütüvvet zümrelerini kendi riyaseti altında toplamak teşebbüsünde bulundu. Muhtelif İslam hükümdarları bu halife tarafından o teşkilata idhal edildiler. Eskiden beri fütüvvet meslekine mensup olan ve onlara mahsus şalvarı giyen halife Nasr’ın bu hareketinde belki de Garp Şövalyeliği ile temasta bulunan yakın şark İslam dünyasının böyle bir teşebbüsü iyi bir şekilde karşılayacağı kanaati de müessir olmuştur. Abbas bu suretle fütüvvet teşkilatını bir serseriler mecbaı olmaktan kurtararak ona meşru bir mahiyet veriyor. En yüksek asalet erbabını o teşkilata sokmakla ahlaki kıymeti ve içtimai seviyesi yüksek bir İslam şövalyeliği vücuda getiriyordu. Halifenin bu hareketinde o aralık İslam dünyasında çok inkişaf etmiş olan ve şeklen devletin kontrolü altında bulunmakla beraber manen onun otoritesini hiç tanımayan Sofi tarikatlerine karşı manen kendi şahsına bağlı yeni bir içtimai kuvvet vücuda getirmek arzusu da pek vardır. Selçuk İmparatoru İzzettin Keykavus I, Sinop fethinden sonra halifeye birçok hediyelerle beraber Şeyh Mars Aldin İshak'ı göndererek bu teşkilata girmek istemiş ve buna mukabil kendisine fütüvvet şalvarı gönderilmek suretiyle arzusu ishaf edilmiştir. Anadolu'da 13. ve 14. asırlarda Gazi unvanına daha ziyade uç beylerinin isimlerinde tesadüf edilmekte ve ne Orta Anadolu şehirlerinde ne de uçlarda bu isim altında bir teşkilattan bahsolunmamaktadır. 15. 16. asır Osmanlı menbaalarında mesela Aşıkpaşazade'deki Gaziyan-ı Rum tabiri gibi tesadüf edilen bu isim yerine daha ziyade Alp tabiri rastgelinmektedir. İlk Osmanlı menbaaları Osman Gazi maiyetindeki kumandanlarının birçoğunun ismine Alp lakabını ilave ettikleri gibi 14. asrın ilk yarısında yaşayan maruf Türk şairi Paşa'da Alp Yahut bu Türk ananesinden gelen bu ihtihar unvanına sofiyane bir renk de vermek için Alp Eren olmak için dokuz şartın lüzumundan bahsediyor. Kuvvetli yürek yani şecat, bazlı kuvveti, gayret, iyi bir at, hususi bir libas, yay, iyi bir kılıç, süngü, uygun arkadaş. Öyle anlaşılıyor ki bu devirlerde Garbi Anadolu uçlarındaki Alpler Teşkilatı yukarıdan beri bahsettiğimiz ve daha ziyade bir şehir teşkilatı mahiyetinde olup İslami ananelere dayanan gaziler teşkilatından farklıdır. Bilhassa eski Türk ananelerine bağlıdır. Uç beyliklerinin asıl askeri kuvvetini teşkil eden ve milli ananeleri bozulmamış olan yarı göçebet Türkmen aşiretleri arasında bunun böyle olması pek tabiiydi. Uç beylerinin Gazi lakabını almaları ise onların artık şehir hayatına geçmiş ve az çok medrese tesiri altına girmiş olmalarından dolayıdır. İşte Aşık Paşazader'in pek de mahiyetini anlamayarak gaziyan Rum ismi altında anlatmak istediği zümre şüphesiz bu alplerdir. 16. asırda Safevi İmparatorluğunu kuran Şah İsmail, ordusunu teşkil eden ve kendisini yalnız siyasi ve askeri bir şef değil, dini bir reis, daha doğrusu bir mürşit telakki eden Türkmen cengaverlerini atlar değil gaziler veya sofiler diye zikretmektedir. Fakat bu iki asırlık uzun bir dini tekamülün neticesidir. 2. Ahiler Arşık Paşazade'nin Anadolu'da ehemmiyetlerinden bahsettiği ikinci zümre Ahiyan Rum yani Anadolu ahileridir. İbn Batutağ'ın müşahedeleri sayesinde 14. asırda bu teşekkülün Anadolu'da ne kadar yayılmış olduğu eskiden beri bilindiği için Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bunların rolleri meselesi epey zamandır dikkati celp etmiş bulunuyor. 15 seneden beri oryantalistlerin bu husustaki tetkikleri ve eski yeni bir takım fütüvvetnameler üzerinde yapılan yeni araştırmalar bu teşkilatın mahiyetini az çok aydınlatmış gibi görünüyorsa da tarih bakımından bu husustaki mübhemiyet henüz giderilmiş değildir. Evin Batuta bilhassa Anadolu'nun belli başlı merkezlerinde Antalya, Burdur, Gölhisar, Ladik, Milas, Barcın, Konya, Nide, Aksaray, Kayseriye, Sivas, Gümüş, Erzincan, Erzurum, Birgi, Tire, Manisa, Balıkesir, Bursa, Gerede, Geyve, Yelice, Mudurnu, Bolu, Kastamonu, Sinop'ta, Ahiyat al Kardeş Yiğitler adını verdiği bu zümrenin zaviyelerinden bahsetmekte ve Anadolu'da her Türkmen kasabasında köyünde bunlara tesadüf edildiğini söylemektedir. Fil hakika gerek toponimi tetkikatı gerek kitabeler ve mezar kitabeleri sonra vakfiyeler resmi kayıtlar ve nihayet muhtelif tarihi menbaalar bu teşkilatın Anadolu'nun her tarafına hatta Anadolu ile sıkı münasebeti olan Azerbaycan'a ve Kırım'ın sahil şehirlerine kadar yayıldığını gösteriyor. Bu vaziyet belki bu kadar yayılmış ve enkişaf etmiş olmasa bile 13. asırda ve bilhassa bu asırın ikinci yarısında böyleydi. Selçuk devrine ait eserlerde bazı büyük şehirlerdeki hadiselerden bahsedilirken kuvvetli bir içtimai teşekkül olarak Rünut ve Ahiyan'dan yani Rindler ve Ahilerden veya Fütüvvet mensuplarından bahsedilir. Müteradif olan bu kelimelerden Rind, Cemil Rünut kelimesi Tamamen ayyer manasına, daha evvelki asırlara ve başka sahalara ait menbaalarda da mevcuttur. Bilhassa büyük şehirlerde kuvvetli ve mahiyeti itibariyle de bir şehir teşekkülü olan bu zümre, yukarıda bahsettiğimiz ayyerler, şaptarlar, gaziler teşkilatından başka bir şey değildir. Çok iktidai, bilgisiz bir adam olan Ayşık Paşazade, bu teşekkül ile gazileri birbirinden ayrı olarak zikretmek suretiyle, tamamiyle kelimelere aldanmıştı. Eğer o, atlarla ahileri ayırsaydı, şüphesiz daha doğru olurdu. Gerçi ahi teşkilatı yalnız şehirlerde değil, köylerde, uçlarda da vardı. Hatta bu suretle, atlar teşkilatı ile de temas ederek, ona da hülül ettiği için hem ahi hem ark sıfatlarını taşıyan yani her iki zümreye de birden mensup olan kimselere tesadüf ediyoruz. Tıpkı büyük merkezlerdeki esnaf korporasyonları ile fütüvvet teşkilatının müteakiben birbirinin içine girmeleri gibi. Fütüvvet teşkilatı Anadolu'da en ziyade büyük şehirlerde kuvvetliydi. Büyük merasimde yeni hükümdarın şehre gelmesi şenliklerinde onlar hususi muzukları, bayrakları, kostümleri ile ve mükemmel müsellah olarak bulunurlardı. Bunların büyük şehirlerde muhtelif reislerinin maiyetinde muhtelif zümreler teşkil ettiklerini ve her zümrenin ihtima için ayrı zaviyesi olduğunu biliyoruz. Bundan istidlal edebiliriz ki galiba her zümre ve her zaviye ayrı ayrı hırfetler erbabına mahsustu. Eğer bir hırfet erbabı büyük şehirlerde bir zaviyeye sığmayacak kadar kalabalık olursa şehrin ayrı yerlerinde muhtelif zaviyeler açıyorlardı. 13. asrın ikinci yarısında Konya'da ahilerin reisi olan Ahi Ahmet Şah'ın emri altında birkaç bin rinç bulunduğunu söyleyen Eflaki'nin ifadesinden bu anlaşılıyor. Yine aynı menbaada bazen bir şehirdeki reisler arasında şiddetli rekabet olduğu görülüyor. Bu rekabet belki şahsi sebeplerden, belki de iki şahsın veya iki zümrenin iktisadi menfaatlerindeki tezattan ileri gelebilir. Herhalde yukarıda da söylediğimiz gibi bu içtimai teşekkül 13. asır Anadolu tarihinin şehirlerde cereyan eden birçok mühim hadiselerinde mevcudiyetini ve tesirini göstermiştir. Selçuk idaresine karşı kıyam ederek muvakkat bir zaman için Konya'yı ele geçirmeye muvaffak olan isyan hareketlerinde... Bunların daima merkezi idare aleyhinde bu harekete iştirak etmeleri, mesela Karamanilerle birleşmeleri araştırılmaya değer bir meseledir. Fakat bir defa Karamanoğullarının İlhani valileri devrinde muvakkat ve müteaddit Konya işgallerinden birinde, ahiler reisini astırdıkları da vaki olmuştu. İbn Batuta, bu fütüvvet teşkilatının bekar gençlerden mürekkep, ve içlerinden seçilmiş ahi lakaplı bir reis tarafından idare edilen zümreler olduğunu söylüyor. Fakat kitabeler, mezar taşları, vakfiyeler, hulasa her türlü tarihi menbaalar gösteriyor ki ahiler yani bu teşkilatın başındaki adamlar İbn Batuta'nın dediği gibi yalnız genç ve bekar işçiler değildir. Bunların evli oldukları, büyük emirlerin hatta hükümdarların hürmetini kazandıkları, büyük servet ve nüfus sahibi bulundukları, içlerinde yüksek idari mevkilere geçmiş adamların mevcudiyeti malumdur. Devlet idaresi inhilal ettiği, anarşi baş gösterdiği zamanlarda, yani intikal devrelerinde ellerindeki teşkilata istinad eden ahiler, yani fütüvvet reisleri şehirlerin idaresini ellerine alıyorlar ve eski idareden yeni idareye geçişin şehir için büyük bir sarsıntıya meydan vermemesine çalışıyorlardı. Böyle bir teşkilatın hele anarşi devrelerinde nasıl bir kuvvet ve lüzum kazanacağı meydandadır. İdare teşkilatının inkişaf etmemiş olduğu o devirlerde, küçük kasabalarda devlet kuvvetini değil fakat en mühim olan mahalli halk idaresini temsil edenler onlardı. Büyük bir ihtimalle İzzettin Keykavus 1'in fütüvvet teşkilatına girmesinden sonra bu teşkilat Anadolu merkezlerinde daha kuvvetlenmiş devrin umumi temayülüne ve Anadolu'nun manevi muhitindeki fikri cereyanlara uyarak biraz tasavvufi bir renk de almış, bir taraftan korporasyonlara hülul ederek onlardan kuvvet aldığı gibi kendisi de onları canlandırmış, diğer taraftan da köylere kadar yayılarak alpler teşkilatı ile de yani toprak sahibi sipahilerle de münasebet peyda etmiştir. 13. asrın 2. nısfından 14. asra kadar Anadolu'da bir takım büyük devlet ricalinin, kadıların, müderrislerin, muhtelif tarikatlara mensup şeyhlerin, Büyük tacirlerin fütüvvet teşkilatına dahil olduklarını görüyoruz ki, bu teşkilatın içtimai kıymetinin yükseldiğini alamettir. Fütüvvet prensiplerinin bu suretle kuvvetlenerek esnaf korporasyonlarına girmesi, yani bu teşkilatın fütüvvet kadrosu içinde yeniden tanzimi, Anadolu'da 13. asrın ilk 25 yılından sonra vükoğa gelmiş olmalıdır. Bütün tarihi membaların ve Anadolu'da muhtelif asırlarda yazılmış muhtelif bituvvetnamelerin tetkikinden çıkan netice şimdilik budur sanıyorum. Evvençe'de söylediğim gibi 14. asrın başında büyük şehirlerdeki genç ve bekar işçiler... Umumiyetle bu ahi zaviyelerine mensup oldukları için bu vaziyet birçok müdekkikleri şaşırtmış ve bu teşkilat bazı alimler tarafından bir esnaf teşkilatı, bazıları tarafından sair-sofi tarikatleri gibi bir fütüvvet tarikati addolunmuştur. dolunmuştur. Halbuki Fütüvvet Tarikatı diye bir tarikat İslam dünyasında asla mevcut olmadığı gibi Anadolu'daki ahiler de sadece bir esnaf teşkilatından ibaret değildir. Fütüvvet kelimesinin bir ahlaki prensip olarak gerek sofiler, gerek ayyarlar, gerek esnaf korporasyonları arasında müştereken mevcut olması son müddekikler gibi bazı eski şark müelliflerini de şaşırtmış, Hatta Fütüvvetiye adıyla bir tarikatın mevcudiyeti neticesine sevk etmiştir ki tarihi realiteye tamamen mugayirdir. 14. asırda Ankara ahilerinin büyük arazi sahipleri olup bir nevi cumhuriyet teşkil ettikleri ve Osmanlıların Ankara'yı bunlardan aldıkları iddiasının ne kadar esassız olduğunu uzun zaman evvel bir eserimde izah etmiştim. Bu netice selahiyetler alimler tarafından artık umumiyetle kabul edilmiştir. Hine aynı eserde Anadolu ahilerinde farmasonlarda olduğu gibi sıkı bir hiyerarşi mevcut olup saliklere haiz oldukları rütbelere göre hakikatler ifşa olunduğunu ve bu hususiyetlerin esas itihariyle ile bir merşe geldiğini fütüvvet namelere dayanarak söylemiştim. İslam korporasyonlarının Menşei meselesinin karmatlar hareketine merbut olduğunu pek doğru olarak ileri süren Masignon, bu nazariyesiyle benim fikrimi teyit etmiş oluyor. Anadolu'nun sünni merkezlerinde devlet kontrolü altında ahilat teşkilatının sünni mahiyeti almış olması, onların Menşei hakkındaki fikrin yanlışlığını ispat etmez. İşte şeylerini mahiyetlerini, mütekabil tedahüllerini ve umumi hatları ile tarihi tekamüllerini göstermeye çalıştığımız bu muhtelif teşekküller arasında, bilhassa ahilerin Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve Yeniçeri Teşkilatı'nın ihtasında büyük rolleri olduğu muhakkaktır ki, yıllarca evvel ilk olarak ileri sürdüğümüz bu fikir muahharan başka alimler tarafından da yeni vesikalarla teyit edilmiştir. Mevzu ile doğrudan doğruya alakadar olmamakla beraber emniyetine mevni burada küçük bir istitrat yapayım. Rönesans hazırlayıcılarından biri olarak telakki edilen Bizanslı mütefekkir Platon üzerinde fütüvvet teşkilatının tesiri olması ihtimali hakkında şu son zamanlarda Frans Techner tarafından ileri sürülen fikir henüz esaslı bir delil ile kuvvetlendirilemedi. Evet. Onun Yunan mitolojisinden ve Zerdüştten mülhem olarak kurmak istediği yeni din üzerinde, fütüvvet prensiplerinin ve Alellumum 14-15. asırlar İslam alemindeki dini ve felsefi cereyanların ne gibi tesiri olduğu meselesi cidden tetkike değer. Hayatının bir kısmını Osmanlı saraylarında ve Türk muhitinde geçiren Platon'un vaktiyle, Falmerayer tarafından ortaya konulan Peloponeste tasvikini teklif ettiği içtimai ıslahat fikirlerinde o zamanki Türk cemiyetinin bünyesini oldukça büyük mikyasta taklit arzusu açıktan açığa gözükmektedir. 3. Baciyana Rum Aşık Paşezade'nin bahsettiği üçüncü bir içtimai teşekkül Baciyana Rum yani Kadınlar Teşkilatı'dır. Başka hiçbir da zikredilmeyen böyle bir zümdenin mevcudiyeti, müdekiklere haklı olarak o kadar garip görünmüştür ki, bir istinsah hatası olmak ihtimalini düşünerek ve muhtelif yazma farklarını da göz önüne alarak, bunun ya hacıyan Rum yani Anadolu hacıları yahut da Moğol devrinden kalmış bir bakkiye olarak bahşiyan Rum olması fikrini ileri sürmüşlerdir. 14. asırda Anadolu'dan hacca gidenlerin epey mühim bir kalabalık teşkil ettiklerini biliyorsak da bunların böyle hususi bir teşekkülleri olması İslam dünyasında hiç eşi olmayan bir garibedir ve böyle bir ihtimal asla varit değildir. 14. asırda İlhaniler Sarayı'nda daha ziyade Uygur ve Moğol yazılarını bilen katip manasında kullanılan ve daha eski zamanlarda ruhani, sihirbaz, halk şairi manalarını ifade eden bahşi kelimesine gelince, Anadolu'da bunların böyle ehemmiyetli bir sınıf teşkil etmiş olmaları, tarihi bakımdan en uzak bir ihtimal olarak bile kabul edilemez. Şu halde ister istemez bunun bağcıyan diye okunması lüzumu zaruridir. Bütün bu mülahazalar olmasa bile, bu metinde bu ismi takip eden cümle, bunun bir kadınlar teşkilatı olduğunu Kat-iye ile göstermekte... ...hatta Bektaşlıların Piri Hacı Bektaş Veli'nin bunlarla münasebetini anlatmaktadır. Bektaşlı Ananesi'nde tarikattan olan kadınlara umumiyetle bacı lakabının verilmesi de bununla alakalı olsa gerektir. Acaba bu isim azası kadınlardan mürekkep bir Sofi Zümresi'nin mi ismidir? Gerçi Memluklar zamanında Mısır'da kadınlara mahsus tekke olduğunu... Selçuk devrinde Konya'da kadınların şehirlere intisap ettiklerini ve örtülü olarak şehirlerin meclisinde bulunduklarını biliyoruz. Fakat Anadolu'da böyle hususi bir teşekkülün mevcudiyetinden hiç malumatımız yoktur. Bertrand de la Brokir 15. asır başında Duh Kadır Beyliği'nin müsellah 30 bin erkek ve 100 bin kadından bir yerde 100 bin yerine 30 bin diyor. Mürekkep bir Türkmen kuvvetine malik olduğunu söylüyor. Acaba Aşık Paşazade, baciyan Rum ismi altında uç beyliklerindeki Türkmen kabilelerinin nüsellah ve cengaver kadınlarını mı kastediyor? Şimdilik akla en yakın gelen tevil bu görünüyor. 4. abdalan Rum Aşık Paşazade'nin bahsettiği dördüncü zümre abdalan Rum yani Anadolu'nun heterodoks dervişleridir. Bazı tarihi manbalarda Horasan Erenleri namıyla de zikredilen bu zümrenin bilhassa 14. asırda mühim bir dini içtimai rol oynadığı, Osmanlı Devleti'nin bu asrına ait bütün menbaalarda abdal veya baba lakabını taşıyan ve ilk Osmanlı hükümdarları ile beraber harplere iştirak eden tahta kılıçlı, cezbeli bir takım dervişlerden bahsedilmesiyle de anlaşılır. Aşaba Anadolu Abdalları muayyen bir serseri dervişler tarikatının ne ismidir? Yoksa bu isim altında esasen birbirine yabancı olmayan muhtelif heterodoks tarikatlara mensup dervişlerin hepsini kast olunuyor. Şimdiye kadar cevapları verilmemiş olan bu müşkil sorular karşısında şaşırmamak için Anadolu'nun 13. 14. asırlardaki dini şartları ve bu şartlar dahilinde inkişaf eden tasavvuf tarikatlarının mahiyeti hakkında Kısa fakat toplu ve vazih malumata ihtiyacımız vardır. Aşağı orta zamanda Anadolu Türklerinin siyasi tarihini anlamak ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda müessir olan dini amilleri öğrenmek ancak bu suretle kolaylaşabilecektir. Anadolu Selçuk Devleti dini siyaset hususunda Büyük Selçuk İmparatorluğu'nun ananelerine sadık kalarak sünniliği ve Abbasi taraftarlığını muhafaza etti. Devlet nüfuzu altındaki şehirler daima kuvvetli bir sünni, hatta hanefi muhiti olarak kaldı. Buralardaki medreseler ve 13. asırda artık çoğalmaya başlayan bir takım tarikatlar umumiyetle bu temayülü muhafaza ve takviye ettiler. Suhra Vardi, İbn Al Arabi, Sadral Dinkonevi, Mevlana gibi büyük sofilerin neoplatonisyen nazariyelerini ve fanteist temayüllerini Hüsni telakki eden bu serbest şehir muhiti yakın şarkın o devirdeki sahir İslam merkezleriyle mukayese edilemeyecek derecede taassuptan uzak olmakla beraber sünni şekillerini daima muhafaza etmiştir. Alman müsteşrikı Profesör Babinger'in Anadolu Selçukilerinin Şiiliği resmi mezhep olarak kabul ettikleri iddiası hiçbir deliyle istinad etmez. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu sıralarında Anadolu şehirlerindeki en mühim tarikatlar Mevleviye, Rifaiye, Halvetiye tarikatleriydi. İsmini Mevlana Celaleddin Rumi'den alan Celaliye veya daha sonra daha teammüm eden ismiyle Mevleviye tarikati Mevlana'nın hayatında henüz bir tarikat şeklinde kurulmamış idi. En yüksek aristokrasiden en fakir halk tabakalarına kadar hatta Hristiyanlar, Museviler de dahil olmak üzere etrafına birçok müridler toplayan Mevlana'dan sonra halifeleri onun büyük şöhretinden istifade ederek muhtelif yerlerde zaviyeler açtılar. Yavaş yavaş tarikatın ayin ve erkanı da tevzüs etti. Yüksek aristokrasi ile yüksek ve orta burcuva sınıflarına dayanan bu tarikat daha ilk zamanlardan beri biraz aşağıda bahsedeceğimiz heterodoks zümreleri aleyhtar olmuş, mevcut içtimai ve siyasi nizamın muhafazasına çalışmıştır. Babinger'in bu tarikati bektaşılıkla aynı mahiyette addetmesi, realiteye taban tabana zıt bir iddiadır. Bu iki tarikat Osmanlı tarihinde daima birbirine rakip ilk kuvvet olarak yaşamışlardır. Daha 13. asırda Anadolu'da yerleşmeye başlayan Rifaiye veya Ahmediye tarikatı Moğol istilasından sonra o aralık en kuvvetle mütemerkiz bulunduğu Irak sahasında Türk-Moğol şamanlığının tesirinde kalmış popüler bir tarikatti. 14. asırda Anadolu'da muhtelif tekkeleri bulunan ve salikleri daha ziyade şehirlerin fakir sınıflarına mensup olan bu tarikat büyük bir ehmiyet kazanmamıştır. Ehmiyet kazanmamıştır. Ehmiyet kazanmamıştır. Ehmiyet kazanmamıştır. Ehmiyet kazanmamıştır. Ehmiyet kazanmamıştır. Ehmiyet kazanmamıştır. kazanmamıştır. Yine 13. asrın sonunda Niğde'de Ahi Yusuf Kalveti tarafından açılan bir zaviye ile Anadolu'ya giren Halvetiye tarikatı de Mevleviye ve Rifaiye gibi Sunni şeklini muhafaza eden bir burjuvazi tarikatidir. Bu tarikatin uç beyliklerinin dini hayat üzerinde doğrudan doğruya mühim bir tesiri olmamıştır. Lakin Anadolu'da yerleşir yerleşmez ahi teşkilatı ile sıkı bir alaka peydah ederek böylece şehirlerdeki işçi sınıfını kazanmaya çalışmış ve müteakip asırlarda Arran ve Azerbaycan'da ve Osmanlı İmparatorluğu sahasında oldukça kuvvetlenmiştir. 14. asır başında Anadolu şehir tarikatlerinin bu umumi tablosunu tamamlamak için meşhur İran mutasavvı Ebu İshak Kazeruni'ye nispetle Kazeruni'ye veya İsakiye veya Mürşidi'ye isimleriyle zikrolunan en eski İslam tarikatlerinden birinin de herhalde 14. asır başlarında Anadolu şehirlerinde mevcut olduğunu söylemeliyiz. Buna ait bir tepki ikimiz de 15. asırda Osmanlı İmparatorluğunda pek büyük ehemmiyet kazanmış olan bu tarikatın 14. asır sonlarında Aradolu'da yerleşmiş olduğunu bildirmiştik. Halbuki Aksaraylı bir İshaki Şeyhinin 747'de 1348 miladi, Halep'te bu tarikate mahsus bir zaviye yaptırdığını gösteren bir kitabeden herhalde 14. asır başında hatta belki de Moğol istilasını müteakip yani 13. asırın ikinci yarısında bu tarikatin Anadolu'da mevcut olduğunu istillar edebiliriz. Kafirlerle cihat ve dini propaganda prensibini müntesipleri için en esasi umde olarak kabul eden bu misyoner tarikatın Garbi Anadolu Beylikleri sahasında herhalde faaliyet gösterdiği tahmin olunabilir. 14. asır sonlarında bunların Osmanlı sahasında kuvvetli bir mevki kazanmış olmaları ve hükümdarlar tarafından himaye edilmeleri buna bir delildir küçük burjuvaziye ve işçi sınıfına istinad eden bu tarikatinde az çok diğer şehir tarikatları gibi sünni bir şekil altında görünmesi tabidir. Anadolu'da dini hayatın ve türlü tarikatlar şeklinde teşkilatlanan sofilik cereyanlarının büyük şehirlerdeki bu tecellilerini gördükten sonra gözlerimizi daha büyük bir dikkatle köylere ve göçebe Türkmen aşiretlerine çevirelim. Çünkü dini hayat ve sofiyane cereyanlar Burada daha canlı, daha samimi, daha taşkın ve fiile münkalip olmaya daha müsaittir. Metafizik düşünceler, mücerret mefhumlar bu iktidai muhitte gayet basitleşerek ameli ve konkrat şekiller alır. Ağlak felsefesinin incelikleri derhal sert bir hayat kaidesi haline girer. Bilhassa uç beyliklerinin ve onlar arasında Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlamak için bu mesele fevkalade mühimdir. Propagandacı dervişler 14. asır başında ufak köylere ve aşiretler arasına kadar yayılmışlardı. O derecedeki büyük merkezlerdeki sofi şairler mesela 13. asırın ilk yarısında etrafına büyük bir kitle toplayan ve muharende bağlar esnafının piri sayılan Ahi Evren'in halifesi ve şehirdeki tekkesinin şeyhi olan Şair şehri bu köy şehirlerinin şiddetle aleyhinde bulunmaktadır. Gerek köylere yerleşmiş olan gerek göçebe hayatını muhafaza eden bu Türkmenler hiç şüphesiz sağlam ve çok samimi Müslümandılar. 15. asırın ilk yarısında Anadolu'dan geçen Bertrand Don de la Brokir Bekke'den gelen bir kervanın önünde Kütahya'dan Bursa'ya gelirken kendisini hacı zanneden bazı Türklerin yolda elini ve elbiselerini öptüğünü söylüyor. Fakat bu Türkmenlerin Müslümanlığı şehirli Türklerinki gibi tamamıyla ortodoks bir Müslümanlık değil, eski Türklerin eski putperest ananeleriyle müfrit şiiliğin haricen tasavvuf rengine boyanmış, basit ve popüler bir şeklinin ve bazı mahalli bakiyelerin imtizacından hasıl olmuş bir sinretizme idi. Mehdi bekleme temayülleri kuvvetli olan bu Türkmen aşiretleri, merkezi idareye karşı koyabilecek yegane kuvvet olduğu için bunlar arasında dini siyasi propagandalar hiç eksik olmamıştır. Ortodoks mutasavvufların şiddetli tenkitlerine uğrayan garip kıyafetleri, şeriate muğayir adetleri, coşkun yaşayışlarıyla tamamen eski Türk şamanlarını hatırlatan bu baba lakaplı Türkmen şeyhleri, köylülerin ve göçebelerin manevi hayatlarının başlıca nazımı ve hakimiydiler. Ne alimleri ne de Burjuva tarikatlarına mensup şeyhler zihniyetlerine tamamıyla yabancı oldukları o mühitlerde bu babalarla mücadele edemezlerdi. İşte yukarıda bahsettiğimiz müthiş babailer kıyamı bu faal propagandacılar tarafından hazırlanmış ve tatbik edilmiştir. Anadolu'da İptida 13. asırda gördüğümüz bu babayi taifesi, şehirlerinin emrini yerine getirmek için kadınları ve çocukları ile cenge atılan ve şehirlerinin maddi ölümüne bile inanmayan bu taife bir tasavvuf tarikatinden ziyade bir sekte mahiyetindedir ki muahhar asırlarda Anadolu'da mevcudiyetini bildiğimiz muhtelif Alevi taifelerine benzer. Din tarihi bakımından bu babayilerin ve bu Türkler şehirlerinin menşeini nerede aramak lazımdır? Bize göre bunların menşeini kısmen Yeseviye ve kısmen de Kalenderiye tarikatlarında aramak lazımdır. 12. asırda Orta Asya'da kurulmuş en eski Türk tarikatı olan Yeseviye, büyük bir süratle bütün Türk memleketlerine yayıldığı gibi, bilhassa Cengiz istilasından sonra Mavera-ül Nehir'den ve Harezm'den Anadolu'ya vaki olan büyük muhaceretler esnasında Anadolu'ya gelip yerleşmişti. Vaktiyle bütün seferruatı ile tetkik etmiş olduğum bu tarikat hakkında, Burada fazla bir şey söylemeyeceğim. Yalnız bazı ayinleri itibariyle eski Türk şamanizmi ile alakasını göstermiş olduğum bu tarikatın ortodoks mahiyeti hakkında eski fikrimi burada tavsiye etmek isterim. Elime geçen bazı yeni vesikalara dayanan yeni tetkiklerim bana bu tarikatın ilk kuruluşunda bile tamamıyla heterodoks mahiyette olduğu kanaatini verdi. Kalenderiye tarikatine gelince yalnız Anadolu'nun dini tarihi değil, umumiyetle Tasavvuf tarihi bakımından birinci derecede mühim olan ve buna rağmen hakkında henüz en basit bir monografi bile mevcut olmayan bu tarikat hakkındaki şahsi tetkiklerimin neticesini maalesef pek kısa bir surette hulasaydım. Menşelerini Horasan Mektebi veya sadece Melametiye denen zümreden alarak Cemal Aldin Savi Hicri 463, Miladi 1070-1071'den sonra Suriye, Mısır, Irak, İran, Hindistan, Orta Asya, Anadolu sahalarında inkişaf eden bu büyük tarikat ayinlerinin garabeti ve saliklerinin mübalatsızlıklarından dolayı Ortodoks sofilerin şiddetli hücumlarına uğramıştır. Mensuplarının kıyafetleri, yaşayışları ve hatta ahlaki telakkileri itibariyle biraz Hint satğularını hatırlatan bu tarikat muhtelif zaman ve mekanlarda bazı farklar göstermekle beraber mücerretlik, Fakır ve dilenme, melamet esaslarına bağlıdır. Kalenderler saçlarını, kaşlarını, sakal ve bıyıklarını tıraş ederek kendilerine has bayraklar ve dümbeleklerle oldukça kalabalık zümreler halinde şehirden şehre gezerler. Bazı merkezlerde tekkeleri olmakla beraber umumiyetle gezgincidirler. Pek az istisna ile yüksek felsefi düşüncelere ve dini tecrübelere kabiliyette olmayan bekar serserilerden terekküp eden bu zümreler de, Yukarıki prensiplerin nasıl manevi bir nihilizme hatta ne korkunç bir immoralizme müncer olacağı pek tabidir. Sonraları iyi anlaşılmamış bir panteizm ve müfrit şii temayülleriyle de bulaşan bu kalenderiye tarikatının içtimai ve ahlaki nizama karşı nasıl isyankar bir rolü olduğu kolayca anlaşılır. Kutb Aldin Haydar adlı meşhur bir Türk şeyhi tarafından 12. asır sonunda Horasan'da kurulan ve esasını Yesevilikten almakla beraber Kalenderiye esaslarından da çok mülhem olan bu Haydariye tarikatının başlıca mensupları Horasan'daki Türk gençleriydi. İşte 13. asırda Kalenderiye ve Haydariye mensupları da Yesevi dervişleri gibi Anadolu'yu doldurmaya başladılar. Bu heterodoks harikatlere mensup propagandacılar şehirden ziyade köylerde ve göçebeler arasında müsait bir zemin buluyorlardı. Baba İlan kıyamının amilleri olan Türkmen babaları şüphesiz birbirine çok hülul etmiş olan bu müfrit Alevi zümrelere mensup ve eski Türk şamanlarına benzeyen Türk dervişleriydi. Moğol istilasından sonra yakın şark İslam memleketlerinde hatta suriye mısır Memlük İmparatorluğu'nun mutassıf sahasında heterodoks zümrelerin çoğaldığı malumdur. Bu vaziyet İlhaniler hakimiyeti altına düşen Anadolu'da daha kuvvetle göze çarpıyordu. Ucaytu devrinde bir aralık Şii i İsna, Aşeriye'yi devlet dini olarak kabul eden İlhani saraylarında, ve Moğol ümerasının maiyetinde büyük mevki kazanan bazı Türkmen babalarının mevcudiyetini bildiğimiz gibi, Moğolların himayesine dayanarak müridleriyle beraber Anadolu'ya gelip propagandalarına devam eden bazı Türk dervişlerinden de haberdarız. Bu Türkmen babaları artık yalnız köylerde ve göçebeler arasında kalmayarak Selçuk saraylarında ve uç beylerinin yanlarında bulunuyorlardı. Eflaki'ye göre Selçuk Sultanı al Din'in Baba Merendi lakaplı bir Türkmen şeyhine gösterdiği hürmet Mevlana'yı fevkalade mütesir etmiş olduğu gibi Menteşe hükümdarı Mesut Bey'in yanında bulunan diğer bir Türkmen şeyhi de Mevlana'nın torunu Çelebi Arif'i sinelendirmişti. Herhalde 14. asır başlarında, Garbi Anadolu beyliklerinden bazılarında bu Türkmen babalarının ve Şii propagandasının oldukça nüfuzu olduğu Aydın oğullarından Kıdır Bey'in 1348 tarihli bir muahedesinde Şiiliğini gösteren sarih deliller bulunması ile ve ilk Osmanlı hükümdarlarının heterodoks dervişlere karşı himayekar vaziyetiyle açıkça anlaşılıyor. Bu dönemin dini vaziyeti hakkında Nideli Kadı Ahmed'in verdiği yeni malumat yukarıki izahatı biraz daha aydınlatıyor. O, Anadolu'daki bazı kabileler arasında ateizm ve ibahiye meslekine mensup olanlar bulunduğunu ve bilhassa Nide'de bunların çokluğunu söyler. Gökbörü oğulları, Turgut oğulları gibi bazı göçebe kabilelerle Luluva, Lolon vilayetindeki oduncular ve kömürcileri ve Nide civarında adeta yalancı bir peygamber gibi türlü hile ve oyunlarla başına bir yığın cahil halk toplayan İbrahim Hacı adlı İbahiye'ye mensup şeyh taraftarlarını küfür ile zındıklıkla itham eder ve yine Anadolu'da Taptuk isminde bir Türk şeyhine tabi oldukları için Taptukki, daha doğrusu Taptuklu namını alan bir taife mevcut olup misafirlerine kızlarını, kız kardeşlerini, karılarını peşkeş çektiklerini söyler. Bu son ifade Kızılbaş zümreleri aleykinde sünniler tarafından daima ileri sürülen bir isnattır ki bu söyle iddiaya ait elimizde mevcut en eski vesika bu oluyor. Kadı Ahmet'in diğer ifadeleri daha siyade Orta Anadolu'da kendisinin yakından bildiği bir muhite ait olmakla beraber daha büyük bir kuvvetle Garbi Anadolu'ya da teşmil olunabilir halde bu malumat daha bu malzemeyi elde etmeden evvel varmış olduğumuz neticeleri tamamıyla kuvvetlendirmekte ve yukarıki izahatımızı tamamlamaktadır. İşte 14. asır iptidalarında yeniden garbe Bizans topraklarına doğru ilerlemeye başlamış olan Türkmen kabileleri arasında ve Türk köylerinde gördüğümüz faal, propagandacı, mücahit Türkmen babaları bunlardır. İlk Osmanlı hükümdarlarının yanında... Kıbellere nazaran tahta kılıçlarla harp eden kaleler alan bir avuç müredi ile binlerce düşmanı ezen, Müslümanlığı yayan abdallah kaplı birçok dervişler. Mesela Abdal Musa Abdal Murat, kumral Abdal Aşık Paşa zadenin Rum abdalları dediği zümreye mensuptur. Bu zümre yukarıki izahatımızdan anlaşılacağı gibi Yeseviye, Kalenderiye, Hayderiye gibi muhtelif heterodoks zümrelerin Anadolu'da Türkmen analeriyle ve mahalli hurafelerle karışmasından hasıl olan Baba İyiliğin muahhar şekillerinden biri sayılabilir. Osmanlı devrine ait bazı şak ve galp eserlerinde gördüğümüz torlaklar ve dervişler büyük bir ihtimalle bu abdallardan başka bir şey değildir. 17. asırda aynı kategoriye dahil sahir bazı zümreler gibi Bektaşlılar tarafından kat'i surette temsil edilen bu aptallar ilk zamanlarda daha fazla kalenderiye tesiratı altında kalmakla beraber Hacı Bektaş Veli'yi de kendi azizlerinden olarak tanıyordu ve esasen 15. asır sonlarından beri daha fazla bektaşliliğe meyletmişlerdi. 14. asır Anadolu'sunun ve bilhassa garbi Anadolu beyliklerinin dini hayatına ait bu tabloyu tamamlamak için birkaç kelime ile bektaşilikten bahsedelim. Bütün eski Anadolu tarikatları arasında müsteşrikler tarafından en çok tetkik edilmiş olan bu mühim mesele hakkında elde edilen neticelerin yanlışlığını uzun zaman evvel muhtelif vesilelerle göstermiştim. Profesör H. H. Şader'in... Bu husustaki bazı itirazları Anadolu'nun o devirdeki dini hayatını iyi tetkik etmiş olmamaktan ileri gelen bazı yanlış anlayışlardır ki Bektaşılık hakkında muahharan tesadüf ettiğim vesikalarla da kat'i surette reddolunabilir. Baba Şeyhi meşhur Baba Resulullah asıl ismiyle Baba İsak'ın en mühim halifesi olan Hacı Bektaş Sinkretist mahiyetini gördüğümüz Baba Eyli'in adeta devamı sayılabilecek bir tarikatı adını vermiştir. Hacı Bektaş'ın Osmanlı hükümdarları ile mülakatı yahut Yeniçeri Ocağı'nın tesisindeki rolü hakkındaki iddiaların tarihi bir esası yoktur. 14. asırda Bektaşî tarikatı mevcut olmakla beraber yine Baba Eyli'in istihallerli mahiyetinde olan sair mümassil heterodoks tarikatlar arasında en mühimi değildi. O bu ehemmiyetini 14-16. asırlar arasında yani diğer heterodoks zümreleri kendi içine alıp erittikten sonra almıştır. 14. asırda Babai halifesi Hacı Bektaş kültünün abdallar gibi iyilikten gelme sair zümreler arasında da mevcut olması bütün o zümrelerin de Bektaş'ı zannedilmesini ve bu suretle Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Bektaşılığa olduğundan fazla ehemmiyet isnat olunmasını intihar etmiştir. Mamafi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu esnasında, Garbi Anadolu'da Hacı Bektaş masupları da bulunuyordu. Serhatler'deki yerleşik ve göçebe Türkmenlerin dini hayatı üzerinde en büyük amil olan bu serseri zümrelerin, Hristiyan halkı ihtida ettirmek hususunda da en faal ve kat'i rol oynadıklarını ilave edelim. 14-15. asırlar esnasında, Balkanların İslamlaştırılmasında, Heterodoks dervişler zümresinin bu kat iyi rolü daha büyük mikyasta ve daha tarih olarak görülür. 3. Osmanlı Devleti'nin başlangıcı Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan evvel ve kuruluşu esnasında gerek Orta Anadolu'nun gerek Garbi Anadolu'nun içtimai halini ve buralarda mevcut maddi ve manevi kuvvetleri ve faaliyet tarzlarını umumi hatlarıyla gösterdiğimiz ümit ediyoruz. Bir asırdan beri büyük bir terakkiye mazhar olan Slav ve Bizans tetkikleri 13 ve 14. asırlarda Bizans'ın ve Balkanların içtimai ve siyasi hayatını oldukça vuzuh ile tebaruz ettirdiği cihetle burada Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna imkan veren hatta onu kolaylaştıran bu harici amillerden de bahsedecek değiliz. Binaenaleyh gerek umumiyetle malum olan bu harici şartları, gerek bu büyük tarihi oluşun şimdiye kadar izaha çalıştığımız içtimai amillerini göz önünde tutarak, İptida Osmanlı Devleti'nin doğma ve büyüme safhalarını 14. asır sonuna kadar şematik bir şekilde arz ve izah edelim ve sonra bu büyük hadisenin başlıca amillerini ve bilhassa dahili amillerini izaha çalışalım. A. Tarihi Vakıyalar daha ilk Selçuk futuhatı esnasında Anadolu'ya gelerek muhtelif yerlere iskân etmiş olan Kayı Oğuzlarından küçük bir kısım 13. asır sonlarında Anadolu'nun şimali garbisinde ve Türk Bizans hududu üzerinde yaşıyordu. Bunların 13. asrın son yarısında Paflagonya'daki kudretli Türk emiri Umur'un maiyetinde civarlarındaki Bizanslılarla mücadelelerde bulundukları tahmin olunabilir. Zeki ve iradeli bir aşiret reisi olan Osman, Anadolu'daki Bizans topraklarının o zamanki anarşisinden ve metruk vaziyetinden istifade ederek arazisini yavaş yavaş genişletmeye başladı. Özme kavalisine doğru tehditkar bir vaziyet alan Osman'a karşı Muzalon komandasındaki Bizanslıların Koyunhisarı, Bafeon'daki harpleri İmparatorluk ordusunun onunla ilk temasıdır. 1301, Murat'a göre 1302. Gerek merkezde gerek Balkanlarda türlü gailelerle meşgul olan ve Garbi Anadolu'da Germiyanoğulları ile ona tabi sahil beylikleri gibi kuvvetli düşmanlarla uğraşan Bizans uzun müddet Osman'a karşı bir harekette bulunmak imkanını bulamadı. Kendi kuvvetleriyle kendini müdafaya mecbur olan bazı mevkiler... Ve nihayet epey yıllardan beri mülhakat köylerini kaybetmiş olan Bursa sükut etti 1326. Osmanlıların mütemadi ilerlemelerinden ve İznik'in tehdit edilmesinden telaşa düşen genç imparator Andronik III 1329'da Pelekanon bugünkü Maltepe'de Orhan'ın ordusuyla yaptığı harbi kaybetti. Ve İznik 1331'de Orhan'ın eline geçti. 1337 veya 1338'de İzmir'de ele geçiren Osmanlı Beyliği artık Kocaeli Yarımadası'na hakim olmuştu. Bu zamanlardan başlayarak galiba 1360 senelerine kadar Osmanlı Devleti parça parça Karesi Beyliği arazisine de ilhaka muvaffak oldu. 14. asır ilk yarısının son yıllarında Osmanlı Devleti'nin vaziyetinden bahseden İbn Batuta ve Omari'yi, Orhan'ın faaliyetinden kuvvetli bir orduya malikiyetinden bahsederler. Aydınoğulları Devleti'nin kuvvetli hükümdarı Gazi Umur Bey'in ölümünden sonra... ...dahili ve harici türlü türlü gâilelerle meşgul olan Bizans... ...Orhan'ın yardımını daha ehemmiyetle temine çalıştı. Orhan artık Bizans'ın dahili işlerine de kuvvetle müdahale ediyordu. İşte bu münasebetlerle 1345'ten beri Avrupa kıtasına geçmekte olan Osmanlılar... Nihayet çok şiddetli bir hareketi arz neticesinde kale divarlarının yıkılmasından istifade ederek Gelibolu'ya yerleştiler. Anadolu'dan ve bilhassa Karesi'den birçok Türkler buraya gelip yerleştikleri gibi Orhan bazı göçebe aşiretleri de buraya sevk etti. Trakya halkının kaçabilen kısmı Osmanlı istilası önünde muhaceret ediyor, boş kalan yerler Anadolu'dan gelen Türklerle dolduruluyordu. 1359'da başlayan bu hareket şimdiye kadar yalnız Osmanlıların değil onlardan evvel diğer sahil emaretlerinin de yapmış oldukları gibi geçici bir istila değil hakiki bir yerleşmeydi. Ve asırlar görmüş payitaht ilk defa olarak Osmanlı tehlikesini kelimenin bütün şümulu ile idrak edebildi. Murat bir tahta çıktığı zaman Gelibolu ileri bir hareket üssü olmak üzere Türkler Avrupa kıyısında kat'i surette yerleşmişler hatta Trakya fütuhatı epey ilerlemişti. Orhan'ın tecrübeli kumandanları 1360-1361 seferiyle Trakya'nın strateji bakımından en mühim yerlerini ele geçirmişlerdi. Murad'ın 1389'a kadar süren saltanatı, Balkanlarda Osmanlı hakimiyetinin sarsılmaz bir şekilde yerleşmesi gayesini istihsal etmişti. Payitahtlarını Edirne'ye nakleden Osmanlılar, Trakya'yı, Makedonya ve Bulgaristan'ı zapt ve oldukça mühim kemiyette Türk muhacirleriyle iskan etmişler ve nihayet Kosova Meydan Muharebesi'nde Sırbistan'ı da ortadan kaldırmışlardır. Balkanlardaki muzafferiyetlerle kuvveti artmış olan Osmanlı Devleti, Murat zamanında Anadolu'da da hudutlarını genişletmiş, Ankara ve havalisini Germiyan ve Hamitoğulları arazisinin mühim bir kısmına almış, Karamanlıları mağlup etmişti. Katiyetle denilebilir ki, Bayezid bir tahta çıktığı zaman Osmanlı Devleti, Anadolu'da ve Balkanlarda sağlam ve kuvvetli bir imparatorluk şeklinde kurulmuş bulunuyordu onun bir kat daha büyüttüğü ve kuvvetlendirdiği bu siyasi binanın ne kadar sarsılmaz temellere dayandığı, biri parlak bir zaferle, diğeri hükümdarın esaretiyle biten, Nigebolu ve Ankara Muharebeleri gibi iki büyük tecrübe ile sabit olmuştur. B. Osmanlı Devleti'nin inkişafındaki amiller. Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluş asrına bu umumi bakıştan sonra, bu büyük tarihi ameliyenin başlıca amillerine kısaca sıralayabiliriz. 1- Osmanlıların Türk Bizans hududu üzerinde bulunmaları yani coğrafi vaziyetleri. Nitekim Garbi Anadolu'da Bizans hudutları üzerinde bulunan diğer bir takım Türk kitlelerinde hatta bazılarının Osmanlılardan evvel ve onlardan daha kuvvetli siyasi teşekküller vücuda getirdiklerini göstermiştik ve bunun bütün sebeplerini izah etmiştik. 2- Osmanlı hudutlarındaki Türk beyliklerinin bu yeni teşekküle karşı hasmane bir harekette bulunmamaları. İttida, Paflagonya emiri Umur'a tabi olduğu tahmin edilen Osman, Umur'un ölümünden Paflagonya'nın Candar oğullarına geçmesine kadar devam eden müddet zarfında, hareketlerinde serbest kalmış ve galiba o sahadaki bazı küçük kuvvetler de bu karışıklık zamanında ona iltihak etmişlerdir. Candaroğulları bir taraftan Karadeniz sahil memleketlerini elde etmek, muhtemel bahri taarruzlara karşı koymak, diğer taraftan da Orta Anadolu'daki İlhani valilerine, sonra eredmalara ve kendisiyle hem hudut sahir, Türk siyasi heyetlerine karşı vaziyetini muhafaza etmekle meşgul olduğu için, Bizanslılar eleyhine mücadelede bulunan bu küçük teşekkül hakkında fena bir fikir besleyemezdi. Germiyanlılara gelince... Orta ve Cenubi Anadolu'daki büyük siyasi kuvvetlere muvaffakiyetle mukabele edecek vaziyette bulunan bu kudretli devlet de Bizanslılardan fütuhat yapmakla meşguldü. İptida kendi kumandanları tarafından tesis edilip kendisine tabi olan Aydın, Saruhan gibi sahil beylikleri kuvvetlendikten sonra bir iç devleti mahiyetinde kalan bu devlet Karahisar'ı ve inanç oğullarına tabi memleketleri zapt ettikten sonra Hamidoğullarına ve bilhassa Karamanlılara karşı mevkini muhafazayı düşünüyordu. Menteşe, Aydın, Saruhan, Oğullarına’ gelince bunların takip ettikleri futuhat yolları ve hedef tuttukları gaye hele ilk zamanlarda Osmanlıların ki ile asla teoriz etmiyordu. Bizanslıların bir aralık onları Osmanlılar aleyhine teşvik etmesi hiçbir netice vermemişti. Çünkü karşılarında başka düşmanlar vardı. İşte bu suretle Anadolu'nun umumi siyasi vaziyeti Osmanlıların ilk zamanlarında serbestçe hareketlerine meydan bırakmıştı. 3. Osmanlıların Asya'da kendileriyle hem hudut Bizans topraklarını aldıktan sonra Avrupa'ya geçmelerini ve Balkanlarda sağlam surette yerleşmelerini kolaylaştıran amiller... Cenob-ı Avrupa'nın orta zaman tarihiyle uğraşan muhtelif alimler ve bilhassa Slav ve Bizans tepkikleri mütehassısları tarafından oldukça sarih surette aydınlatılmış olduğundan ilim alemince esasen malum olan o cihetleri meskut geçiyorum. 4. İlk Osmanlı hükümdarları Anadolu'daki Bizans topraklarını zapt etmek ve orada esaslı surette yerleşmek için muhtaç oldukları maddi ve manevi kuvvetleri Galp serhatlerindeki diğer beylikler gibi 13. asrın ikinci yarısından beri Galp hudutlarına gelip birikmekte olan göçebe köylü, şehirli, Türk unsurlarından kafi derecede temin etmişlerdi. Sahil beylikleri yalnız Bizanslılara değil, denizci Latin kuvvetlerine karşı da Devamlı bir netice temin etmeyen mütemadi harplerle hırpalanırken Osmanlı beyliği kendisini yormayan yavaş fakat sağlam adımlarla hudutlarını genişletiyor, mütemadi kuvvetini arttırıyordu. Osmanlılar Gelibolu'yu zapt etmekten evvel Hristiyan alemi onların mevcudiyetleriyle alakadar bile değildi. Halbuki bilhassa Gazi Umur Bey'in parlak fakat neticesiz seferleri Papa başta olmak üzere Akdeniz Hristiyan alemini galeyana getirmiş ve Umur'un ölümüyle beraber İzmir'in de zaptını mucip olmuştu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda coğrafi vaziyetinin diğer hudut beyliklerinden farklı olan bu hususiyeti yani karşılarında yalnız Bizans'ı muhasım olarak bulması da hesaba katılmalıdır. Yoksa ondan evvelki amiller diğer sahil beyliklerinin kuruluşunda da hemen aynı şekilde mevcuttu. 5. Osmanlılar hariç olmak üzere diğer sahil beyliklerinde devlet bütün ailenin müşterek malı ad dolunuyor... her biri kendine ait olan sahada müstakil olarak hüküm sürüyordu. Gerçi ailenin en büyüğü nazari olarak diğerleri üzerinde bir nevi metbuluk hakkını haizdi... Fakat bunu ancak maddi bakımdan en kuvvetli olduğu zaman tatbik edebiliyordu. Aydın oğlu Mehmet Bey bir gide hükümran olduğu zaman küçük oğlu yanında bulunuyor... ...diğer oğullar ayrı yerlerde hükümran bulunuyorlar. Bunlardan hepsinin ayrı kuvvetleri vardı. Umur Bey ilk Gelibolu seferine babasının arzusu hilafına olarak gidiyor babasının ölümünden sonra kendisinden büyük bir kardeşi bulunduğu halde, amcalarının ve kardeşleri Kıdır Bey'in ısrarı ile beylik tahtına geçiyor. İşte bu vaziyet bütün sahil beyliklerinde sık sık dahili rekabetler, mücadeleler sevlit ediyor ve onları zayıf düşürüyor. Halbuki Osmanlı Devleti'nde bütün kuvvet bir tek hükümdarın elindedir. Öyle görünüyor ki Murat 1 de Muahharan oğlu Bayezid'in yaptığı gibi, hakimiyette kendini rakip ve müddeyi bırakmamak için kardeşlerini ortadan kaldırmıştır. Osmanlı Devleti'nin 14. asırda dahili mühim bir sarsıntıya uğramamasında hakimiyetin taksim edilmemesi usulü büyük bir amil olmuştur. Bu acaba hukuki bir tekamül neticesi midir? Yoksa hükümdarların şahsi tecrübelerinin bir tatbığı kimidir? Bir şey söylenemez. Yalnız bunun İslam amme hukuku prensiplerine uygun olduğunu kaydedelim. 6. Osmanlıların Karesi arazisinden mühim bir kısmını kolayca aldıktan sonra Avrupa'ya geçip Gelibolu'da yerleşmeleri devlet bünyesinin kuvvetlenmesinde büyük bir amil oldu. Çünkü boş ve zengin toprak bulup yerleşmek maksadıyla birçok göçebe unsurlar, fakir köylüler, Rumeli'nin zengin tımarlarına nail olmak isteyen birçok sipahiler, Orta Anadolu'dan Karesi, Saruhan... Aydın, Menteşe gibi sahil beyliklerinden Trakya'ya ve Makedonya'ya geldiler. Devletin İskel maksadıyla ile naklettiği kitlelerden başka, şahsi arzuları ile gelenlerin de herhalde büyük bir yakın tuttuğu tahmin olunabilir. Sahil beylikleri halkından birçokları vaktiyle beylerinin maiyetinde gelip geçmiş oldukları bu zengin ve güzel Rumeli sahasını daha eskiden tanıyorlardı. Osmanlı Devleti bu suretle Anadolu'daki komşularının zararına kuvvetini mütemadiyen artırıyordu. Anadolu'dan Rumeli'ye Türklerin böyle mühim kitleler halinden akilleri 15. asırda da devam edecektir. 7. Osmanlıların Balkanlardaki fütuhatı kendileri için nüfusça büyük zayiatı mucip olmadan kolaylıkla yapılmıştı. Bu fütuhatta harple beraber zapt olunan yerlerden, ...mevzul ganimet ve esir alınıyordu. Ekseriyetle genç çocuklardan mürekkep olan bu esirlerden... ...devlet namına alınan beşte bir hisse... ...Anadolu'ya sevk edilerek Türkler arasında terbiye ediliyorlar... ...ve orada Türkçe öğrenip İslam olduktan sonra askerlikte kullanılıyorlardı. Anadolu'da büyük askeri fiyaflere malik olan kumandanlar... ...yahut da küçük fief sahipleri... ...hisselerine düşen esirleri ya satıyorlar... ...yahut İslam adetine göre terbiyeden sonra kendi maiyetlerinde kullanıyorlardı. 15. asrın ilk yarısında Anadolu'da Hristiyan ahalisiyle beraber herhangi bir işe vakfedilen köylerin mevcudiyetini biliyoruz. Kati bir şey söylenmemekle beraber bunların böyle esirlerden mürekkep köyler olduğu tahmin olunabilir. Eğer böyle ise bu esirlerden ancak bir kısmının belki yaşları küçük olanların ihtida ettirildiği... ...kıs ve azamının büyük arazi sahipleri tarafından... ...kendi topraklarında ziraat işlerinde kullanıldığı meydana çıkar. Suf yolu ile zapt edilen yerlerdeki halk... ...muayyen vergilerini vermek üzere yerlerinde bırakılıyordu. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz serseri derviş zümreleri... ...Hristiyan halk arasında mütemadi bir İslam propagandası yapmakla meşguldüler. Bogomiller gibi Ortodoks kilisesine düşman heretik zümreler arasında... İslamiyet'in kolaylıkla yayıldığı tasavvur olunabilir. Aristokrasi arasında da ekonomik ve psikolojik sebeplerle ihtidalar vuku bulduğu tabidir. Fakat bu ihtidaların 14. asırda öyle büyük mikyasta vukua gelmediği söylenebilir. Bunu daha sonra 15. hatta 16. asırlarda bilhassa Bosna'da ve Arnavutluk'ta göreceğiz. Bütün bunlarda devletin hiçbir müdahalesi taziyeki olmamış, devlet her zaman din serbestisine ruhani sınıfların imtiyazlarına, cemaatlerin örf ve adetlerine riayet etmiştir. 8. İptida, yukarıda söylediğimiz genç esirlerden teşkil edilen Yeniçeri Kuvveti, hükümdarın mahiyetinde daimi bir piyade kuvvetiydi. Fakat devletin en büyük askeri kuvvetini tımar sahibi sipahilerin vücude getirdiği süvari kuvveti teşkil ediyordu. Bilhassa 14. asırda bu yeniçerilerin göze çarpacak bir ehemmiyetleri yoktu. Devşirme usulü sistematik bir şekilde ancak 15. asırda Murat II zamanında başlamıştır. 9. Zapt edilen arazinin muhtelif kıymette tımarları ayrılarak askeri vazife mukabilinde sipahilere verilmesi yahut daha büyük kıymette ziyamet ve kaşların varidatıyla mütenasip miktarda asker tedarik etmek şartıyla daha büyük kumandanlara verilmesi usulü Selçuk Devleti zamanında olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de devam ediyordu. Babadan oğula kalan bu sipahilik memlekette çok sağlam esaslara dayanan bir toprak aristokrasisi vücuda getiriyordu. Kendi menfaatlerini, varidatı kendilerine tahsis edilmiş olan yerlerin iktisadi yükselişine yani köylü sınıfının refahına müstenit olan bu sınıf kendi malikanelerinde devletin de bir nevi mümessili 15. ısırda Osmanlı Devleti'nin gerek siyasi yükselişinde gerek onun istinadgahı olan iktisadi refahında bu sınıfın büyük rolü olmuştur. Vaktiyle uzun uzadıya müdafaa ve izah ettiğim gibi bu usulün Bizans'tan alınma olmayıp Büyük Selçuklu İmparatorluğundan beri devam edip geldiğini yine tekrar edeyim. 10. Osmanlı Devleti'nin mülki, askeri, adli teşkilatı esasen Anadolu Selçuklularınkinin bir devamı mahiyetinde olup kısmen İlhanilerle ve biraz da Mısır Memlükleri Teşkilatı'nın tesirleri altında kalmıştır. Vaktiyle genişçe surette izah etmiş olduğum bu meseleyi burada tekrar izaha kalkacak değilim. Osmanlı Devleti 14. asırda bütün bu teşkilat için muhtaç olduğu unsurları pek az istisna ile Türkler arasında bulmuştur. Devletin büyük ricali ve kumandanları ise Mihal oğulları gibi bir iki istisna ile Kami yüksek Türk aristokrasisine mensupturlar. Osmanlı Hanedanı'nın yükselişiyle müterafık olarak yükselen ve onlarla beraber Osmanlı Devleti'ni kuran bu aristokrasi 14. asırda bütün idareyi henüz ellerinde tutuyorlardı. Bunlar içinden büyük kumandanlar, mahir idareciler, yüksek teşkilatçılar, ince diplomatlar yetişmişti. 11- bütün bu amillere ilave olarak ilk Osmanlı hükümdarlarının, Osman'ın, Orhan'ın, Murad'ın ve bilhassa bu sonucunun büyük kuruculuk meziyetlerini de göz önünde tutmak lazımdır. Büyük ve yaratıcı fertlerin içtimai hayattaki hakim rolünü nazara itibare almayan yanlış anlaşılmış bir determinizm, içtimai hayatın ve tarihi tekamülün çok mühim bir amilini unutmuş olur. Bütün bu izahlardan sonra Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun manasını, Anadolu Türklüğü'nün tarihi yürüyüşü bakımından şu şekilde izah edebiliriz. Bu devlet, Münkerist Selçuk Sultanlığı ile ve ona halef olan sahir Anadolu Beylikleri ile hiç alakası olmayan yeni bir uzviyet, yeni bir etnik ve siyasi teşekkül değildir. Bilakis yukarıdan beri izah ettiğimiz veçiyle, vaktiyle Anadolu Selçuk Devleti'ni danışmentlileri, Anadolu Beylikleri'ni de kuran Anadolu Türklüğü'nün 13-14. esirlerdeki siyasi ve içtimai tekamülünden doğan yeni bir sentez, yeni bir tarihi terkiptir. Kitabın Sonu Sayfa 110 Zom Zom